Beyaz Zambaklar Ülkesinde Grigory Petrov Finlandiya Birinci Bölüm Mene Tekel Peres Birkaç yıl önce Moskova'daki büyük devlet tiyatrosunun duvarlarında beklenmedik şekilde büyük çatlaklar oluştu. Bu çatlaklar temelden tavana kadar uzanmıştı. Binanın yıkılması hem içeride hem de dışarıda bulunan insanlar için tehlike oluşturuyordu. Bu çatlakların sebebini araştırmaya başladılar. Temele yakın birkaç yerde çukur kazdılar ve sonuçta ortaya şöyle bir manzara çıktı. Devlet tiyatrosunun kocaman binası köhne tahta bir temelin üzerinde duruyordu. Yüzyıl önce bu kocaman tiyatronun inşası sırasında toprağa büyük kalın kazıklar çakılıyor, bunun üzerine kalın meşe ağaçlarını yerleştiriyorlar ve daha sonra Bunların üzerine yüksek taş duvarları inşa ediyorlardı. O zamanlar bu tip temel sağlam sayılıyordu. Ve tiyatro yüzyıllar boyu ayakta durabildi. Ancak zamanla kalın kazıklar çürüdü, duvarlar ise yamulmaya, çatlamaya başladı. Çatlaklar oluştu. Duvarlar çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ne yapılabilirdi? Mühendisler farklı bir karar aldı. Yavaş yavaş, bölüm bölüm, çürümüş kazıkları mermer bloklarla değiştirmeye başladılar ve bu şekilde bütün temeli değiştirdiler. Tiyatro binası yeni, sağlam temele kavuştu. Hala sağlam bir şekilde ayakta duruyor. Devletlerin tarihi, halkların yaşamı bize Moskova'daki tiyatro binasını anımsatıyor. Devlet rejiminin köhne temelleri, halkı yöneten eski kurallar geçmişte anlamlı olsalar da artık, artık geçerli değildir. Eski bir değiş vardır. Yeni toplumlar yeni şarkılar üretirler. Gün geçtikçe nesiller değişiyor, yenileniyor. Yeni anlayışlar, yeni hedefler, yeni istekler oluşuyor. Ve bu yeni nesilleri eski, geri kalmış kurallarla yönetemezsiniz. Onları yönetmek için akıllı, adil ve sağlam bir devlet yönetimi oluşturmak gerekir. Bazı ülkelerde devlet yöneticileri aynen böyle davranıyorlar. Sakince ve zamanında kimseyi kırmadan zeki, adil yönetim metotları uyguluyorlar. Fakat diğer ülkelerde zamanla halkı yönetmenin ve eğitmenin metotlarının olumlu yönde geliştirilmesi gerektiğini anlamıyorlar veya anlamak istemiyorlar. Devlet yaşamının duvarları kırılıyor, çatlaklar meydana geliyor, kırıklar genişliyor ve uzuyor fakat kimse bununla ilgilenmiyor bile. Ve hiç şaşırtıcı değildir ki eski, hatta sağlam devletler çatlak vermekle kalmayıp yıkılıyorlar. Eski İran dağıldı, eski Avusturya dağıldı ve nihayetinde eski Rusya, eski Almanya, Bismarck ve Wilhelm'in Almanyası da dağıldı. Kutsal kitapta şöyle bir ayet yer alır. Bir zamanlar kudretli ama sert ve kötü kalpli kralın sarayında şu yazılar ortaya çıktı. Mene Tekel Peres Bilgedan Yal bu sözleri şöyle yorumladı. Bu kelimeler korkunç bir olayın habercisidir. Eski devletin yaşama gücünün tükendiği ve kaçınılmaz sona mahkum edildiğinin göstergesidir. Eski Roma İmparatorluğu Alba Dükası'nın İspanya saltanatı, 16. Ludwig ile 15. Ludwig'in Fransa hükümdarlığı, Romanovların Rusyası, Hohenzollernlerin Almanyası ve Habsburgluların Avusturyası Aynı korkunç akibete uğradılar. Tarih onlar için gereken hükmü verdi. Mene, tekel, peres. Düşüncesiz olmayın. Solucanlar gibi küçük işlerinize ve kaygılarınıza gömülmeyin. Devletinizin temellerini nasıl güçlendirebilirsiniz diye düşünün. Halkınızı gelecekte daha iyi ve daha yüksek seviyede nasıl eğitirsiniz diye düşünün. Tarih bize bazı ülkelerin kaderlerinin, nasıl acınılacak hale geldiğini gösterdiği gibi, bazı ülkelerin de eğitimli olmak ve iki ayaklı hayvanlara veya uslu karıncalara dönüşmemek için nasıl savaşıp hayatlarını sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini gösteriyor. İkinci Bölüm Kahramanlar ve Millet Ülkelerin dağılması veya milletlerin düzgün ve dengeli bir hayat yaşaması, sadece devlet için çalışan bakanlara, krallara, veya milletvekillerine bağlı değildir. Bunlar her vatandaşı ilgilendiren meselelerdir. Erkek ya da kadın, yaşlı ya da genç, şehirli ya da köylü, kas gücüyle veya beyin gücüyle çalışsın, herkes hep bu meseleleri düşünmelidir. Ülkelerin güçlü ya da zayıf olması, milletlerin yükselmesi ya da gerilemesi, sadece devleti yönetenlerin adil veya işe yaramaz olmasına bağlı değildir. Her yönetici kim olursa olsun, İster iyi ister kötü, kahraman ya da cani, her zaman için halkın canından bir candır. Onlar halkın ruhunun kopyasıdır. Onlar halkın yarattıklarıdır. Halk nasılsa onlar da öyledir. Eskiden beri hep şöyle söylenmiştir. Her millet layık olduğu yönetim ve yöneticilere sahip olur. Ne yazık ki herkes tarafından yanlış anlaşılan bu gerçeği genişletip ispatlamak için Size eski bir tarihi ve felsefi tartışmayı anlatmak isterim. Milletlerin tarihini kim yaratır? Devleti ve bütün insanlığı ilgilendiren olaylar kim tarafından yönetilir? Ayrı ayrı fertler tarafından mı? Ya da İngiliz düşünürü Thomas Carlyle'ın dediği gibi sadece kahramanlar tarafından mı? Yoksa Lev Tolstoy'un savunduğu gibi bütün halkın hedefleri, fırtınalı ruhları, veya Pasifi sayesinde mi? Carlyle, Kahramanlar adlı ilginç kitabında kahramanın yetişme tarzı ve kültüründen bahsediyor. Halk kitlelerinin birer balçık yığını olduğunu ve heykeltıraş olmadan öyle kalacaklarını söylüyor. Ta ki ortaya bir sanatkar, büyük insan, kahraman çıkıncaya dek. Sezar, Napolyon, Büyük Pedro, Sokrat, Hazreti Muhammed bu balçığı eline alarak ona çeşitli şekiller verdiler. İnsanlardan, kitlelerden istedikleri şeyi yarattılar. Cengiz Han Asya bozkurlarında milyonlarca Moğol'u topladı ve Çin'i, Hindistan'ı, İran'ı, eski Rusya'yı idaresi altına aldı. Peter Aminevski Kudüs'ü Müslümanlardan kurtarmak için bütün Katolik Almanya, Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Martin Luther reform yaptı. Neronlar ve Kaligulalar eski Roma'yı mahvettiler. Bismarck ve Hawthorndolların siyaseti Almanya'da korkunç sarsıntılara neden oldu. Sonuç itibariyle Kahrlayla göre, halkların ve hatta bütün insanlığın tarihini belirleyen sağlam ruha ve zekaya sahip kişiliklerdir. Yani kahramanlar, Ramsesler, Romulusler, Temistokiller, Lutherler, Bismarcklar vesaire. Lev Tolstoy ise bunun aksini iddia ediyordu. Ona göre olaylara can, yön ve renk veren tek tek şahıslar, Napolyonlar değil halk kitleleridir. Carlyle ise şöyle anlatıyor. Halk kitleleri yerde çürümeye yüz tutmuş saman gibidir. Ya yanıp kül olacak ya da gübre olacaktır. Bütün insanlar ise gökten düşen o samanı yakan şimşektir. Öte yandan Tolstoy farklı bir tablo çiziyordu. Denizde yüzen kocaman bir gemi hayal edin. Bu gemi hareket ederken önünde şiddetli bir akıntı oluşturuyor. Bu akıntının peşinden gemiyi sürüklediğini söyleyen çıkar mı aranızdan? Herkes biliyor ki bu akıntıyı gemi oluşturuyor. Buradaki hareket ettiren güç gemidir. Akıntı ise yüzen geminin şiddetinin göstergesidir. Halk da aynen böyledir. Halkın içindeki hareket, Gerekli güç doğunca ve birikince kendini ileri atacak ve önünde akıntı oluşturacaktır. Kendi ortamından lider seçecek ve bu lider onun duygularını ve hedeflerini dile getirecektir. Eğer Tolstoy, Carlisle'in kahramanı Şimşek'e benzettiğini bilseydi, o zaman Savaş ve Barış romanının yazarı şunu söylerdi. Gerçekten de kahraman büyük insandır, şimşektir. Ancak halk kitleleri de balçık yağını ya da kuru ot, nazları değildir. Onlar şimşeği meydana getiren bulutlardır. Bulut elektrik yüklüyse şimşek çakar. Eğer bulutta elektrik yoksa şimşek hiç çakmaz. Bulut sadece su buharının yoğunlaşmış hali olarak kalır. Halk da böyledir. Eğer içinde büyüklük ve kahramanlık varsa halkın arasından büyük insanlar, kahramanlar çıkar. Eğer halk kitleleri soğuk ve rutubetli bir buhar yağını ise Hiçbir güç ondan şimşek çıkaramaz. İlk bakışta tarihteki kahramanlar hakkında yürütülen bu iki fikir, kişilik, kahraman veya halk, kitleler bir türlü birbiriyle bağdaştırılamaz gibi görünüyor. Birinin diğerini dışladığı düşünülebilir veya şöyle bir sonuca da varılabilir. Ya Carlyle haklıdır ya da Tolstoy. Fakat Carlyle ile Tolstoy'un düşünceleri arasındaki çelişki sadece görünürdedir. Carlyle ile Tolstoy birbiriyle çalışmıyorlar, birbirlerini aksine tamamlıyorlar ve bu durumda ya ya da değil ve kabul görmelidir. Carlyle da haklıdır, Tolstoy da. İkisi de Madalyon'un iki yüzüdür. İkisi de büyük gerçeğin birer yarısıdır. Kahramanlar kitleleri ateşliyor ve coşturuyorlar. Fakat bunu halk kitlelerinden aldıkları ateşle yapıyorlar. Örneğin bir merceği ele alalım. Bu cam özel olarak hazırlanmıştır ve bu sayede dağılmış güneş ışınlarını bir noktada toplar. Bunun sonucunda parlak bir nokta oluşur. Bu kuvvetli nokta odun, kağıt, saman gibi şeyleri yakar. Taşı, camı ve demiri ısıtır. Halkın içinden çıkan her büyük insan yakabilen büyüteç camıdır. Kendi kişiliğinde halkın zekasını, en iyi gücünü toplar ve bununla milyonlarca insanın ruhunu tutuşturur. Eğer... Gökyüzü kapalıysa, görünürde hiç güneş ışını yoksa, hiçbir cam kar tanelerini eritemez, su damlalarını ısıtamaz. İsviçre peyniri sadece dağda otlayan ineklerin sütünden elde edilir. Hollanda peyniri ise zengin Hollanda otlaklarında beslenen ineklerin sütünden. Onlar kendi halkının güzel kokusudur. Napolyon Fransa'da değil de barışsever Çin'de doğabilirdi. İngiltere doğanın en görkemli kanunu olan yaşam savaşı öğretisiyle Darwin'i yetiştirdi. Rusya kötülüğe karşı gelinmemesi gerektiğini vaazını veren Lev Tolstoy'u yetiştirdi. Aksi zaten olamazdı ve bunlar her zaman her yerde böyledir. Almanya'yı Dünya Savaşı'na 2. Wilhelm sürüklemedi. Almanya'nın kaba vahşi ruhu kendisini Bismarck'ın, Wilhelm'in, Hindenburg'un ve Ruhban'sın yüzünde ifade etti. Eğer halk ya büyük insanları ya da kişiliksiz insanları yetiştiriyor ve ruh haline bağlı olarak onları iktidara getiriyor. Halkta değerli olan bir şey var mı veya yok mu? Halkın aklı, halkın iradesi, halkın vicdanı gelişiyor mu? Yoksa çürüyorlar mı? Zehirleniyorlar mı? Yoksa zavallı utanç verici var olmalarına mı harcanıyor? Burada hayatın karakteri ve bizim emeğimizle ilgili bir soru saklıdır. Ülkemizde neyle meşgulüz? Halkımızın kadajındaki rolümüz ne? Güney ülkelerinde mercan adaları vardır. Mercanlar taşlardan kopan minik parçalardır. Bu minik parçalar görünmeden büyürler ve sonuçta üzerinde insanların yaşadığı kocaman adalar haline gelirler. Diğer taraftan güney ülkelerinde insanların yaşamlarını felç eden küçük karıncalar yaşar. Bu karıncalar evleri mobilyaları kemirirler. İnsanları evlerinden kaçmaya mecbur bırakırlar. Ülkemizde nasıl bir emek harcayacağız? Yaratıcı mı yoksa yıkıcı mı? Ülkenin refahı, devletin gücü ve halkın cesareti tek tek insanların yöneticilerin iradesine değil de vatandaşların tümünün iradesine bağlıdır. Buna en iyi örneği 2 milyonluk ahalisi olan ülke teşkil eder. Bu ülke Kuzey Avrupa'nın en ucunda yer almaktadır. Sert bir iklime sahiptir. Sık sık yağmur yağar, devamlı sis çöker. Dondurucu soğuklar bahara kadar sürer. Kış Ağustos'ta başlar. Toprak verimsizdir. Ya taş mermer ya da alçak bataklık vadileri. Neredeyse hiç işe yarar maden yoktur. Çiftçilik binbir güçlükle sürdürülür. Ahalinin kendisi hiçbir zaman bağımsız bir devlette yaşadığını hissetmez. Ya bir komşu ülkenin esareti altındadır ya da bir diğerinin. Bu ülke Finlandiyadır. Finlandiyalılar çok sevdikleri soğuk ülkelerini Suomi diye adlandırırlar. Bu kelime fin dilinde bataklıklar ülkesidir. Üçüncü bölüm Ikuinen taistelu. Telu Sonsuz Mücadele Uzun yıllar boyunca Finlandiya'nın birçok yerinde bulundum. Yazı da, kışı da, baharı da, güzü de gördüm. Zengin ticaret ağına sahip şehirlerini gezdim. Göller ve ormanlar arasında kaybolan ıssız köylerinde de bulundum. Finlandiyalıların yaşam tarzlarını birçok yönden gördüm. Günlük işlerine, bayramlarına, eğlencelerine tanık oldum. Onların müziğini, edebiyatını, resmini, tiyatrosunu, mimarisini öğrendim. Ve açık konuşacağım, hayran kaldım. Finlandiya'yı her ziyaret ettiğimde onu daha fazla değerlendiriyorum. Görünüşte hüzünlü. Sessiz fakat azınlıkta olan bu emekçi kuzey halkını daha fazla seviyor ve saygı gösteriyorum. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bir defasında Helsinki'deydim ve devlet tiyatrosunun afişinde dört bölümlü bir dram oynandığını okudum. Ikuinen Taistelu Sonsuz Mücadele Dramın baş karakteri Adem, Havva, Habil, Kabil ve eşleri. İblis ve yüzlerce şeytandı. Yerime otururken açıkçası sıkılacağımı sanıyordum. Fakat tam tersi oldu. Bu yüksek kültür seviyesinde felsefi bir oyundu. Thay yetenekli fin yazarı Johannes koski kendisinin aynı zamanda güçlü bir düşünür olduğunu da bu şekilde ortaya koydu. Ha bile alışıldık bir şekilde yarı hayvan zalim kardeş katili olarak ele almamıştı. Lenanovski Koski'nin mücadelesindeki Habil, her baskıyı devamlı protesto eden, üzerine gelen gelecekte uzlaşmayan, kendine özgü bir Prometheus'dur. Habil, hayatın her darbesine boyun eğen bir koyun olma yeteneğine sahip değildir. Habil, yaratıcı hislere sahip olduğunu hisseder, kendine inanır ve dünyanın ve insanlığın geleceği için bütün gücüyle savaşmaya hazırdır. Çakan şimşekten yerler titrerken ve şimşeğin ışığından sanki bütün gökyüzü yanarken herkes korku ve endişe içinde yere kapanır. Sadece Habil meydan okurcasına başını kaldırıp yerinde sağlam durur. Kabil'e kız kardeşlerine hatta annesiyle babasına şöyle der. Yeryüzünün küçük, zavallı solucanları. Siz sadece sürünebilir ve titreyebilirsiniz. Korkunun çocukları olduğumuz için Dini de devamlı korku, titreme, şikayet ve dilenme olarak algılıyorsunuz. Eğer siz ruhen de gerçekten yaradanın çocukları olsaydınız, yere kapanmak yerine yukarılara uzanarak, büyüyerek kendiniz birer hayat yaratırdınız. Bir tek ailesi tarafından anlaşılmayan, onlar tarafından korkutulan Habil acı çeker, şüphelerle, başarısızlıklarla savaşır. Bu arada cenneti kaybeden ailesi, Geçmiş parlak günleri için üzülürken Habil parlak gelecek günleri hayal eder. Ve Habil gelecekle ilgili hayal kurmaya devam eder. Kültürün zafer resimleri gücünün önüne geçer. Gururlu, sağlam, güçlü ve yenilmezdir. Her şeye hazırdır. Doğanın bütün güçlerine karşı meydan okur. Hayatı sürekli bir kültür mücadelesi olarak anlar ve öyle kabul eder. Bir gün Tanrı hakkında tartışırlarken, Habil dayanamayıp kardeşini öldürür ve dehşet içinde kalır. Fakat bu cinayet ona mücadelenin ne kadar farklı yönleri olduğunu gösterir. Hem iç hem de dış bağlamda. Sürekli mücadele. Kültürün ışığı ve kültürsüzlüğün karanlığı ile olan sürekli bir mücadele. Habil'in İkuinen Taystilu'daki kişiliğini değerlendirmek bana düşmez. Habil'i insan kültürünün ve edebi kültürün babası olarak görmeliyiz. Burada asıl mesele budur. Piyas'ın esas konusu önemlidir. Kahramanı Habil dışında tarihi veya uydurulmuş bir karakter de olabilirdi. Esas olan insan hiçbir şeyin önünde eğitilmemeli, eğitilmemeli sürünmemeli. Esas olan insan hayatı tükenmeyen kültür yaratıcılığıdır. Kendisi ve kendisi dışında olan kaba güçlerle sürdürülen bir savaştır sonsuz mücadelenin ve Linanokoski'nin kahramanı olan Habil'in yapmak ve söylemek istediklerini ancak Finlandiyalıların yaşam tarzlarına bakarak anlayabiliriz. Linanokoski eserinde tam olarak Finlandiya'nın ruhunu yansıtmıştır. Aydınlık gelecek için memleketteki kültür seviyesi için yapılan acımasız, ısrarlı kültür savaşının ruhunu. Finlandiya'nın küçük ve sade bir sahil kenti olan Abo'da Mermer Kaya'nın üstünde duvarlarıyla şehri kucaklayan yeni sanat müzesi yükselmektedir. Büyük binanın hem dış hem de iç mimarisi, her bir çizgisi ve taşı merdiveni penceresiyle dikkatleri üzerine çekmekte ve bu da onu cazip kılmaktadır. Müzede sadece Finlandiya sanatkarlarının eserleri toplanmıştır. Eser sayısı fazla değildir ancak eserlerin mükemmelliği Fin halkını onurlandırmaktadır. Resimde olduğu gibi heykel tıraşlıkta da fin sanatkarı oldukça niteliklidir. İşte burada diğer heykeller arasından sıyrılan biri var. Wikstem'in Finlandiya adlı yapıtı. Heykel sade bir tarza sahip, genç, güçlü, uzun boylu bir fin kadının isim geliyor. Fakat bu heykeli benzerlerinden ayıran yönler var. Sanatçının heykele yüklediği derin anlam ve duygu. Finlandiya'nın bütün endamı derin ve ciddi, büyük ve uzak bir düşünceyle yüklü. Sol eli aşağıda, sağ eli ise sanki düşünceden ağırlaşmış başı göğsüne düşmesin diye kabarık saçlarına dalmış ve başını kaldırıyor. Finlandiya'nın yüzünde acı, keder ve hatta hüzün değil, sıkıntılı bir geçmişin izleri var. Finlandiya'nın yüzünde geçmişten kalma zar zor fark edilecek izler var. Genç yaşta ağır yüklerin altında ezildiği, ıstıraplı ve korkunç günler yaşadığı belli ama şimdi mutlu, güçlü ve geleceğinden emin bir ifadesi var. O günler geçmişte kalsa da izlerini silmek zor. Onlar ülkenin kalbini yaktı, vatandaşlarının üzerlerinde izler bıraktı. Finlandiya'nın ünlü ressamları çok sevildikleri ülkelerinin güzel doğasını çiziyorlardı. Fakat onlar bile izleyicinin dikkatini çekebilecek görüntü bulamıyorlar. Finlandiya'nın doğasında çok fazla sessiz, hüzün ve acıklı yalnızlık hakim. Fakat ne sert asaleti ne de baş döndürücü parlaklığı var. Yosun tutmuş taşlar, mermer kayalar, çam ve köknar ağaçları, hüzünlü bataklıklar. Soluk yeşil gökyüzü altında uzanan soluk yeşil göl. Finlandiya'da nereye giderseniz gidin, Doğanın hediyesi olarak sadece orman ve kayalıklar görürsünüz. Memleket yoksundur. Bir şey hariç her şeyden yoksundur. Emeğe olan direnci, enerjisi. Helsinki'de Fin sanatının muhafaza edildiği Adenium'da Jarnfeld'in, Halonen'in, Blomsted'in, Rizaves'in bir sürü resimlerini görebilirsiniz. Bu resimler size Finlandiyalıların memleketlerinde yaşamak için Nasıl bedeller ödediğini gösterir. Tuvallerdeki birçok resmin ifade ettiği şey aynıdır. Köylüler ailece ekin tarlalarını kendileri temizlerler. Ağaçları kendileri keserler. Ağaçları söker ve odun kesip onlardan yakacak elde ederler. Topraktan ağır taşlar çıkarırlar. Mermer kayaların üzerine toprak dökerler. Her karış toprak gelecek nesilleri çalışmak zorunda bıraktı. Sanki doğa insanlarla dalga geçmek istemişti. Onu bataklıklar ve göller arasındaki çıplak taşlar üzerinde bırakmıştı. Fakat insan doğayla dalga geçti. Meydan okumayı kabul etti ve doğayı yendi. Finlandiya'nın birçok şehrini gezerken sokağın ortasında bir kaya parçasına rastlayabilirsiniz. Bu taş yığınları neredeyse bütün sokağı kaplar. Herkesin çıplak tepelerini görenler Finlandili Finlandiyalıların emeğini anlar. Rusya'da, Novgorod ve Psikov eyaletlerinde bazen böyle taşlara rastlanır. İnsanlar bunlara şeytanın şekerliği adını verirler. Fin halkı bu şeytanın şekerliklerini bahçelere ve parklara dönüştürdüler. Taşların üzerine verimli toprak getirip döktüler. Ağaçlar, çiçekler yetiştirdiler. Linand Koski, Ikuinen Tai adlı yapıtında şöyle diyordu: Bana Habile verin ve ben ilhamımla onu bile ebedi kültür savaşçısı haline getireyim. Finlandiyalılar ise şöyle diyordu: Bize taşlar ve bataklıklar düştü. Biz de gocunmadan onları verimli topraklar haline getirdik. Bunu asırlık emekleri, azim gerektiren çalışkanlıkları ile söylediler ve bütün bunları gerçekleştiren Sadece 3 milyon nüfusa sahip küçük bir halk idi. 2-3 milyon Fin ve 100 bin İsveçli. Suomi ile tanışırken insanın utanmaması mümkün değil. Ülkede her şey küçüktür. Şehirler, elde edilen gelir fakat her şey derli topludur. Bizim Slav dağınıklığımızdan, disiplinsizliğimizden, perişanlığımızdan eser bile yok burada. Petersburg'a bir buçuk saatlik uzaklıkta olan Viborg'a vardığınızda kendinizi çok farklı bir memlekette gibi hissedersiniz. Hem Viborg, hem Kopio, hem Ueberg, hem Vasa, hem de tavastkus, bütün bunlar sanki geniş bir avuca sığacak şehirler gibidir. Fakat hepsi güzel oyuncakları andırır. Sanki bütün evler sevgi için mukava üzerine yapıştırılmıştır. Sokaklar geniştir, temizdir. Güzel döşenmiştir, bahçeler pırıl pırıldır, evlerin içi konforludur, otellerde ve istasyonlarda kusursuz temizlik, taze yemek, konfor ve genel anlamda ucuzluk vardır. Bunun yanı sıra bütün yabancıları şaşırtan bir vicdan vardır insanlarda. Ülkenin en önemli şehri olan Helsinki'yi zaten anlatmaya gerek yok. Biz Slavlar için bu şehir görsel bir örnek teşkil etmeli. Şatafattan, savurganlıktan, gösterişli hayattan hiç eser yok. Her şey sade, güzel ve temiz. Şehrin merkezinde bulunan istasyon ana meydana kadar uzanıyor. Hemen yanında Fin Devlet Tiyatrosu, Atemun Sanat Okulu ve Meclis Binası. İstasyonun dış görüntüsü sadeliği ve asaletiyle insanı büyülüyor. İçeride her şey yerli yerinde. Postane, telgraf, bagaj, bilet gişeleri. Fin Devlet Tiyatrosu yeni Fin mimarisinin yapıtlarından biridir. Finlandiya şehirleri şimdi yeni binaların şık şık mimarisiyle taçlandırılıyor. Yeni evler, bankalar, tiyatrolar, müzeler, kiliseler hatta fabrika ve itfaiye binaları bile birer sanat eseriymiş gibi inşa ediliyor. Bu konuda abartmadan şunu söyleyebiliriz ki şimdiki Finlandiyalılar orta çağdaki Florensalıların anı... Filo... Floransalıları anımsatıyorlar. Çünkü sadece Floransa'da saatlerce önünde durabileceğiniz güzel evlere sık sık rastlayabilirsiniz. Fin halkının yaşadığı yer içinde aynı şey geçerli. Taşların, bataklıkların ve ormanların arasında yaşayan bir kavmin böyle güzel duygulara sahip olması acaba nereden geliyor ve bu duygu nasıl hızla ve güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor? Helsinki ve Abo'daki sanat müzeleri Özel ihtimamı hak ediyorlar. Sayıları fazla değil. Ancak mevcut olanlar sanatsal güzelliğiyle anımsanmaya değer. Resim sanatı ve heykel tıraşlık Finlandiya'da çok ilgi görür. Ancak mimari bu ikisinin de önüne geçer. Bir Finlandiyalı muhtemelen kuzeyli olduğu için binanın dışında başlar ve daha sonra evin içini döşer. Helsinki'de yanında Bulgar bir yazar vardı. Tiyatro binasının önünde durduğu, ve uzun süre onu izledi. Binaya yaklaştı, her tarafını dolandı ve elinde olmayan gıptayla şöyle dedi. ''İşte bunu anlıyorum. Kendine özgü bir görünümü var. Şu an bakmak bile güzel ve sonrasında da unutulacak gibi değil. Bizim Sofya'da ise büyük paralar harcayarak devlet tiyatrosu bina ettiler fakat yapı sanki büyük bir sandığa benziyor. Tiyatro tek örnek değil.'' Finlandiyalılar isteselerdi bütün ülkede yükselen bir sürü sanatsal değere sahip binalar yaparlardı. Örneğin Abo'daki sanat müzesi, Tamerfors'daki yeni protestan kilisesi. İnsan bakmaya doyamıyor, binalar sadece bir bütün olarak güzel değil. Her bölüm ayrı güzel, her penceresi, kapısı, kulesi, oluğu, köşelerin ve kornişlerin her çizgisi, üzerindeki her taş, Sanki sıradan bir işçinin eliyle değil büyük bir sanatkarın eliyle konulmuş gibi. Abo'daki müzede tepeye doğru yükselen bir merdiven var. Tam her kilisenin yan tarafındaki köşelerde fazla yüksek olmayan duvarlar uzanıyor. Merdivenlerin korkulukları özenle yapılmış. Duvarların her bölümü sanki beni çiz veya fotoğrafımı çek diye yalvarıyor. Müzenin içinde yüksek sanatın ve resmin sadeliğinin güzelliği sanki daha fazla. Tahta merdivenin her basamağı, duvarların kaplaması, resimlerin çerçeveleri, merdivenlerin parmaklıklarında duran saksıdaki zarif çiçekler hepsi ayrı ayrı ve aynı zamanda bir bütün olarak güzeldir. Ve dikkatinizi şuna çekerim ki, bütün bunlar memleketin kısıtlı imkanlarıyla oluşuyor ve büyüyor. Finlandiya'nın kendisi de zengin değil, insanları da. Halktan çıkacak yetenekli insan sayısı da fazla değil. Finlandiya'nın nüfusu 3 milyondan azdır ama yine de Finlandiya'ya imrenilecek refahı büyük bir müze olarak inceleyebilirsiniz. Bunun sırrı ne? Yerli nüfusun özel yeteneği olması mı? Bunu en tutkulu Finlandiyalı yurtsever bile söylemez. Slav halkı ne yetenek konusunda ne de çalışkanlık konusunda Fin halkına ve başkalarına taviz verir. Farklılığının sırrı başka bir şeydir. Sadece emek ve emek var. İnsan emeği, öküz emeği ve akıllı emek. Aydınlanmış emek. Bilgiyle on kez, yüz kez, bin kez güçlendirilmiş güç. Bir de zincire vurulmuş toprak kölesi, iradesiz, yabancı ellerden olan emek var. Baskılı emek. Bir de zinde, zindelik veren emek var. Kartal kanatlı emek. Burada Emek ve karakter açısından Fin halkı ile aramızda büyük fark vardır. Finlandiya'nın kıt, taşlı ve ender tarlaları nüfusa geçinebilmesi için yetenekli ekmek vermiyordu. Finlandiya asırlardan bu yana dışarıdan gelen ekmekle geçiniyor. Fakat Finlandiya ne açlığı ne de fakirliği bilir. Ama yine de kendi hudutları içinde bir tane üniversite, bir teknik üniversite, 51 lise, 23 yüksekokul, 8 öğretmen okulu, 7 denizcilik, 9 mali, 10 teknik, 24 çiftçilik yüksekokulu vardır. Bunlara yalnızca kızların eğitim aldığı okullar dahil değildir. Eğer bu yerlerde bulunursanız ve kendi gözlerinizle bu okulları ve onların ülkedeki yerleşimlerini görürseniz daha fazla etkilenirsiniz. Okullar sadece dış görüntüleriyle değil temizlikleri ve hijyeniyle de dikkat çekiyorlar. Büyük pencereli ve yüksek tavanlı odalar, geniş koridorlar, muhteşem havalandırma, rasyonel ve rahat mobilya yerleşimi, oyunlar için geniş ve temiz bahçeler, bütün imkanları olan spor salonları. Ve bütün Finlandiya da böyledir. Viborg'da bir sürü Rus, İsveç ve Fin Kız Lisesi ve okul vardır. Bunun yanı sıra meslek liseleri, meslek yüksek okulları da vardır. 15 bin nüfuslu Kuopio'da liseler, teknik yüksek okullar, körler ve sağırlar için yüksek okullar, endüstri okulu, birkaç devlet okulu, kız ve erkekler için ayrı 9 yıllık İsveç ve 7 yıllık fin okulları vardır. Tavastgus'un nüfusu yaklaşık 6.000 kişidir. Görünüşte sessiz bir şehre benzer. Elimde saat, şehri uzunlamasına 7, enlemesine 8 dakikada geçtim. Şehirde bir tane otel, ve bir tane de restoran var. Restoranın büyük salonunda bazen tiyatro gösterileri oluyor. Bunun yanı sıra bir sürü de okul var. 8 yıllık erkek lisesi, öğretmen okulu, dokumacılık yüksek okulu, 2 tane kız lisesi, İsveç ve Fin, 2 tane devlet yüksek okulu, erkekler ve kızlar için, ortaokul, çalışanlar için akşam okulu ve Rus okulları vardır. Bizde 6 bin nüfuslu olan ve bu kadar okulu olan bir şehir bulun bakalım. Abo'da yıllık 1 milyon 150 bin ruble gelirin 200 bini okullara harcanıyor. Gençken birçok Petersburg Lisesi'nde öğretmenlik yaptım. Binalar ferah değil, sınıflar dolup taşıyor. Saat 12'den sonra sınıfta nefes almak zor. Öğrenciler dinleyemiyorlar. Dikkatleri dağılıyor, hocalar kızıyor, öğrenciler sınıftan çıkmak için devamlı izin alıyorlar ve bütün bunlar başkentte oluyor. BİBORG'daki okulların hepsi bir arada bulunuyor ve yüksek tavanlarıyla, geniş pencereleriyle, salonlarıyla özel binalar topluluğunu oluşturuyorlar. Okuldaki derslerin dağılımı özel bir yöntemle yapılıyor. Sabahları 2 saat 8'den 10'a kadar ve 2 saatte öğleden sonra 2'den 4'e kadar. Bu yüzden öğrenciler uzun süre havasız ortamda oturmaktan yorulmamış oluyorlar. Sınıflar her zaman iyice havalandırılıyor. Kışın boş zamanlarında Finlandiyalı gençler saatlerce buz patenleriyle kayıyorlar, kayak yapıyorlar. Yazın ise koşuyorlar, yüzüyorlar, top oynuyorlar. Kaslarını, ciğerlerini, ellerini, ayaklarını geliştiriyorlar. Vücutlarını güçlendiriyorlar, sağlıklı yetişiyorlar. İlkbahardan itibaren sokaklarda yalın ayak dolaşan bir sürü küçük oğlan çocuğu görebilirsiniz. Üzerlerindeki güzel kıyafetleri yalın ayak olmalarının fakirliğinin belirtisi olmadığını bize gösteriyor. Ayrıca öğrencilerin yüzüne bakmak bile zevk veriyor. Bizim çocukların yüzündeki soğukluktan, hastalıktan eser bile yok. Çocuklar beyaz mantarlar gibi sağlam büyüyorlar ve sanki hepsi güzel bir hamurdan yapılmış gibiler. Finlandiyalılar şöyle diyorlar. Okul bizim en önemli varlığımızdır. Bizde ne sizdeki Ural madenlerinden ne de Sibir altınlarından var. Doğa nimetlerinden bizi mahrum etmiş. Her şeyi kendi gücümüze yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ellerinden gelen her şeyi yapmalarını istiyoruz. Bu yüzden fabrikalarda çeliği işler gibi okullarda gençleri işliyoruz. Her şeyi okullarımıza borçluyuz. Okullarımız elimizden alınırsa, Bizler mahvoluruz. Ülkedeki eğitimin böylesine yaygın olması yüzünden ahali kitap ve gazete okumayı seviyor. Abu'daki müzede Axel Galle'nin mükemmel bir tablosu var. Resimde fakir bir balıkçının evi tasvir ediliyor. Çıplak duvarlar, çıplak sandalyeler, tahta masa. Yerde eski balık ağları. Tavanda ekmek yerine kuru çavdar. Pideler asılmış. Yaşlı adam yani dede Balık ağlarını tamir ediyor. Onun hemen yanı başında bir tek gömlekli 7 yaşlarındaki torunu oturuyor ve zar zor harfleri çözmeye çalışarak dedesine kitap okuyor. Diğer aile fertleri işteler. Evde sadece ikisi var. Yaşlı adam ve torun ikisi de kitap okuyor. Ülkede çok sayıda okul olduğu gibi bir sürü de gazete var. Her şehrin kendi yerel gazetesi bulunuyor. 18 bin nüfusluk Viborg'da Dört tane gazete çıkıyor. İkisi fince, ikisi de İsveççe. Köydeki hemen her aile bir gazeteye abone oluyor. Bir örme örnek vermek istiyorum. İki tane küçük, terk edilmiş fakat çok temiz lokanta var. Birinin sahibi sakat, yalnız bir adam. Diğerinin sahibi ise on yaşında torunu olan kör, yaşlı bir kadın. Ve bu iki yaşlı insan da abone oldukları gazetelerini almayı ihmal etmiyorlar. Kadının torunu her gün gazeteyi almak için postaneye koşuyor ve daha sonra kör büyük annesini yaşlı adamın yanına götürüyor ve orada her ikisine de gazeteyi baştan sona kadar okuyor. Bu yüzden buralarda halkın en alt tabakası bile kış uykusuna yatmıyor. İnsanlar acizliklerine boyun eğmiyorlar, başkalarına güvenmiyorlar, ne olacaksa olsun demiyorlar. Ormandaki taze ve canlı otlar gibi üzerlerine çökmüş kuru yaprakları atmak için çaba sarf ediyorlar. Memleket yaşıyor, her şeyiyle yaşıyor. Bir süre önce ev hanımı olan Mina Slampaya kendisini öyle geliştiriyor ki makale yazıyor. Güçlü bir çalışan kadın harekatı oluşturuyor. Bir sürü toplumsal sorunu gündeme taşıyor. Memleketin siyasi yapısında önemli rol oynuyor ve milletvekili seçiliyor. Finlandiya'da sadece erkekler değil aynı zamanda kadınlar da halk temsilcisi olarak seçiliyorlar ve onların sayesinde kimsenin umursamadığı konular bile gündeme getiriliyor. Aile, evlilik, kadınlar hakkındaki sorunlar gözden geçiriliyor. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmayan ama Finlandiya'da olan yasalaştırılmış kadın ticareti yasaktır. Yasal bir tane bile batakhane yoktur. Sarhoşluğa karşı acımasız bir savaş açılmış durumda. Fin halkı yapı olarak alkole yatkın. Fakat bu yatkınlığı burada hoş görmüyorlar. Finlandiya'da devletin hazinesini vodkadan elde edilen gelirler doldurmuyor. Tam tersine vodkayı mümkün olduğunca halkın gözünden uzak tutuyorlar. Bütün Finlandiya'da vodkayı sadece 3,5 şişelere tekabül eden büyük kapta ve 5 marka alabilirsiniz. Böyle fazla vodkayı da almak mümkün değil. Bu da yetmezmiş gibi geçen yıl Finlandiya Meclisi bütün alkollü içeceklerin satışının yasaklanması ile ilgili bir kanun hazırladı. Bunu birada dahil şimdilik bu kanun yürürlüğe girmek için onay bekliyor. Fin halkının yaşamı hem ekonomik hem politik hem sosyal hem de entelektüel açıdan muhteşem bir düzene sahip. Finlandiya veya Suomi Finlandiyalılar vatanlarını böyle adlandırıyorlardı. Halkının dürüstlüğü apayrı bir konudur. Finlandiya'da Suomi'de olmayan biri bunu zor inanır. Finlandiya dışında böyle bir dürüstlüğe rastlayamazsınız. Ve bütün bunlar genç Finlandiya'nın direnişleri sonucu neredeyse 70, 80, 90 yıl içinde gerçekleşmiştir. Halkın bütün işi kültürlerinin yüksek seviyede olmasını sağlamak. Dördüncü bölüm Suomi. Finlandiyalılar Rusya'nın kuzeybatısındaki en uç köşeye yerleşmişlerdir. Finlandiya'nın bitişiğinde de İsveç yer alır. 1811 yılına kadar Finlandiyalılar İsveç yönetimi altındaydılar. O zamanlar İsveçliler ve Finlandiyalıların ilişkileri Vogebon'daki veya Bosna ve Hersek'teki Sırplar ile Avusturyalılar arasındaki ilişkilere benziyordu. Bütün hükümet, ticaret ve zanaat okulları ve hatta kilise bile İsviç İsveçlilerin elindeydi. Bütün yönetim ve bütün aydınlar, hakimler, memurlar, doktorlar, subaylar, papazlar, öğretmenler hepsi İsveçliydi. İsveçliler Fin halkına yukarıdan bakıyorlardı. Üstün ırkın ilkel ırka baktığı gibi. Finlandiyalılar İsveçliler gibi politik açıdan özgür olmalarına rağmen entelektüel, ekonomik ve hatta manevi açıdan bağımlılardı. Bu durum Fin halkının kültürel anlamda gelişmesini de etkiliyordu. 18. yüzyılın sonuna kadar, daha doğrusu 1940'lı yıllara kadar, Fin kültürü zarif bir bitki gibi karanlık, havasız, zindanda çürüyordu. Basit okuma yazmadan ileri gidemiyordu. Fakat 1808'de Rus çarı 1. Alexander Finlandiya'nın yarısını işgal ettiğinde, Borgo şehrinde Suomi'nin bütün temsilcilerini çağırdı ve sordu. Eskisi gibi İsveç yönetimi altında kalmayı istiyor musunuz? Ya da Rusya ile birleşmeyi kabul ediyor musunuz? Ama bu durumda Fin halkının eski yönetim hakları Rusya'nın yönetimi altında olacak. Fin halkının temsilcileri Rusya ile birleşmeyi kabul ettiler. 1. Aleksandr ise kendi adına ve veliahtları adına Fin halkının İsveç yönetimi zamanındaki anayasaya uyacağına dair yemin etti. Finlandiya'nın Rusya ile birleşmesi iki tarafa da avantaj sağlıyordu. Ülke olarak Finlandiya, Rusya'ya muhtaç değildi. Burası İngiltere için anlam taşıyan Hindistan veya Mısır değildi ya da Kırım, Kafkaslar ve Türkistan da değildi. Rusya'nın Finlandiya'dan sağlayabileceği maddi geliri yoktu ve olamazdı da. Finlandiya bir başka yönden Rusya'nın işine yarayacaktı. Asıl mesele Finlandiya sınırı Rusya'nın başkenti Petersburg yakınlarındaydı. Yani trenle iki saat uzaklıkta. Şu apaçık ortadaki herhangi bir ülkeyle savaş durumunda Finlandiya kolayca ele geçirilebilir ve bu da Petersburg'u tehdit ederdi. Bu yüzden Petersburg'u sınırdan uzak tutmak için Rusya Finlandiya üzerinde hakimiyet kurmalıydı. Fin halkı ise Rusya ile birleşerek özgün kültürlerini rahatça geliştirebilme olanağına sahip oldu. Finlandiya'da Rus egemenliği altında kalan birçok İsveçli oldu. Ama onlar artık ülkenin siyasi sahipleri değildi. Artık Fin halkı kendi aydınlarına, kendi yönetimlerine sahip çıkabiliyordu. Ve büyük gayretle kültürel alanda aktif olmaya başladılar. İlk başta güçleri yetersizdi. Az sayıda öğretmen, papaz, aydın vardı. Bu da bir avuç insan anlamına geliyordu. Ama bu onları yıldırmadı. Tam aksine enerjilerini artırdı. Daha 1. Alexander hayattayken Fin kültürünün havarisi Sinelman oldu. 5. Bölüm Sinelman Johann Wilhelm Sinelman 12 Mayıs 1806'da Stockholm'de dünyaya geldi ve 4 Temmuz 1881'de Dans karbi de vefat etti. Kendisi dönemin büyük bir bilim adamı, derin bir filozofu ve ünlü bir siyasetçisiydi. Ancak Sinelman'ın büyük ünü, fin kültürünü yaratan halk öğretmeni olmasındadır. Sinelman ve arkadaşları halk öğretmenleri sıfatıyla sürekli hizmet ederek bataklıklar ülkesini beyaz zambaklar ülkesine dönüştürmeyi başarmışlardır. Sinelman yeni yetişen fin aydınlarının en önemli temsilcisiydi. Birkaç genç öğretmeni, din adamı, avukat ve memurla halk kitlelerinin aydınlanması için adeta bir seferberlik ilan etmiştir. Bu bir avuç insana şöyle sesleniyordu: Aydın olmak, modaya uygun kıyafetler giymek veya kolalı yakalık ve modern çapka takmak demek değildir. Halk size iyi bir ücret almanız ve akşamları sözde okuma salonlarında kağıt ve damını oynamanız için okutup terbiye vermedi. Bu durumda siz aydın değil de küflenmiş aydın oluyorsunuz. Siz halkın aklını, halkın iradesini ve enerjisini, halkın vicdanını uyandırmak zorundasınız. Halkın fikrini uyandırmalısınız. Köylüyü, işçiyi, toplumun alt tabakalarını nasıl iyi yaşanır, nasıl iyi yaşam koşulları yaratılır diye eğitmek zorundasınız. Halka hayatın değerini anlamayı ve onu korumayı öğretin. Daha rahat, daha sağlıklı, daha uygun bir yaşam tarzı nasıl kurulur onu öğretin. Kendilerinin ve çocuklarının sağlığını nasıl koruyacağını öğretin. Mutlu bir aile hayatı nasıl kurulur onu öğretin. Erkeğin kadınına ve kadının erkeğe nasıl davranacaklarını ve çocuklarının eğit nasıl eğitileceğini öğretin. Halkı doğruluğa, düzene, disipline alıştırın. Halkın vicdan duygusunu geliştirin. Kendilerinin ve başkalarının haklarına saygı duymalarını öğretin. Bütün bu işlerde halka iyi örnek olun. Halka gerek davranışlarınızla, gerek konuşmalarınızla ve gerekse yaptığınız işlerle eğitmen olduğunuzu gösterin. Bütün Sohomi büyük bir ailedir. Bütün vatana o gözle bakınız. Unutmayınız ki fakir bir oduncu, kantarcı ve hizmetçi dul kadında dahil hepsi fin halkının tüm fertleri sizin kardeşlerinizdir. Sizin göreviniz onları eğitmektir. Onları büyük kültürlü halkların ailesine sokmaktır. Unutmayınız ki halkın cehaleti, kabalığı, sarhoşluğu, hastalıkları, fakirliği sizin ayıbınızdır. Ülkedeki birçok genç öğretmen, din adamı, doktor böyle düşünüyor, konuşuyor ve yazıyorlardı. Sinelman'ı onlardan ayıran ise özel tutkusu ve enerjisiydi. Sinelman kışın kızak ayakkabılarıyla, Bahar ve yaz aylarında ise sandalla ve hatta yürüyerek Finlandiya'nın bütün bölgelerini geziyordu. Çeşit çeşit insanla, doğuştan yetenekli köylülerle, ormanda ve maden ocaklarında çalışan işçilerle görüşüyordu. Genç kızlar ve delikanlılarla tanışıyor, onlarla sohbet ediyor ve onlara kitaplar veriyordu. Sonra adreslerini alıp onlarla mektuplaşıyordu. Karanlık köşelerde canlı lambaları yakıyordum. Daha iyi aydınlansınlar diye içlerine lamba yağı koyuyorduk. Bütün ülkeyi sulamak için bir, iki, üç dere yetmez. En ücra köşeler bile büyük su kaynağına muhtaçtır. Terk edilmiş her köyün kendi kaynağı olmalı. Göl, dere, pınar veya kuyu gibi. Keza bu insanların maneviyatı için de geçerlidir. Her yerleşimin kendi insanına, kendi canlı kuyularına ihtiyacı vardır. Sinelman insanlara mektup yazıyor ve onlar da bu mektupları başka yerlere gönderiyorlardı. Bu mektuplarında arkadaşları şakadan bu mektuplara havari gönderileri diyorlardı ki kimini destekliyor, kimini manen güçlendiriyordu. Bir diğerini azarlıyor, üçüncüsüne akıl veriyor, yeni görevler öneriyor, iyi örnekler gösteriyordu. Yoldan geçtiği yerlerde bile eğer orada halkın aydınlanmasıyla uğraşan insanlar varsa... Onlarla görüşmeler yapıyor ve şöyle diyordu. Kenevirden nasıl halat yapıldığını biliyor musunuz? Öncelikle küçük kenevir liflerini alıp ince iplikler örüyorlar. Sonra bu ipliklerden birkaç tanesini birlikte büküp kalın ipler yapıyorlar. Birkaç kalın ipi bükerek halat haline getiriyorlar. Ve bu halatlar kocaman okyanus gemilerini rıhtımlara bağlayacak kadar sağlam oluyor. Bizim işimiz de böyledir. Dağınık, iyi niyetlerimizi bir araya getirip birleştirmek zorundayız ve bu şekilde 2 milyonluk halkımızın aydınlanmasını sağlayabiliriz. Sinelman, yaz tatillerinde farklı bölgelerden öğretmenleri bir yere toplayarak kurslar düzenlerdi. Bu kurslara yüzden fazla öğretmen katılıyordu. Önceleri isteklilerin sayısı azdı. Çoğu aslında uzun bir kışı çalışarak geçirmekten, daha doğrusu mesleklerinden memnun değildi. Bazıları şöyle yakınıyordu. Bu da yeni mi çıktı? Ne kursu? Biz öğretmenleri eğitmek. Sinelman bütün bunları biliyor, anlıyor ama alınmıyordu. O insanlara doktorun hastaya baktığı gibi bakardı. Onları tedavi etmek şart. İlk yaz toplantısında Sinelman öğretmenlere şöyle seslenirdi. Aziz arkadaşlar, çalışma koşullarınızın ne kadar ağır olduğunu biliyorum. İnsanların emeğinizi değerlendirmediği ıssız yerlerde nasıl yaşadığınızı biliyorum. Maddi durumunuzu da anlıyorum. Ama ne yapabiliriz? Unutmayın, halkı uyandırmaya daha yeni başlıyoruz. Biz yeni Milli Eğitim Ordusu'nun öncüleriyiz. Halkın cehaletiyle savaşırken bütün ağır yükü üzerimize almak zorundayız. İlk zamanlarda övgü ya da takdir göremeyebiliriz. Yine de fedakarlıklar yapmalıyız. Bu gereklidir, kaçınılmaz bir şeydir. Sizleri fedakarlığa davet ediyorum. Herkesi değil, yalnızca fedakarlık yapmayı kabul eden ve bunu yapabilecekleri çağırıyorum. Affedersiniz ama sizinle açık konuşacağım. Biliyorum ki her meslekte olduğu gibi aranızda ruhen eğitmen olmayanlar da var. Onlar sanatkar bile değiller. Onlar mesleklerini sevmeyen, mesleklerine kahreden tembellerdir. Bir arkadaş olarak onlara nasihattim şudur, okulu bırakın, başka bir uğraş bulun, yazıhanelere gidin, tüccar olun, başka işlerle ilgilenin ama canlı ruha ve büyük bilgiye gerek duyulan meslekleri işgal etmeyin. İşte benim ricam, üzerinize memleketimizin en kültürlü insanları, bilim adamları sizlere, Beşer, altışar, onar konferans vermeyi kabul ettiler. Onların bilgilerinden faydalanan ve okula döndüğünüz zaman öğrendiklerinizi öğreteceğinizi aktar, öğrencilerinize aktarın. Öğretmenlerin çoğu Sinelman'ın sözlerini coşku ile karşıladı. Hepsi cehalete karşı savaşta onun yardımcıları olmak istiyordu. Daha fazla çalışarak, kendilerini geliştirerek zamanla her biri kültürlü, bilgili insan oldu. Ülkede onlarca, daha sonra yüzlerce büyük ve küçük Sinelmanlar ortaya çıktı. 6. Bölüm Din Adamları Ancak Sinelman, Suomi halkının uyandırılmasını yalnızca öğretmenlerden bekleyemezdi. Nerede memurların, doktorların, tüccarların büyük toplantısı olduğunu haber alsa, oraya koşar ve ''Milleti unutmayınız, siz hepiniz halkın içinden çıktınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Aydın olmayan kardeşlerinizden mi kaçıyorsunuz? Yoksa milletin kusurlarını düzeltmek için çareler mi düşünüyorsunuz? Halk kitlelerini uyandırmak ve yüksek kültür seviyesine taşımak için neler yapıyorsunuz derdi. Sinelmen papazlara şöyle seslenirdi. Saygıdeğer din adamları, düşmanınız olarak değil, inançlı bir insan gibi sizden rica ediyorum. Halkınızın gerçek koruyucusu olun. Papazlar kilise memurları değildir. Sizin göreviniz sadece dini fitnelerin doğru uygulanmasını sağlamak değildir. Sizin görevleriniz ayinler yapıp dini görevlerinizi yerine getirmek değildir. Peygamberler öncelikle halka temiz, iyi ve adil bir yaşam öğretiyorlardı. İnsanlardaki vicdan duygusunu uyandırıyorlardı. İçlerinde başkalarına olan sevgiyi uyandırıyorlardı. Nasıl iyilik yapabileceklerini öğretiyorlardı. İnsan hayvanlardan Nasıl Tanrı'nın oğullarının yaratılacağını öğretiyorlardı. Halka canlı, gerçek vaazlarda bulunun. Halkla, yüzyıllardır sanki ölü yüzlüler gibi ölü sözlerle, sizin sıkıcı, berbat papaz dilinizle konuşmayın. Sanki İsa Peygamber Suomi'ye gelmiş gibi, onun gibi konuşun. Değerli din adamları, 2 milyonluk fin halkı adına gözlerimde yaşlarla size yalvarıyorum. Üzerinizdeki ölü toprağını temizleyin, ve halka bu gerçeği anlatmayı öğretin. Yaşlılarla ve çocuklarla, gençlerde ve yetişkinlerde canlı iradeyi uyandırın. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de psikoposların toplantısı vardı. Bu toplantıda şu sorunlar tartışılıyordu. Halk kitlelerinde dinin yok olması, kiliseye karşı olan kayıtsızlık ve dine saygısızlık. Bu durumu düzeltmek için alınacak önlemler. Toplantıda konuşmak için Sinelman müsaade istedi. Önce bu isteği reddedildi. Şöyle dediler, bu psikoposların toplantısıdır. Fani insanların burada işi yoktur. Dini rütbesi olmayan Sinelman, kilisenin yüksek tabakalarındaki insanlara ne diyebilirdi ki? Bu durumda Sinelman toplantıya açık bir mektup gönderdi. Size bir şeyler öğretmek düşüncesinde değilim. Ben faniyim ve biz fani insanların, sizin geniş ve zengin mabetlerinize karşı neden soğuk davrandığımızı söylemek istiyorum. Siz halkın dinden ve kiliseden soğuduğunu iddia ediyorsunuz. Bense size bunun nedenlerini anlatmak istiyorum. Sizden rica ediyorum, beni halkın sesi gibi dinleyin. Sizse beni dinlemek bile istemiyorsunuz. Toplantıya katılmama izin vermiyorsunuz. Hatayı önce dinlemeden onu nasıl tedavi edebilirsiniz ki? Bu olaydan sonra Sinelman toplantıya davet edildi ve psikopatlara şunları söyledi. Sizi ne suçlamak ne de teşhir etmek gibi bir düşüncem var. Ben olmasam da zaten papazları suçlayanlar çok. Ben papazları suçlamıyorum. Ben kendimi, toplumumu, bütün halkı suçluyorum. Papazlar gökten inmiyor, onları bataklıklardan rüzgar getirmiyor. Bizim din adamlarımız bizim etimizden, bizim kemiğimizdendirler. Bizim din adamlarımız ister iyi ister kötü olsunlar bizler kendimiziz. Onlar bizim aramızdan çıktılar. Bu yüzden din adamlarını suçladıklarında o insanlara soruyorum. Sizlerin arasında kaç tane dürüst, vicdanlı tüccar var? Aranızda dürüst aşçılar, vicdanlı duvar ustaları, mimarlar, dinmirciler var mı? Hangi mesleğin temsilcileri sizin işinize geliyor? Avukatlarınızı, parlamento üyelerinizi, gazetecilerinizi ülkenin tuzu olarak kabul edebilir miyiz? Ne istiyorsunuz? Eğer kendi aramızda dürüst domuz yetiştiricilerini bulamıyorsanız o zaman neden ortamda kilise koruyucularının olmamasına şaşırıyorsunuz ki? Sizin kiliseniz sizin yansımanızdan ibarettir ve sizin papazlarınız da sizin yansımanızdır. Onlar sizin hamurunuzdan yapılmıştır. Bu yüzden buraya sizi suçlamak için değil de Sinelman bütün Finlandiya'nın psikoposlarına hitap ediyordu. Hastanın doktorunun yanına geldiği gibi geldim. Size şunları söylemek için geldim. Halk kabadır, halk şiddet doludur, halk yalancıdır, halk eziktir. Halk hiç kimseyi ve hiçbir şeyi umursamıyor. Halk hiç kimseye güvenmiyor. Her şeye ve herkese şüpheyle bakıyor. Bu dinin yeri nerede? Burada din olabilir mi? Halkta bir takım eski kilise öğretileri, batıl inanç kırıntıları kök salmış. Bu halkın suçu mu? Kim ve nerede, ne zaman ve nasıl halka dinden bahsetti? Size söylüyorum, halk gönülden ağır yaralıdır. Tehlikeli bir biçimde yaralıdır. İnsanın insanlarla, dünyayla, tarladaki her otla bağlılık duygusu olmalı. Eğer böyle bir bağ yoksa, ne devlet, ne toplum, ne aile ve hatta insan bile var olamaz. Halktaki dini duyguların eksikliği kilisenin sorunu değil. Bu durum devleti tehdit ediyor. Kitlelerin dini olan ilgisizliği halkın tehlikeli hastalığı haline gelebilir. Düşüncesiz gençlik, aklı kısa liberal düşünürler gibi tanrısızlığın düşünce özgürlüğü olduğunu boşuna düşünmüyorlar. Tanrısızlık halkta olan bütün kutsal şeylerin ölümüdür. Ve bunun sonucunda moralsizlik, kabab bencillik, hırsızlık ortaya çıkar. Ve ben bir fani olarak sizlere şunu söylüyorum. Tanrı halkın kalbinde ölüyor. Bu ölümden daha korkunç ne olabilir? Ve eğer kendi benliğiniz karşısında, Tanrı karşısında ve halkın karşısında dürüst olmak istiyorsanız, suçluyu etrafınızda aramayın. Bugüne kadar her dinde olduğu gibi ne ilmi, ne felsefeyi, ne de aydınları suçlayın, kendinizi suçlayın, kendinizi iyileştirin, halkı nasıl eğiteceğinizi öğrenin, kendiniz Tanrı'ya arayın, kendiniz de, kendiniz için, sonra da halka Tanrı'nın yolunu gösterin. Tekrarlıyorum, gönüllerde Tanrı olmadan halk kurtulamaz, konuşmamı yardım isteklerimle bitiriyorum, halkımızı kurtarın, ona Tanrı'yı verin, eskimiş inanç formüllerini değil, Canlı tanrı duygularını verin halka. Sözünü bitirince Sinelman papazlar önünde eğildi. Onun sözleri herkeste farklı izlenimler bıraktı. Kimini kızdırdı, sesler yükseliyordu. Bu ne rezalet, bu ne cüret, bu kiliseye hakarettir, bizlerle dalga geçmektir. Diğerleri ise, ki onlar çoğunluktaydı, susuyorlardı. Ve bu suskunluk Sinelman'ın sözlerinin doğruluğunun göstergesiydi. Geçmişlerinden utandılar ama aynı zamanda gelecekleri için de seviniyorlardı. Sinelman'ın çocuk yaşlarda öğretmeli olan psikoposlardan yaşlı bir adam ona yaklaştı, sıkıca sarıldı ve dedi. ''Sana teşekkür ederim. Eski öğretmenini sevindirdin. Tanrı yardımcın olsun. Halkı ayağa kaldır, geliştir. Teşekkürler.'' Toplantıdan sonra bazı psikoposlar kendi papazlarını topladılar. Uzun süre kilise vaazlarını nasıl canlandıracaklarını, halkı dine nasıl yaklaştıracaklarını konuştular. Papazlar çoğu yerde kendi aralarında da görüşmeler yapıyor, birlikte İncil okuyorlardı. Büyük gerçeklerin anlamını derinden algılıyorlardı. Görüşmelerini halktan insanları davet ediyorlardı. Halkla yeni dilde konuşuyorlar, yeni konular ve yeni sorunlar hakkında görüşüyorlardı. Gençleri çocukları topluyorlardı. Onların düşüncelerini etkiliyorlardı. Ne aklı, ne ilmi, ne de hayatın sevinçlerini lanetliyorlardı. Ama her şeye çocuk kalbinin temizliğini, gençlik idealistliğinin sıcaklığını eklemelerini istiyorlardı. Halk kitleleri de ayaklandı. İyi yaşam koşullarına hızla yönelmeye başladılar. Birçoğunun gönlü ferahladı, kalbi yumuşladı, yumuşadı, gözleri açıldı. Daha olumlu düşünmeye başladılar. Sinelman ve arkadaşları seviniyorlardı. Şöyle diyorlardı. Bizimle aynı düşünceyi paylaşanlar çoğalıyor. Halk aydınlanmasında yeni, çok değerli meslektaşlar edindik. 7. Bölüm Yönetim 1816'da Finlandiya'nın Rusya ile birleşmesine esasen yeni anayasa kabul edildi. Anayasa parlamentonun yeni durumlarını belgeliyordu. 1. Alexander, Çar beyannamesinde söylenenleri onayladı. Kısaca durum şöyleydi. Çar, Finlandiya ve veliahtlarının yönetimi altında olduğu sürece kutsal anayasalarının korunacağına dair söz vermişti. Yeniden düzenlenmiş Helsinki'deki parlamentonun açılışında Finlandiya'nın her yerinden devlet memurları geldi. Sinelman oradaydı ve bildirisini sundu. Bildirisine Finlandiya memurlarının İsveçliler zamanından bu yana olan tarihçesiyle başladı. İsveçliler çok güzel, akıllı, dürüst, merhametli, güler yüzlü, hayat dolu ve kültürlü bir halktır. İsveçlilere saygı duyuyorum. Aralarında çok yakın arkadaşlarım var. Bütün samimiyetimle, bütün İsveç'e iyilik diliyorum. Ama ben fakir, ihmal edilmiş ülkemin artık İsveç yönetimi altında olmamasından dolayı çok mutluyum. Halkımızın İsveç Devleti'nden değil, İsveç memurlarından kurtuluşunu selamlarım. İsveçli yöneticiler Finlandiya'da ne yapıyorlardı? Onlar hem Finlandiya hem İsveç için birer bela idiler. İsveç'teki memurlar akıllı, dürüst ve çalışkan insanlardır ama maalesef bizde böyle değiller. İsveç hükümeti birçok devletin hatalarını tekrarlıyordu. Memurları özenle seçiyor ve toplumun döküntülerini, aşağılıklarını, eyalete gönderiyorlardı. Her halkta olduğu gibi İsveç zengin ailelerinde de kötü çocuklar yetişiyordu. Tembel, yaramaz, aptal, sarhoş, bütün okullardan kovulmuş, hiçbir memuriyete kabul edilmemiş, ticaret aynelerde bir görevi bulamamış, kendi başına bir işi tutamamış, aslında çalışmak istemeyen bu gençler, hovardalık edip düşünmeden para harcadıktan sonra anne ve babaları düşünmeye başladılar. Bu tembelleri, cahilleri ne yapmalı? Aileleri veya akrabaları arasında yüksek mevkiyi olan bu ahlakı bozuk gençleri Finlandiya'da memur olarak görevlendiriyorlardı. Düşünebiliyor musunuz böylesine bin ve hatta iki bin memur neler yaptı? Çoğu ortaokulu ikinci veya üçüncü sınıfta bırakmış olan bu tembel, cahil ve ahlaksız memurlar vakitlerini dairelerinde ya da bürolarında değil, çok zengin restoranlarda ve değişik eğlence yerlerinde geçiriyorlardı. Çalışmayı hiç düşünmüyorlar hatta beceremiyorlardı. Kabaydılar, eğitimsizdiler. Görevdeyken özensizliklerdi. Yerli halka kibirli davranıyorlardı. Görevlerine geç gelip erken gidiyorlardı. Görevdeyken sanki kuralmış gibi kahve ve sigara içiyorlar. Gazete okuyorlar, arkadaşları ile sohbet ediyorlardı. Onlarla görüşmeye gelenler uzun süre bekliyorlardı. Kaba saba odacılar halka şöyle bağırıyorlardı. Müdür meşgul, bekleyin. İnsanlar görüşmeyi başarabilseler dahi, müdür isimli kişi karşılarına hep sarhoşluktan, uykusuzluktan şişmiş gözlerle çıkıyordu. Müracaatçı daha başvurma sebebini açıklayamadan müdür onun sözünü kesiyordu. Yarın gelin, bugün meşgulüm. Ama lütfen taşradan geldim. Yarın dedik ya, Müdür sesini daha fazla yükseltiyordu. Beklemek için param yok. Size yarın dedik. Haydi dışarı. Gece hayatında şarap nehir gibi akıyordu. Etraflarında çok para verdikleri kadınlar pır dönüyordu. Böyle bir hayat yaşamak için çok paraya ihtiyaç vardı. Batakhanelerde öyle şeyler oluyordu ki düzgün insanlar dehşete kapılıyorlardı. Bu da ne? Stockholm'da böyle bir adamı buraya nasıl gönderdiler diye şaşkınlıklarını dile getiriyorlardı. Ne zamana kadar bu böyle devam edecek? Halk acı çekiyor, şikayet ediyor, öfkeleniyor ve nefret ediyordu. Artık durum şu seviyeye kadar gelmişti. Eğer hükümet buna yol veriyorsa ben de fırsatı kaçırmam.'' Sinelman hitabesine devam ediyordu. ''Tanrı'ya şükür şimdi böyle değil. Yavaş yavaş kendi Fin memurlarımızı ya da Finlandiya'ya yerleşmiş İsveçlerin iyilerini seçip göreve getiriyoruz.'' Yeni tulumlara yeni şarap doldurmuyoruz. Yeni zamanın kıymetini bilin. Başından beri gerektiği gibi çalışın. Eski zamandan eser kalmayıncaya kadar onu kovalayın. Yeni metotları takip edin. Halk da anlasın ki memurlar halkın hizmet edicisidir. Size müracaat edenlere sıkıntı yaratan sinekler gibi davranmayın. Elinizden geldiği kadarıyla her zaman ve hepsine yardımcı olmaya çalışın. Siz memurların halkı eğitme konusunda din adamları ya da öğretmenlerden aşağı kalmayacağınızı anlayın. Haksızlığın en önemli eğitmeni kimdir biliyor musunuz? Sinelman heyecanlı bir şekilde konuşmasına devam ediyordu. Memurlar, kanunların temsilcileri, halka yasalara uymayı memurlar öğretiyor. Bu yüzden Yeni Finlandiya'nın adına sizlerden yasa koruyucu insanlardan, Halkımıza yasa duygularını aşılamaya yardımcı olmanızı rica ediyorum. Hatta daha fazlasını, adil olma duygularını. Sinanlı'nın bu konuşması boşa değildi. Halk sorumluluk almaya başladı ve memurlarına güvenle yanaşmaya başladı. Bir iki nesil sonra fin memurluk anlayışı tamamen değişmişti. Daha akıllı ve daha maneviyatçı oldu. Örnek teşkil edebiliyordu. Halk onlarla gurur duyuyor ve onlara saygı gösteriyordu. 8. Bölüm Kışla Finlandiya İsveç yönetimi altında olduğu zamanda bile kendi postanesine, kendi para birimine ve kendi ordusuna sahipti. Finlandiya Rusya'nın yönetimi altına girdiğinde de durum değişmedi. Para birimi, postane, daha sonra demir yolları, eyalet ve yerel yönetimler bütün bunlar Finlandiyalıların olmaya devam etti. Azınlıkta olan Fin ordusu da görevini sürdürdü. Yalnız İsveçliler zamanında bütün bu kuruluşların başında İsveçli memurlar bulunurdu. Finlandiyalılar İsveç devleti ve kültürünün gelişmesi için sadece canlı bir araç sayılırdı. Suomi, Rus idaresine geçtikten sonra Fin halkı bütün bu yerleri kurtarmak ve ülkelerine sahip olmak için mücadeleye giriştiler. İşe alt tabakadan başlandı. İlk orta ve yüksek okullarda İsveçli öğretmenlerin yerine yeni yetişmekte olan Fin öğretmenleri tayin ediliyorlardı. Daha fazla din adamı, hakim, doktor, memur göreve gelmeye başladı. Küçük Fin ordusu bile millileşmeye başladı. İsveç yönetimi zamanında ordudaki askerlerin çoğu zaten Finlandiyalı idi. Fakat başkomutanlık, genel kurmay ve kumandanlar İsveçlilerin elindeydi. Subayların erlere karşı muamelesi de İsveç ordusunda olduğu gibiydi. İsveçliler kahraman bir millettir. Reform zamanında İsveç kralı Gustav V. Adolf ve Büyük Petro zamanında 12. Karl gibi İsveç ordusunun şöhretini bütün Avrupa'ya yaydı. Fakat İsveç'in askeri egemenliği diğer ülkelerde olduğu gibi aristokratikti, özeldi, ayrıcalıklıydı. Subaylar memurlara da, tüccarlara da, aydınlara da yüksekten bakıyordu. Halk alt tabakaya aitti. Askerler ise kaba, sıkı disiplinde tutulması gereken kişilerdi. Cephe geçit törenleri ve kışla dışında subaylar başka bir şey bilmiyorlardı. Boş vakitlerini içerek, kumar oynayarak, en iyi ihtimalle dans ederek geçiriyorlardı. Çoğu iyi eğitimli değildi, neredeyse hiçbir şey okumuyorlardı. Toplumsal ya da milli meselelere merakları yoktu. Silahla oynamayı ve tehdit etmeyi seviyorlardı. Hepsi zübbeydi. Her zaman şık üniforma ile gezerlerdi. En başarılı oldukları konu ise içki ve kumardı. Askerlere kaba hatta zalimce davranıyorlardı. Kendi tabirleriyle kışla hayvanlarından nefret ediyorlardı. Sinelman önderliğindeki genç fin aydınları ordunun konumuna Askerlerin eğitimine dikkatleri çekti. Liselerden ve hatta üniversitelerden yüksek dereceyle mezun olanlar askeri okullara giriyor, orduya seçiliyor ve orada 5, 6 ve hatta 10 yıl görev yapıyorlardı. Bu arada kendi mesleklerini devam ettiriyorlardı. Sinelman onların düşüncelerini en iyi şekilde ifade ediyor, öğrencilerle, genç subaylarla yaptığı görüşmelere gazetede geniş yer veriyordu. Ordu halk için en iyi, en asil ve en sorumlu okul olabilir. Unutmayın ki ülkenin bütün ahalisinden ve çoğunlukla ıssız yerlerden genç yaştaki sağlıklı gençleri seçiyorlar. Onları ailelerinden, işlerinden kopararak uzun süreliğine kışlalara topluyorlar. Burada onları yediriyor, giydiriyor, bütün eksiklerini karşılıyorlar. Yapabildiklerinden daha fazla iş yükleseler bile... Eve döndükten sonra bu alışkanlıklar onlara fayda sağlıyor. En kültürlü halklar dahi hala yaşamayı bilmiyor. Sinelman anlatmaya devam ediyordu. Eski öfkeleri ve soyguna olan tutkuları sahili batıran deniz gibi içlerinden fışkırıyor. Selden korunmak için setlere ihtiyaç vardır. Herhangi bir ordu binlerce kahramandan oluşan ve vatan sınırlarını koruyan canlı bir settir. Onlar halka barışı ve serbest çalışmayı sağlıyorlar. Ordu özel fedakara, fedakar rahip nişanlıdır. Biz ise eyalet insanları canlı setlerimizi yeteri kadar takdir etmiyoruz ve saygı duymuyoruz. Halbuki bu setin her bir kum tanesi canlı insandır. Ve bu kum tanelerinin binlercesi gerekirse bizim için, bizim canımız için kendi canlarını verebilir. Nerede olursa olsun. Sokakta, tarlada, dükkanda hatta lokantada bile bir subaya veya askere rastlandığında hürmetle selamlayıp onlara ''Aziz kardeşlerim, benim yüzümden, bizim yüzümüzden sizler kendinize ağır bir görev olan vatanı korumasına adadınız. Tanrı sizi korusun.'' diyeceğim gelir. ''Bir düşünün.'' diye devam ediyordu Sinelman. ''Kışladaki her bir asker başlı başına kıymetli bir taştır.'' Ve her yıl böyle binlerce kıymetli taş artıyor. Onları uzun süre bir arada tutuyor. Bunca zor eğitimden sonra bu canlı pırlantaların evlerine çizilmiş ve hatta kırılmış şekilde dönmeleri acı ve hatta günah olurdu. Bizim yeni fin ordumuz ruhça yeni, alışkanlıkları yönünden yeni, askeri hizmetlerin sonuçları bakımından yeni olmalıdır. Asker kış, kışladaki hayvan değildir. Asker, eğitmen için ana vatanının bana gönderdiği küçük, yeteri kadar eğitimli olmayan kardeştir. Ve o eğitimini bitirip eve döndükten sonra vatan bana soracak. Sen kimi hazırladın? Sana emanet ettiğim yüzlerce ve binlerce gence nasıl yetiştirdin? Subay askerlerin sadece ağabeyi değildir. Subay askerin öğretmenidir, eğitmenidir. Askerin vücudu, sağlığı... Kafası, aklı ve beyni, kalbi, gönlü, karakteri, vicdanı, hayat anlayışı, insanlara ebeveynlerine, hayata davranışı, bütün bunların hepsi subayın sorumluluğundadır. Bu yeni görevler karşısında genç fin subayları kendi sorumluluklarının bilincindeydiler. Ağır ve çetin vazifelerini yapmaktan korkmuyorlar ve ateşli bir biçimde şöyle diyorlardı. Her zaman, her zaman... Yalnızca savaşta değil, barış zamanında da vatana faydalı olabiliriz. Kışla da olduğumuz sürece halkımıza hizmet verebiliriz. Bütün askerlerle temastayız. Eskiden kışla sözü çoğu zaman küfür gibi geliyordu. Edepli olun, kışla da değilsiniz. Kışla kokusu geliyor. Kışla onu bozdu. Şimdi kışla değişebilir ve değişmeli de. Genç Fin subayları böyle düşünüyordu. Biz kışlayı, Halk okulu haline getireceğiz. Halk üniversitesi yapacağız. Askerler kışlayı mutlulukla hatırlayacaklar. İnsanlar kışlalardan gururla bahsedecekler. Kışla onu düzeltti. Kışla onu eğitti, geliştirdi, çevik, dürüst, düzenli, kibar, temiz, yardımsever olmayı öğretti. İşte bu düşüncelerle fin subayları kışladaki büyük misyonlarına başladılar. Kendileri içinde çok çalışıyorlardı. Attıkları her adıma dikkat ediyorlardı. Kışladaki yaşamlarını yeniden düzenlediler. Önceden İsveçliler zamanında kışlalar kirliydi, rahat değildi. İçeride ölüm sessizliği hakimdi. Hava kirliydi, ekşiydi. Askerler derli toplu giyinmiyorlardı. Aç kalıyorlardı. Kötü beslendikleri için sıkça hasta oluyorlardı. Rütbeleri yüksek olanlar onlardan her şeyi çalıyordu. Yiyeceklerini, kıyafetlerini, ayakkabılarını, yakıtı ve hatta odaların te tesisatlarını. Onlara kaba davranıyorlardı. En berbat küfürler görevin bir parçasını oluşturuyordu. Şimdi her şey kökten değişti. Kışlalar temizleniyor. Devamlı havalandırılıyor. Boş zamanlarda binaların etrafında bahçelerde çimler ekiliyor, çiçekler yetiştiriliyor. Kışlalarda saksılarda çiçekler duruyor. Pencerelerde perdeler var, yerlerde halılar, kapı önlerinde paspaslar var. Girişte herkes özenle ayaklarını siliyor. Ayakkabı ve kıyafetler aynı şekilde temizleniyor. Haftada bir kez askerler hamama gidiyor. Dış temizliğin yanı sıra iç temizliğe de özen gösteriliyor. İsveçlilerin sarhoşluğu ve kaba küfürleriyle ilgili eski zamanlardan deyimler kalmıştır. İsveçli gibi sarhoş. İsveç askeri gibi ediyor. Gerçekten de İsveçliler zamanında askerler kışlalarda aşırı içki içiyor ve devamlı küfrediyorlardı. Askerler küfrediyor, subaylar küfrediyor, generaller küfrediyordu. Kızdıkları zaman küfrediyorlar, birbirlerine iltifat ederken de küfrediyorlardı. Çok çirkin küfürlerdi bunlar, pis küfürlerine de, ne anneye, ne tanrıya, ne güneşe, ne de gökyüzüne acıyorlardı. Genç fin subayları kışlalarda sabun kullanmaya başladılar. Askerlere sabah, akşam ve her yemekten önce el yıkamayı öğrettiler. Havlu, diş fırçası kullanmayı öğrettiler. Diş fırçalamayı öğrettiler. Askerlere ağız temizliğini öğrettikleri anda dilin, konuşmanın temizliğinden bahsetmeye başladılar. Öncelikle subaylardan hiçbiri küfretmiyordu. Sıkılardı. Askerlere yüz vermiyorlardı etmeden askerlerden katı disiplin istiyorlardı. Daha önceleri sadece subaylar değil, edepli aile çocukları bile, bu berbat küfürleri bir nevi kahramanlık, zarafet, askeri göreve aitlik olarak görüyorlardı. Hatta sokakta küfredenler bile oluyordu. İstedikleri sürece berbat küfürler edebildikleri için hava atıyorlardı. Genç fin subayları kışla hayatına başka bir yön verdiler. Kışla bizim aile ocağımızdır. Orası bizim kürsümüzdür. Papazlar için kilise, öğretmenler için okul ne ise bizim için de kışla odur. Burada kadınlar arasında bulunduğumuz zamanlardan daha çok edep ve te terbiye içinde hareket etmeye mecburuz. İşte bu genç subaylar hem sözleri hem de örnek davranışları ile askerleri eğitiyorlardı. Kışlayı sarhoşlar meyhanesine çevirmeyin. Yerlere tükürmeyin, döşemeleri temiz tutun, küfürlerle kışlanın havasını bozmayın, düzgün konuşmaya gayret edin. Kaba küfür köpek havlamasından bile beterdir. Bu akıl ve kişilik kültürsüzlüğünün belirtisidir. Eğer ki kahramanlık göstermek istiyorsanız bunu asil ve güzel bir şekilde yapın. Sporla uğraşın, uzun süre suda yüzmeyi, ustaca güreşmeyi, hızlı paten kaymayı, savaşta çevik olmayı, Atlamayı ve sıçramayı öğrenin, şarkı söylemeyi, herhangi bir müzik aleti çalmayı öğrenin, güzel dans etmeyi öğrenin, topluluk içinde asil davranmak gerektiğini öğrenin, sizinle konuşanların bundan zevk alması için gayret edin, okuyun ve tavsiyeleri dinleyin, öğrendiklerinizi aklınızda tutun. İşte bu şekilde genç subaylar iyi birer eğitimci oldular, talimler ne kadar sık olursa olsun, Subaylar askerleri eğitmek için her gün bir iki saatlerini ayırıyorlardı. Askeri yarışmalar, partiler, eğlenceler düzenliyorlardı. Askerlere şarkı, dans, resim öğretiyorlardı. Okuma yazması zayıf olanlara öğrenci gibi davranıyorlardı. Akşamları okuma etütleri yapıyorlardı. Onlarla konuşuyorlardı. Çeşitli hakların en iyi ma macera hikayelerini okuyorlardı. Projeksiyonlarla ülke ve dünya tarihini anlatıyor, Suomi gibi güzel ülkelerin resimlerini gösteriyorlardı. Çoğu sıkça askerlerin evlerine döndükten sonra vatanın yararına işler yapabileceğini söylüyorlardı. Köylerdeki insanlar toprak altında yaşayan köstebekler gibidir. Ne görüyorlar ne de duyuyorlar. Sizler de toprak altındaki köstebekler gibi olacaksınız. Eğer yeniden köstebekler gibi yer altına dönerseniz, bu sizin için utanç verici olacak. Yeni hayatın habercileri olun. Issız köşelerdeki insanların ruhlarını uyandırın. Yeni bir takım olun. Barışçıl, kültürlü, emeğin takımı. Her orduda emektar özel alaylar vardır. Kahraman taburu. Hem kendileri hem de diğerleri onlara ölüm taburu diye hitap eder. Bu gerektiğinde hepsinin teker teker savaşta ölmeye hazır oldukları anlamına gelir. Onlar gerçek kahramanlardır. Ama vatan için ölmek, vatan için yaşamaktan daha az kahramanlık değildir. Vatanın refahı için, halkın refahı için çalışmak, öğretmek. Sizden toprağı nasıl işliyorlar, nasıl ekim yapıyorlar, ekini nasıl topluyorlar? Sizde süt üretimini nasıl yapıyorlar? Hangi mesleklerle ilgileniyorlar? Sizde erkekler eşlerine nasıl davranıyorlar? Ebeveynler çocuklarını nasıl eğitiyor? Halkın mantıklı düşündüğü ülkelerde bunlar nasıl yapılıyor? Neden herkes İngiliz kumaşını, çek camını, filemenk balık konservelerini, İrlanda koyunlarını, İsviçre danalarını, Amerikan söğüdünü, Fransız şaraplarını, Danimarka tereyağlarını, Brüksel dantellerini, Rus derisini, İsveç kartonunu ve kibritlerini beğeniyor ve bunlara büyük paralar harcıyor? Çünkü oralarda bu ürünleri daha güzel yapıyorlar. Bizde de böyle olması için bütün gücümüzü ortaya koyalım. Genç Fin subayları durmadan askerlerine bunları söylüyorlardı. Finlandiya'da bunları başarmak için neler yapacaklarını anlatıyor, öğretiyorlardı. Peki bunu kim yapacak? Köydeki eğitimsiz babalarınızı ve kardeşlerinizi kim eğitecek? Bataklıklar ve sık ormanlar arasında terk edilmiş köy yerlerine kimler ulaşacak? İyiliksever öğretmenler askerlerine bunları soruyorlar ve onlara şunları telkin ediyorlardı. Sizler. İlk önce sizler. O zaman sizin köyleriniz, vatanınız uzun süre kışlalarda kaldığınız için bir şeyler kaybetmez. Tam aksine siz onların yanına büyük bir ganimetle döneceksiniz. Kendinizle birlikte büyük kazançlar getireceksiniz. Sizler kışlalara birer odun gibi geldiniz. Ama şimdi canlı ışık gibi, mucizevi ışık gibi geri dönüyorsunuz. Ve bu şekilde vahşi, doğal zenginliklerden yoksun Suomi'nin genç subayları büyük kültür gücü haline geldiler. Ülkede sanki büyük fabrikalardaki gibi binlerce akıllı makineler çalışmaya başladı. Askerler ordudaki büyük arkadaşlarına değer veriyorlardı. Onları sevmişlerdi. Görev süresince onları üzmemeye gayret ediyorlardı. Disiplinsiz, tutarsız arkadaşlarının eğitimlerini kendi üzerlerine alıyorlardı. Evlerine döndükten sonra askerler subaylara sık sık mektup yazıyor, onlara ordudaki görevleri boyunca verdikleri eğitimden dolayı teşekkür ediyorlardı. Artık hayatı farklı açılardan baktıklarını söyleyerek onlardan tavsiyeler bekliyorlardı. Kitap, gazete temini için yardım istiyorlardı. Bütün ülkede en derin köşelerdeki halkla kışlalardaki subaylar arasında sıcak, manevi bağlar oluştu. Kışla büyük dokuma atölyesi haline geldi. Burada yeni, kültürel açıdan sağlam bir halk yaşam keteni üretiyordu. Artık kışla halk için korkunç bir şey olmaktan çıkmış, gerçekten takdir görmeye başlamıştı. Köylerde ve şehirlerde ebeveynler düşüncesiz, yaramaz veya terbiyesiz genç oğullarına şöyle diyorlardı. Senin şu askerlik zamanın gelse de bir askere gitsen. Belki kışla seni ıslah eder. Askerlik genci düzeltir diyordu komşular. Böyle yaramazların hakkından ancak kışla gelir. Mesela bakınız Pekka yüksen Rudy Antonen orduda adam oldular. Halbuki herkes onların hayat mücadelesini kaybettiğini sanıyordu. İnşallah sizin çocuklarınız da onlar gibi kışla sayesinde adam olur. Artık anlıyoruz ki Kışla bizim çocuklarımızı bizden daha iyi eğitmesini biliyor. Evet, evet, ihtiyarlar da onaylıyorlardı onu. Gerçekten bizler körmüşüz. Hiçbir şey anlamamışız. Tanrı'ya şükürler olsun ki bugün gençler hayatı daha güzel, daha akıllıca yaşayabiliyorlar. Böylece kışladaki zihniyet ve maneviyat da olgunlaştı. Kaliteli mayanın hamuru yalnızca şişirmekle kalmıyor... Aynı zamanda halkın zihniyetini ve maneviyatını da pekiştiriyordu. 9. Bölüm Futbol Napolyon'un Fransa tahtına oturmasıyla Avrupa'da karışıklık bitmedi, bitmedi. Napolyon neredeyse bütün Avrupa ülkeleriyle savaşıyordu. Ancak asıl kaygısı güçlü İngiltere'yi yenmekti. Ne var ki İngiltere'de Napolyon'u bozguna uğratmayı hedefliyordu. Napolyon Rusya'yı da savaşla tehdit ediyordu. Bu yüzden Napolyon'la savaş olursa rahatça karşı koyabilsin diye 1808'de Rusya İsveçli olan savaşına son verdi. Ve savaş nihayet gerçekleşmişti. Napolyon Rusya'ya karşı 20 halkı topladı. Muskova'ya kadar geldi ve orada yenildi. Rus halkıyla ölümüne kapıştı. Güçsüz kuvvetsiz bir halde Fransa'ya döndü. Gerçi yeniden gücünü ve ününü geri almak istiyordu ama İngilizler bütün Avrupa'yı Napolyon'a karşı harekete geçirdi ve onu tamamen bozguna uğrattılar. Sen Elin Adası'na hapsettiler. Avrupa'daki halklar Napolyon'la devamlı savaş halinde oldukları için İngiltere'nin bunca felaketlerin sorumlusunu ortadan kaldırdığına çok sevindiler. İngiltere'nin başarısı önünde minnetle baş eğiyorlardı. İngiltere'ye hayranlık duyuyorlar ve ona benzemeye çalışıyorlardı. İngilizlere ait olan her şey moda olmaya başlamıştı. Ama büyüklerine benzemek isteyen çocuklarda ve henüz olgunlaşmakta olan gençlerde her şey hatalardan ve kötü alışkanlıklardan başlıyor. Sigara içmek, kalitesiz alkol tüketmek, yüksek sesle konuşmak, küfretmek. Bu durum küçük, kültürel açıdan genç, olgunlaşmamış halkların başına da geldi. İngilizlerin çirkin ve gülünç davranışlarını örnek alıyorlardı. İngilizlerin sapkın yaşam tarzlarının kötü kopyası haline geliyorlardı. Zengin yetişkinler İngilizler gibi yarışlara çok para harcıyorlardı. İngiliz usulü viskiyi maden suyuyla içiyorlardı. İngiliz tarzı takımlar giyiniyorlardı. Saçlarını İngiliz usulü kestiriyorlardı. Gençlik İngiliz sporları ile ilgilenmeye başladı. Özellikle İngiliz sporlarının en kötüsü olan futbolla. Bütün Avrupa'da daha okulu bile bitirmemiş gençler arasında futbol özgün bir din haline geldi. Bütün ülkelerdeki binlerce insan futbol kültürünü yarattılar. Onunla uğraşıyorlardı. Futbolu bilim, sanat haline getirdiler. Manen fakir olan, cahil, kaba, sokak basını gençlerin bu tutkusunun peşine düştü, sömürdü, özel bölümler yaptı. Neredeyse her gün futbol kahramanları ile ilgili görüşler yazılıyordu. Sinelman zamanında da Finlandiya'da buna benzer olaylar oldu. Fin gençliği ciddi akıl oyunlarına alışık değildi. İnsanlarda ilginç fikirlere karşı ilgi yoktu. Halkın İsveçlilere karşı nefreti ve onlarla olan savaşı Finlandiya'nın Rusya ile birleşmesi onlar için önemini yitirmişti. Aylak, sağlıklı ve maalesef manen tembel olan Fin gençliği futbolla ilgilendi. Futbol, ruhu saran mikrop gibi Finlandiya'daki şehir gençliğinin bütün katmanlarını sardı. Sıra büyük köylere de geldi. Futbol artık moda olmuştu ve bütün neslin fikirlerini ve kalplerini işgal etti. Futbol toplulukları ve kulüpleri hasta vücudunda oluşan benler gibi ortaya çıkıyorlardı. Bu topluluklar şehirler arası turneler yapıyor, maçlar düzenliyorlardı. Maç yapmak için diğer ülkelere gidiyorlardı. Büyük paralar harcanıyordu. Gençlerin okulda geçireceği çok değerli zaman bir başka şey için tüketiliyordu. Sinalman ve arkadaşları gençliğin entelektüel gelişiminin yerine bunların aldığını bir türlü kabullenemiyorlardı. Nesillerinin hem akli hem de manevi açıdan fakirleşmesine ciddiyetle bakıyorlardı. Bu kaslı, sağlam bacaklı kahramanlara ne olacak diye soruyordu Suomu'daki halkın gelişmesinde emeği olan havariler. Gelecekte ne olacaklar? Vatanlarını nasıl yeni bir maneviyatla zenginleştirecekler? Sinelman ve arkadaşları Yüce Servantes'in yazdığı dahice bir kitap olan Don Quixote'u hatırlıyorlardı. Bu kitapta İspanyolların bilinmeyen kahraman şövalyelerin maceralarını anlatan saçma, basit romanları okudukları için Onlarla dalga geçiyordu. İspanya'nın büyük dahilerinden biri eğer bununla savaşmaya karar verdiyse demek ki ülkenin saçma romanlara hayran kalması göz ardı edilemez diye tartışıyorlardı Sinelman ve arkadaşları. Cervantes, İspanya'daki okurların böyle saçma romanları okumalarının zeka tembelliğinin belirtisi olduğunu görüyordu. İnsanlar ülkelerinin iyi yaşam koşullarıyla ilgilenmek istemiyorlar. Halkın ekonomik, zihinsel ve manevi gelişimi için çalışmak istemiyorlar. Bu konuda eksik kalmışlar. Ne düşünceleri, ne gönülleri, ne de iradeleri gereken yöne odaklanmış durumda. Onlar çalışmayı da istemiyorlar. İnsanlar kendi kendilerini işte böyle aldatıyorlar. Günleri, ayları, yılları uyduruk romanlar okumakla geçiriyorlar. Onlar çalıştıklarını sanıyorlar. Ülkede ise kültürlü çalışan yok. Halkın aklı uyuyor. Edepsizlik büyüyor. Halkın kabalığı ve yoksulluğu artıyor. Ülke devamlı fakirleşiyor. Manevi, akli ve ekonomik iflasa yaklaşıyor. Nerede o çalışkan, ülkenin bir şeyler beklediği insanlar? Onlar uyduruk, saçma sapan romanlar okumaktan sarhoş olmuşlar. Ne yazık ki bizde akıllı yazarların ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlar, diye sızlanıyordu Sinelman. Bizim dönemimizde halkımızın servantesi, Cüceler halkı ile ilgili düşündürücü ve komik eser yazarı Jonathan Swift'e ihtiyacı vardı. Ve Sinelman arkadaşları ile birlikte karar aldı. Aramızda Servantes yok, bizler de olamayız. Fakat aklımız ve yeteneklerimizin yettiği sürece onların yaptıklarını ülkemizde devam ettireceğiz. Veba, kolera ve tifo mikropları gözle görülmüyor. Çok minikler fakat koca eyaletleri mahvediyorlar. Halk ve toplum arasında manevi hastalıklara neden olan mikroplar vardır. Muhtemelen bunlar kolera mikrobundan daha tehlikelidir. Bataklıklar ülkesi olan Finlandiya, malaria ve tüberkülozun kaynağıydı. Halk malaria'dan çok zarar görüyordu. Tüberkülozdan ise ölüyordu. İsveçliler buna fazla dikkat etmiyorlardı. Artık Sinelman zamanında tüberkülozla da savaş söz konusuydu. Ama düşünsenize, İradenizde manevi yatanızda tüberküloz var diye fikir yürütüyordu Sinelman ve bizim gençliğin tamamı neredeyse manevi, maneviyat tüberkülozuna yakalanmıştı. Ve 5-10 yıl sonra yaratıcı hayata adım atacak kişiler arasında maneviyat tüberkülozunun yayılmasına ilgisiz kalamayız. Bir keresinde futbolcular büyük kutlamalar için hazırlık yapıyorlardı. Önde gelen topluluklardan birinin 10. yılı şerefine. Karma takımların maçları oldu. Maçtan sonra konferans yapıldı. Spora merakı çok sayıda olan insan vardı. Aralarında Sinelman'ın arkadaşları da bulunuyordu. Sinelman ise bizzat büyük topluluklardan birinin Fahri başkanı olarak oradaydı. Bu topluluk birçok yarışmaya katıldı. Konferansta Sinelman şunu söyledi. Bizim gençlerin sporla ilgilenmesi çok hoşuma gidiyor. Değişik ve makul fiziksel hareketler eğitici olması bakımında büyük öneme sahip. Felsefeyi çok ileri götürmüş bir halk olan eski Yunanlar, jimnasiye, koşuya, uzun atlamaya saygıyla yaklaşıyorlardı. Fiziksel hareketler vücudun esnekliğini ve kıraklığını arttırır. Bu hareketler sayesinde vücut daha esnek olur, yürüyüş hafif, ve hareketler ise zarif hale gelir. Uzun süre dar ve havasız ortamlarda yaşamak zorunda bırakılan şehir hayatı vücut sağlığını bozabilir. Kaslar gevşer, kan zehirlenir, insanlar halsizleşir ve bir de bunun üstüne mantıksız okul eğitimi, canlı bilgilerin okul rutini haline getirilmesi, beynin bir sürü gereksiz bilgilerle doldurulması, yıllarla, isimlerle, formüllerle, kanunlarla… Almanya'daki öğrencilerin çoğu gözlük kullanıyor. Demek ki şimdiden birçoğunun gözleri bozulmuş. Şehirdeki çoğu çocukta omurilik eğriliği, göğüs çökmesi, bacak eğriliği, el zayıflığı var. Havasız kalmış bitkiler gibi bitkinler. İnsanları şehir dışına çıkarmak gerek. Onları koşmaya, atlamaya, çimlerle iç içe olmaya zorlamalı. Derin nefesler almayı öğretmeli. Yunanlar işte böyle yapıyorlardı. Biz de böyle yapıyoruz. Fakat Sokrat'ın, fidyasın, periklesin günümüzdeki tarlaları hayat felsefesinin temeline şunları koyuyor. Hiçbir şeyde aşırıya kaçma. Bu demektir ki uç noktalara gerek yok. Tek yönlü çalışmak yok. Her şey ölçülü olmalı. Her şey zamanında olmalı ve her şey yerinde olmalı. Bunun dışında Sokrat'ın ve Eşil'in çağdaşı olan Aristofan'ın Taraftarları, insanların akıl emeğinden uzaklaşmasıyla, aydınların sessizliği ve zayıflığıyla alay ediyorlardı. Ölümsüz komedi aptallığa övgünün büyük yazarı, kitap bilgilerini, basit teori yazılarını acımasızca kırbaçlıyor. Gülver'in Gezileri adlı kitabın dahi yazarı Swift, cücelerin hayatının her yönüyle alay, alay ediyor çünkü bu cüceler kurbağalar gibi şişerek kendilerini büyük insanlardan sanıyorlar. Swift koca bir bölümde cücelerin çirkin hayatlarının, çirkin yatkınlıklarının alaylı anlatımına yer veriyor. Cüceler ince boyunlara sahip, koca kafalı ve dev omuzlu insanlardı. Bütün hayatları kitap formülleri, geometrik çizimler üzerine kurulmuş ve her şeyleri kendileri gibi çirkin ve iticidir. ''Ben ve arkadaşlarım hayal ettiğimiz gelecekte Suomi'nin cüceler ülkesine benzemesini istemiyoruz.'' diyordu Sinelman. ''Bizim cücelere ihtiyacımız yok ama halkımızın kuvvetli bacaklı fakat zayıf beyinli olmasını da istemiyoruz. Aşağısı öküz bacakları, yukarısı ise koyun kafaları, kutu gibi boş, hafif kafatası. Bu resim bizi heyecanlandırmıyor, bizim küçük halkımız için kurduğumuz hayallerle örtüşmüyor.'' Sizler Finlandiya'daki futbolun başarısına hayran kalıyorsunuz. Siz güçlü ayak takımınızın İsveç'e, Norveç'e ve Danimarka'ya davet edilmesine ve Macaristan'a gidip orada kazanmasına seviniyorsunuz. Sizin sevinciniz beni mutlu etmiyor. Eğer bizim değerli Suomi'de güçlü düşünce, büyük iş, süt üretimi, en iyi yumurta, seçkin buğday, beyaz keten, temiz vicdan, yeni fikirler, ''Mekaniğin gururu, karnı doymuş halk ve benzeri gibi isimli topluluklar olsaydı bu beni daha mutlu ederdi. Ben isterdim ki siz gençler sadece Macarları değil, Almanları da, Fransızları da, İngilizleri de yenesiniz. Fakat bunu topa vurarak değil, aklınızla, kalbinizle ve iradenizle yapasınız. Futbolcuların kaslı bacaklarının savaşıyla fazla uzağa gidemezsiniz.'' Topa kafayla vurmak için en sağlam alına ihtiyaç var. Alın ise koyundadır. Sanmıyorum ki Finlandiya'nın gençliği koyunun kafasıyla gurur duyabilir. Sokrat'ın ve Herkül'ün meşhur resimlerini bulun ve birbiriyle karşılaştırın. Sokrat'ın resminde bilgenin kafası, geniş alnı, beynin yerleşimi göze çarpar. Beyin o kadar büyüktür ki sanki yeri dardır. Aslında yerleşmiyordur. Sokrat'ın alnı ve kafası böyledir. Şimdi ise Herkül'ün heykeline bakın. Eski Yunan mitleri kahramanın güçlü, ağır, kaslı vücudu inanılmaz şaşırtıcıdır. Çünkü vücut oduna benzer, sağlam bacaklar üzerinde duruyor. Kolların kasları deniz salatlarına benziyor. Omuzlar geniş, göğüs yüksekte. Boynu boğaya benziyor. Kafası ise orantılı değil, alnı dar. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Karşınızda fiziksel olarak güçlü, fakat entelektüel veya manevi olarak zayıf biri var. Herkül, güçlü vücut yapısı, sağlam kemikleri, güçlü kasları olan bir insan. Fakat büyük zeka, maneviyat sahibi biri değil. Sizden Sokrates'in veya Herkül'ün kafa yapısına sahip olmanızı beklemiyorum. Size tavsiyede bulunuyorum. Boğa ayaklarının peşinden koştururken Sokrat'ın kafatası hakkında düşünmeyi ihmal etmeyin. Taş gibi sert koyun alnı ile kalmayın. Şu kuralı unutmayın. Oyna ve cebine sakla. Genç Finlandiya'da deri topun arkasından koşturan insanlar gerek değil. Finlandiya'nın onun halkının ekonomik, sosyal, zihinsel ve ahlaki değerlerini yönetebilecek insanlara ihtiyacı var. Yeteri kadar kültürlü olmayan halkları, basit sarhoşları örnek almayın. Bunlar kültürlü hayatı en çirkin şeylerle öğreniyorlar. Paris'te kafe şantanları öğreniyorlar. Almanya'da birahanelerden başlıyorlar. İngiltere'de futbol topunu benimsiyorlar. Yükseklere bakın. Avrupa'da yaratıcılık evlerini ziyaret edin. Düşünce liselerine gidin. Almanya'da Tugendbund yani Erdemliler İttifakı dolduran binlerce kişiye özenin. Ruhunuzun gelişmesi için çalışın. Şu atasözünü unutmayın. Sağlam ruh Sağlam vücutta bulunur. Finlandiya gençliği unutmayın. Sizin göreviniz topu yükseğe ve uzağa atmak değil, halkınızı yükseklere çıkarmaktır. Vatanınızı hızlı bir şekilde geliştirmektir. 10. Bölüm Ebeveynler ve Çocukları Sinelman ve arkadaşları Finlandiya'yı uyandırmak için bütün ümitlerini tek bir şeye bağlamışlardı. Gençleri bilinçli şekilde eğitmek. Sinalman için gençlik meselesi hem çok sevdiği hem de yürek burkan bir uğraş idi. Bazen sinelman gözlerinin içine baka baka gençleri azarlar, fakat büyükleri onların hayırsızlığından ve ahlak bozukluğundan söz etmeye başlayınca her zaman gençleri savunur ve şöyle derdi. Gençleri suçlamayın, suçu kendinizde arayın. Siz gençleri nasıl eğitirseniz onlar da öyle yetişir. Gençlere verdiğiniz terbiye nedir? Anneler ev işleriyle meşguller. Mutfakla, alışverişle, temizlikle, çamaşır yıkamayla. Babalar ise memurluk, ticaret, dükkan veya fabrika işleriyle meşgul olurlar. Geceleri geç vakte kadar zamanlarını kahvehanelerde ve kulüplerde oturarak ve kağıt oynayarak geçirirler. Fakat çocuklarıyla hiç ilgilenmezler. Çünkü buna vakitleri yoktur. Çocuklarla vakit geçirmek zor ve yorucu bir iştir. Onlar çocuklarıyla hiç konuşmazlar. Onların yaşayışları ile ilgilenmezler. Vakitleri olduğu zaman çocukları biraz severler, onlara şeker, oyuncak verirler. Sonra ise hadi çocuklar gidin, kendiniz oynayın. Bunun manası şudur. Gözümüzün önünden gidin, ne istiyorsanız onu yapın. Yeter ki bizi rahat bırakın. Çocuğun aklı, kalbi, ruhu işlenmemiş bir tarla gibi kalır. Buraya hiçbir iyi şey ekili değildir. Anne ve babalar ara sıra çocuklara iyilikten, gelecekten, sevgiden bahsetseler bile bunu donuk, sıkıcı, yabancı kelimelerle söylerler. Çocuk ruhunu ilgilendirecek şeyler yapmak istemezler ve bunu yapmazlardı. Onların hassas kalplerini ısıtmazlar. Açıkçası çocuklar ebeveynlerinin yanındayken sanki bir sürü yabancı teyze ve amcalarla birlikte kendi evlerinde yetim gibi büyürler. Bazı ailelerde çocuklar iyi beslenir, iyi giydirilir, beden sağlığı bakımından iyi bakılır fakat çocuk ruhunun temizliği, tokluğu ve süsü ihmal edilir. Gerçekten bu şartlar altında büyüyen çocukların çok fena yetişmelerine şaşmamak lazım. Acaba çocuklar büyüdüklerinde her şeyi anladıklarında, duyduklarında, ailelerde, çevrelerinde neler görüyorlar? Şehirlerin ve köylerin sokaklarında ve caddelerinde... Evlerin bahçelerinde bir sürü çöp ve toz olduğunda evler temiz tutulmadığı için herkes öfkeleniyor. Ama buralarda yaşayan halk sağlığının içler acısı olduğu, insanların hastalanması ve ölmesi kimseyi şaşırtmıyor. Şimdi ise ebeveynler düşünün ve açıkça samimi olarak söyleyin. Çocuklarınızın yetiştiği ve karakterlerinin biçimlendiği aile ortamı zihinsel ve ahlaki olarak sağlıklı mı? Çocuklara derler ki, yalan söyleme, kandırma. Bu iki, bu iyi bir davranış değildir, günahdır. Tanrı bunu sevmez, seni cezalandırır. Kendileri ise yalan söylerler, kandırırlar, birbirlerini aldatırlar, başkalarını aldatırlar. Şöyle derler, kimseyi incitmeyin, nezaketli ve terbiyeli olun. Ancak kendileri bu kurala uymazlar. Çocuklar hilenin çabuk farkına varırlar. Önce şaşırırlar. Çok fazla güvendikleri anne ve babalarının kendilerine kötü, çirkin ve günah olarak gösterdikleri şeyleri nasıl olup da bizzat yaptıklarını anlayamazlar. Sonunda ebeveynlerinin söyledikleri ve yaptıkları şeyler arasında bağlantı olmadığına kanaat getirirler. Dolayısıyla çocuklar ebeveynlerine saygı duymamaya başlarlar. Neyin iyi, neyin kötü olduğu hakkındaki söylediklerini dinlemez olurlar. İyilik ve kötülükle ilgili nasihatleri, Sıkıcı, gereksiz görürler. Ebeveynler sık sık çocuklarının küçük oldukları halde onları dinlemediklerinden, inatçı ve terbiyesiz olduklarından şikayet ederler. Peki çocuklarımızın terbiyesini ilk önce kim bozuyor? Kim onlarla konuşmalarımızı dikkate almamayı öğretiyor? Bizler anne ve babalar. Çocuklardan sevgi ve saygı görmeyi beklemeyin. Sizleri dinlemezler. Tehditle, küfürle, ceza ile bunu elde edemezsiniz. Öyle davranın ki çocuklar size saygı duysun, üstünlüklerinizden dolayı sizi sevsinler. Hazreti Musa koyunlarını otlattığı yerde bir çalının yandığını görür. Fakat çalı yanıyor, yanıyordur, bir türlü tükenmiyordur. Olanlar Musa'nın ilgisini çeker. Çalıya yaklaşar, yaklaşarak bir ses duyar. Musa ayağındaki ayakkabıları çıkar. Durduğun yer kutsal topraktır. Eğer insanlar veya halklar büyük bir şey yapmayı düşünüyorlarsa bu sürede de onlara örnek olacak derin bir mana vardır. Burada anlatılmak istenen şudur. Büyük, temiz ve aydınlık işe kirli el ve ayakla başlanmaz. Temiz iş, temiz eller ister. Büyük işi ciddi hazırlanarak başlamak lazım. Çocuğu olan her aile yanan bir çalıdır. Bizler ise ne biçim kirli el ve ayaklarla, kirli kıyafetlerle bu çalılara yaklaşıyoruz. Eğer ebeveynler hem anne hem de baba evin içinde şapşal, yarı çıplak, kirli çamaşırlarla dolaşıyorsa, onlar konuşmalarında da, davranışlarında da çocuklarla dolu olan ilişkilerinde de kirlidirler. Ebeveynlerin çocuklar önündeki kabalıklarından ve kavgalarından bahsetmiyorum bile. Böyle durumlarda anne ve baba sıkça birbirine zarar vermek istiyorlar ve çocuklara yönelerek bakın çocuklar nasıl bir babanız var, nasıl bir anneniz olduğunu görün ve bu şekilde devam ediyor. Yeni kalabalıklar, yeni küfürler. Örneğin evdeki huzurlu konuşmayı ele alın, dedikodular, sıkıcı konuşmalar, şikayetler. İşte çocuklar 15-20 yıl boyunca böyle bataklık bir çevrede çalkalanır dururlar. Sonra yetişkinler çocuklarının neden göklerde uçmadığına, kanatsız kaldığına şaşırırlar. Peki, müsaadenizle anne ve babalar size şunu soralım. Böyle terbiye ile çocuklarınızın nasıl kanatları olabilirdi ki? Ya siz ta en başından onların kanatlarını kırmışsanız? Çocuklar büyüyüp genç kız ve delikanlı oldukları zaman onlara gelecek hayatları ve işleri ile sorular sormaya başlıyorsunuz. Nereye ve nasıl yerleşecekler? Mühendis mi, memur mu, tüccar mı, doktor mu, avukat mı olacaklar? Kazançlı iş, kazançlı meslek demektir. Çıkar, çıkar ve çıkar. Çocuklarımıza en iyi düzeni yaratmak istiyorsunuz. Yumuşak, sıcak, yer ayarlamak istiyorsunuz. Bu şekilde çocuklarınıza olan sevgi borcunuzu yerine getirmiş olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bununla ilgili Lev Tolstoy çok güzel şeyler söylemiş. Hayattaki düzensizliğin sebebi herkesin iyi bir düzene sahip olmak istemesidir ama kimse hayatı düzenlemek istemiyor. Herkes yaşamdan almak istiyor, kimse ona bir şeyler vermeyi düşünmüyor. Hayata bencil, soyguncu, sömürücü, parazit olarak adım atıyorlar. Hayatın anlamını bu parazitlikte görüyorlar. Ve hayatın bu bilgeliğini ailedeki yaşamları boyunca çocuklara aşılıyorlar. Kim aşılıyor? Ebeveynler. Çocuklar ve gençler bencil olarak yetişiyorlar. Sadece kendilerini seviyorlar. Bunlar küçük ve fakir gönüllü insanlardır. Tembeller, disiplinsizler, umursamazlar. Sonuç olarak hiç kimseye ve hiçbir şeye karşı ne sevgileri ne de saygıları var. Ne vatana, ne insanlara, ne emeğe, ne büyük fikirlere, ne ebeveynlere, ne de kendilerine. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Ne pişirirseniz de... Onu yersiniz. Çocuğun aklını ve kalbini içinde ısırgan ve yabani ot biten terk edilmiş tarla haline getiriyorsunuz. Anneler ve babalar, çocukları daha fazla bu durumda bırakmayın. Eğitimsiz akıllarının ve kalplerinin mantıksız ve sevgisiz gelişmesine mani olun. Bu ahlak dışıdır, caniliktir. Bu sadece sizin şahsi ailevi sorununuz değil. Bu toplumun millet-devlet sorunudur. İstediğiniz gibi mükemmel anayasalar hazırlayın, seçimler konusunda istediğiniz kadar haklar tanıyın, en liberal kanunları yazın, sosyalizmin veya komünizmin mucizevi gücüne inanın ama eğer binlerce çocuğumuz hayata küçük, önemsiz insanlar olarak adım atarlarsa, parlamentolar ve büyük hukuk düzeni mevcut olduğu halde umumi ve sosyal hayat yine sönük ve paslı olacaktır. Bu nesilden gelen memurlar özensiz, Bakanlar ise siyaset cambazı olurlar. Milletvekilleri çıkar peşinde koşarlar. Okullar yeni nesillerin beynini ve kalbini yıkayan kurumlar olarak kalırlar. Basın güzelliğe paha biçen sokak kadınlarına benzer. Halk kitleleri yüksek sınıftaki insanlara, onların üzerinde olan ve veya anlamadıkları şeylere karşı içlerinde kin ve nefret besleyen aç veya tok sürüye benzerler. Sizin gelecekteki yeni ülkeniz sizden bunu beklemiyor. Yeni suomi, içine yeni şaraplar dökeceğimiz yeni tulumlar haline gelmelidir. Bilge ve dürüst devletçiliğin şarabı. Halk kitlelerinin kuvvetli yaratıcı aklının, vicdanının ve iradesinin şarabı. Halkın tok olmasının, genel refahının, şahsi ve halk yaşamının düzene oturtulması şarabı. Anneler ve babalar, yeni bağcılar olmak ist istiyor musunuz? Ailenizin üzüm bağlarını farklı şekilde değerlendirmek ve oralarda yeni ürünler yetiştirmek istiyor musunuz? Sinelman ve arkadaşları tüm köylerde buna benzer konuşmalar yapıyorlardı. Bu nutukları dinleyen anne ve babalar, çocukların ve gençlerin eğitilmesi meselesini gerçekten ciddi olarak düşünmeye başlamışlar ve çocuklarına karşı ne kadar büyük sorumlulukları olduğunun farkına varmışlardı. Anne ve babalar dernekler kurup bir araya gelerek, Çocuklarının eğitimindeki boşlukları tartışıyorlar ve tecrübelerini paylaşıyorlardı. Eğitim konusunda başarılı oldukları halde önde gelen pedagogları ve psikologları da toplantılarına davet ediyorlardı. Tanınmış eğitimciler ve psikologlar ise bütün ülkeyi dolaşarak hayatta kazanılan tecrübelere ve bilimsel sonuçlara göre çocukların nasıl yetiştirilmesi ve eğitilmesi gerektiği hakkında konferanslar veriyorlardı. Onlar çocuk ruhunun eksikliklerinden veya hassasiyetinden, bunların nasıl düzeltileceğinden bahsediyorlardı. Tarım bilincinin halka en iyi patatesi, bezelyeyi nasıl yetiştirileceğinin öğretilmesi gibi, yetenekli pedagoglar da anne ve babalara akıllı ve ülkeye layık evlatların nasıl yetiştirileceğini öğretiyorlardı. Bu çalışmalar neticesinde fin aile yapısı hem eğitim hem de ahlak bakımından yeniden oluşmaya başlıyordu. 11. bölüm. Karokep. Genç Fin aydınları Sinelman'ın etrafında toplanmışlardı. Bu topluluk yavaş yavaş fakat sürekli yeni kültürlü çalışanlarla doluyordu. Sinelman grubuna Helsinki Üniversitesi'nin genç profesörleri, uzak köylerdeki ruhban sınıfı, birkaç önde gelen tüccar ve fabrikatör Birçok doktor, memur, avukat katılmaya başladı. Bu canlı fikir Finlandiya'nın bütün bölgelerini yavaş yavaş etkisi altına alıyordu. Bu sıradan bir moda değildi. Bu marif ve kültür topluluklarının eğlencesi de değildi. Burada herkesin emeği vardı. Herkes birer kültür misyoneriydi. Yorulmadan fedakar bir şekilde çalışıyorlardı, coşkuyla. Eski kitapları satın alıyorlardı. Aralarından en iyilerini seçiyorlardı. Seyyar kütüphaneler aracılığı ile bu kitapları köylere gönderiyorlardı. Değiş tokuş yapıyor, bir yerden başka bir yere gönderiyorlardı. Ayda iki-üç defa okuma günleri yapıyorlardı. Daha sonra her hafta yapmaya başladılar. Hijyen ve tarımla ilgili okumalar yapılıyordu. Maneviyat ve vicdan konularını tartışıyorlardı. İşinde başarılı olan en iyi ve en yetenekli öğretmenleri seçiyorlardı. Onları ülkenin her yerine yolluyorlardı. Bu şekilde yüzlerce öğretmenden kendine özgü bir halk üniversitesi oluştu. Hepsi ilginç özelliklere sahip iyi birer konuşmacıydı. Sağlam, güçlü düşünce sahibi insanlardı. Halk arasında olası bütün bilimleri yayıyorlardı. En aptalların bile mantığını çalıştırıyorlardı. Her insanda ülkenin aydınlanması için bir şeyler yapma isteği uyandırıyorlardı. Önceleri şöyle bir gelenek vardı. Zengin insanlar öldüklerinde servetlerini bir nevi hayırseverler konumları olan vakıflara bırakıyorlardı. Şimdi sıklıkla bu servetler halkın aydınlanmasına miras bırakılıyor. Ülkenin farklı yerlerinde kütüphaneler, okuma salonları, konferans salonları ve kültür kurumları için birçok ev feda edildi. Duygusal olaylar da yaşanıyordu. Köylüler köylere gelen doktorlara, Yağ, bal, yumurta, el işlemeleri ve örgüler hediye ediyorlardı. Onlardan ricaları: lütfen alın, ailelerinize götürün. Siz bize kendi bilginizi, aklınızı getiriyorsunuz, bizimle ilgileniyorsunuz. Müsaade edin, bizler de elimizden geldiği kadar sizlere teşekkür edelim. Bunlar sizlerin bize verdiği güzelliklerin karşısında az bile kalır. Durmadan, yorulmadan yoluna devam eden Halk Üniversitesi'nin 25. yıl dönümünde Sinelman'ın memleketi Kupio'da büyük bayram yapıldı. Toplantının sonunda zengin tüccar Yarvinen, neredeyse ülkedeki herkes onu tatlı kral olarak adlandırıyordu, söz hakkı istedi. Yarvinen bir saatten fazla konuştu ve insanlar önceki konuşmalardan yorulmalarına rağmen büyük bir dikkatle Yarvinen'i dinlediler. Şöyle diyordu. Ben vaktiyle fikir ve değersiz bir tüccardım, fakir ve değersiz bir tüccardım. Çocukluğumda bir sepet içinde kurabiye satardım. Daha sonra pazar yerinde bir dükkan açıp şekerleme satmaya başladım. Tüccarlar krediyle 2000 bin, üç bin marklık kurabiye, bonbon ve kuru yemiş verirlerdi. Ben de bunları satarak gününde borçlarımı öderdim. Hepsi beni severdi. Zaman içinde bana yardım etmeye başladılar ve ben de kendi dükkanımı açtım. Karnım toktu. Üstüm başım düzgündü. Güzel bir dairem vardı ama nasıl desem sıkılıyordum. Evet sıkılıyordum ve kendimi iyi hissetmiyordum. Sıkça düşünüyordum. Küçük dükkan, az müşteri, az kazanç ve bütün yaşamım boyunca hep böyleydi. Her şey küçüktü. Beyler diye hitap ederek konuşmasına devam etti Yarvinen. Lütfen benim hikayemi dinleyin. Elinde tatlı sepeti olan çocuklardan her zaman tatlı kralları olmayabilir. Şehrimde tiyatro binasının inşa edilmesi ve büyük yerli gazetenin yayınlanması için 100.000 bin markı feda ettim. Bunları övünmek için söylemiyorum. Amacım sizlerin önünde kendimi bet etmek değil. Şu an karşınızda tatlı kralı Yervinen yok. Sizler benim yüzüme bakınca genç, güçlü, sağlıklı fin halkını görüyorsunuz. Fakir halkı kabukları ile karışmış çavdardan ekmek yiyen halk, bataklıklar ve çıplak taşlar arasında ağır angaryalı işleri yapmaya terk edilmiş halk. Yarvinenler yalnız değiller, tek değiller, istisna değiller. Yarvinenler binlercedir. Yarvinenler ormanda kütükleri söküyorlar. Yarvinenler kayalıklarda taşları kırıyorlar. Yarvinenler havasız ve dar bodrumlarda yırtık çizmelere yama yapıyorlar. Ve birçoğu yaptıkları işlerden sıkılıyor. İş ağır gelmiyor. Bizler çalışmaktan, işten korkmuyoruz. Başkaları iyi yaşadığı için onları kıskanmıyoruz. Yarvinenler sadece sıkılıyorlar. Yerleri dar geliyor ve sıkılıyorlar. Daha fazlasını istiyorlar. Çok çok büyük şeyler istiyorlar. Güneş gibi güzel, parlak şeyler. İçlerinde bir şeyler kaynıyor. Dışarı çıkmak istiyorlar ama çıkacak yerleri yok. Geçen yıl Güney İtalya'da İtalya'ya gitmiş ve oradan reçel yapımında kullanılmak üzere bir gemi dolusu portakal almıştım. Ve ben bir iki günlüğüne Napoli'ye kaçtım. Vezüve çıktım. Volga'nın bir ucundan kraterin içine bakma şansım oldu. Ve orada Vezüv'ün tepesinde gençliğimi hatırladım. O zamanki hislerimi ve düşüncelerimi hatırladım. Bütün Fin halkını hatırladım. Kraterin içinde kıvamlı siyah lavlar kaynıyor köpükleniyordu. Lavlar dar duvarlarının içinde, sanki bir devin göğüsü gibi kah inip kah kalkıyordu. Kraterin dar duvarları lavları sıkıyor, dipteki güçler yer altındaki sıcaklık lavları yukarı itiyordu. İşte adı Yarvinen olan Fin halkının kafasından ve göğsünden de böyle şeyler fışkırıyor. 25 yıl önce neredeyse bütün Finlandiya'da tehlike saçan Johan Karokep'i hatırlıyor musunuz? Karokep, Katil ve soyguncuydu. Bankaları, ticari ofisleri, büyük şehirlerin kiliselerini soyuyordu. Meydan okurcasına, neredeyse soygunu polisin gözlerinin önünde yapıyordu. Karokep kendisi için gereği ve faydası yokken adam öldürüyordu. Bu yüzden Karokep'i tutukladıklarında deli olup olmadığını tespit etmek için onu tımarhaneye gönderdiler. Karokep oradan büyük bir cüretle kaçtı ve izini kaybettirdi. Finlandiya'da adı artık anılmaz oldu. Öldüğünü sandılar. Kaçarken ona ateş ettikleri için belki de ağır yaralanmış ve daha sonra arkadaşlarının yanında vefat etmişti. Böyle düşündüler. İçleri rahatlamıştı. Ve Karokep'i artık düşünmemeye başladılar. Beyler, Karokep yaşıyor. Geçen sene İtalya'dayken kendi gözlerimle Joan Karokep'i gördüm. Onu tanıyamadım. Ben de bütün Finlandiya gibi onun öldüğünü sanıyordum. Restoranda o beni tanıdı ve yaklaştı. Yanında üç oğlu vardı. O kadar yakışıklıydılar ki. Fin halkına has güzelliğin ve sağlığın en iyi örnekleri. Yüksek geniş omuzlar, kumral saçlar, mavi gözler, Güney Amerika güneşi altında yanmış tenler. Üç Apollon diye çağırıyorlardı onları İtalyanlar. Üçü de Avrupa'nın üç ayrı üniversitesinde okuyordu. En büyüğü İsveç'te ormancılık tahsil ediyor ve daha şimdiden Kaliforniya'daki büyük orman ticaret şirketinin başında bulunuyordu. En küçüğü Fransa'da ziraat okuyordu. Ortanca'da okulu yakında bitirecekti, büyük bir kimyager olmak istiyordu. En iyi Alman Üniversitesi'nde eğitim alabileceği deri ve yağ kimyagerliği gibi konular ilgisini çekiyordu. Bu üç akıllı, yakışıklı, iyi niyetli çocuk bir zamanlar buralarda katil ve soyguncu olan Karo Kep'in oğullarıdır. Hatırlarsınız, o zamanlar gazetelerde Karo Kep'in bir ailesi olduğu, karısının kendi karanlık işlerinden haberi bile olmadığı yazıyordu. Karo Kep hep çok nazik, bir eş ve babaydı. Daha sonra Karo Kep'in karısı ve küçük çocukları unutuldu. Fakat babası onları unutmuyordu. Arkadaşlarının aracılığı ile ailesini Amerika'ya istetti. Amerika'ya giderken yolda karısı sıtmadan öldü. Ve Karokep tek başına üç küçük oğlunu yetiştirdi. Onlara hem anne hem arkadaş oldu. Kendisi de onlarla birlikte olgunlaşıyordu. Karokep şimdi adını değiştirmiştir. Burada size yeni ismini söylemeye lüzum görmüyorum. İki transatlantik vapuru ile Cenova'ya boğday göndermişti. Bu vesileyle İtalya'yı görüp oğullarına göstermek istemiş. Karokep yeni ismiyle yeni vatan kabul ettiği Güney Amerika'nın bir şehrinde Buğday krallarından biri olmuş. O kadar zengin olmuş ki sizin tatlı kralınız Fin Yarvinen bile onun yanında fakir sayılır. Çocukluk ve gençlik yıllarında Karokeple ben iyi arkadaştık. İkimizin de babaları fakir katrancılardı. Biz Karokeple birlikte büyüdük. Birlikte oynadık. Hatta aynı dönemde yetim kaldık ve dul annelerimiz birlikte bizi şehre götürdüler. Beni fırıncının yanına verdiler. Karokepi ise yurt dışına Odun, yün ve yapağı gönderen ve oradan ihtiyacımız olan ekmeği alıp köylülere satan bir tüccar yanına aldı. Karakip yakışıklı, akıllı, dürüst, iyi niyetli ve çalışkan bir çocuktu. Aynı zamanda oldukça öfkeli ve taşkındı. Onu kızdıran birine her şeyi yapabilirdi. Sinirlendiğinde titriyor, dişlerini sıkıyor, rengi atıyordu. Gözleri ateş püskürüyordu. Homurdanarak diyordu ki, görürsün sen. Karokep'i kızdırmak ne demek sana gösteririm. Tüccar Karokep'i sevdi. Dürüstlüğünü övmekle bitiremiyordu. Yaşı ilerledikten sonra tüccar önemli alımları ona bırakmaya başladı. Hatta büyük mevladaki parayı bile ona emanet ediyordu. Sonunda büyük mal depolarının birine onu müdür olarak tayin etti. Burada anlaşılmaz ve beklenmedik bir şey oldu. Karokep durup dururken... Patronun paralarının büyük bir kısmını köylülere dağıttı. Sahibini acımasızca dövdü. Mahkemelik oldu. Mahkemede susuyordu. Kötü kötü gülüyordu. Sadece mahkemenin sonunda şunu söyledi: "Siz beni değil patronumu yargılayın." Daha sonra patronu şöyle diyordu: "Sanırım Karokeyp kafayı yedi." Karokeyp birkaç ay hapis yattı. Hapisteyken suskundu. Çok okuyordu ve bahçeye çıktıklarında bile prangalarla çıkan haydutların hikayelerini dinlemeyi seviyordu. Hapisten çıkınca karısı ve çocuklarını aldı ve onları bir yerlere götürdü. Daha sonra Finlandiya'nın çeşitli yerlerinde soygunlar ve cinayetler başladı. İki sene içinde birkaç banka, ondan fazla kilise soyulmuş, üç papaz öldürülmüştü. Köye hasta tedavi etmek için giden ve herkes tarafından sevilen bir doktor, eve dönüş yolunda ölü bulunmuştu. Nihayet büyük şehrin dışında zengin mezarlık kilisesi soyulmuştu. Kilisenin yakınında yaşayan papaz, pencerelerin birinde bir ışık gördü. Bekçiyi çağırdı ve tapınağa gitti. Yüksek duvarların kapısında haydutla burun buruna geldiler. Haydut elindeki demir sopayla önde olan bekçinin kafasına vurarak onu öldürdü. Daha sonra papazın kafasına vurdu. Kafatasını yardı, beynini zediledi. Öncesinde ise papaz yüksek sesle bağırabildi. Yardım edin, yardım edin. Dolunaylı bir kış gecesiydi. Etrafta her şey bembeyazdı. Çığlıkları duyunca koşup geldiler. Birilerinin kaçtığını gördüler, peşine düştüler, yakaladılar. Polise götürdüler. Sorgulamaya başladılar. Katil ve soyguncu adam kendini tanıttı. Yohan Karokep. Ve sakince sinir edici bir gülümsemeyle, Bankaları ve kiliseleri soyduğunu, üç papazı ve doktoru öldürdüğünü itiraf etti. Yardımcıların kim? Kendim öldürüp soyuyordum, tek başıma. Yardımcılarım sadece bilgi topluyorlardı. Hiçbirinin adını vermeyeceğim. Oyunu kendi hesabıma oynuyordum. Oyun kaybedildi. Buyurun. Bütün bedelleri ödüyorum. İsterseniz idam edebilirsiniz. Yardımcılarımla işiniz olmasın. Daha sonra hastaneden kaçtı ve kayboldu. İtalya'da bulunduğumuz o gün masama yaklaştı. Yalnızdı. Oğullarını gezmeye göndermişti. Uzun süre bana baktı ve fince sordu. Affedersiniz, siz Yarvinen misiniz? Evet, şaşırmıştım. Yukka Yarvinen, evet. Kolmarvi'den Yukka Yarvinen, evet, evet, evet. Siz bütün bunları nereden biliyorsunuz? Ben sizi ilk kez görüyorum. Ben sabık karo kepim diyebildi. Yukka ''Benim eski arkadaşım Yukka, ah benim masum çocukluğum, küçük dostum yohana hatırlıyor musun? Sabık Karakep'i eline uzatabilir misin?'' Birlikte odama çıktık ve gece geç saate kadar fince konuştuk. ''Oğullarım Karakep'in kim olduğunu bilmezler.'' dedi bana. Amerika'da iki farklı eyalette taşındım. İki kere de adımı değiştirdim. Kuzeyde yaşamaya başladım. Ailemi ise güneye götürdüm. Burada beni farklı isimle biliyorlardı. Ve hala da öyle. Dıştan yarı Amerikalı, yarı İspanyolum. Gönlümde ise Fin'im. Ve şimdi nasıl yaşadığımı görüyorsun. Hikayemi dinlemek ister misin? 20 kimseye söylemeyeceğini dair söz verebilir misin? Senin hayatını biliyorum. Suomi'de neler olup bittiğini takip ediyorum. Seni çocukken çok severdim. Şimdiki tatlı kralını da, da seviyorum. Ve gençlik dostunun nasıl adam olduğunu anlatmanı istiyorum kepten nefret etmeni istemiyorum. Karakep cani değildi. O zaman ruh hastasıydı diye ekledim. Senin gibi. Yohan hüzünle gülümsedi. Ben karanlık adamdım. Düşünsene, kocaman bir yabancı evde karanlığın ortasında dolaşıyorsun. Yüzlerce oda var. İçlerinde çeşit çeşit eşya var ve tek bir ışık kaynağı bile yok. Dokunarak geziyorsun. Her türlü kaza olabilir bu durumda. Başkasının malına da zarar verirsin. Kendinize sakatlarsın. İnsan böyle bir yerde yalnız kalınca deli mi, cani mi, yoksa ışıktan mahrum bir talihsiz mi olur? İşte o zaman bir parça sevdiğiniz ben bu haldeydim. Ve böyle karanlıkta kalmış kaç tane yuhan var biliyor musun? Karo iç çekti, Milyonlarca. Bütün bir halk. Ah yukkocuğum, hayatın bu karanlık anlarında senin bir tarafta kösteklenip de devrilmediğine hem seviniyor hem şaşırıyorum. Elimi tuttu, patronumun depoları bana dar geliyordu, dar ve sıkıcı. Nasıl, dar ve sıkıcı mı şaşırmıştım, ben de sürekli bunları hissediyordum. İşte görüyor musun, milyonlarca yarvi nene ve karo Kepe yaşamaya da dar ve sıkıcı geliyor. İnsan daha geniş, daha büyük, daha güzel, daha eğlenceli şeyler istiyor. Karnım doyuyordu, eşim, üç çocuğum vardı, onları seviyordum. Tüccar olmak konusunda umutlarım vardı. Ama bunlar bana dar geliyordu. Dar ve sıkıcıydı. Ve ben birden patronumun depolarında sahte teraziler olduğunu öğrendim. Terazinin birinde köylülerden malı alıp tartıyor, diğerinde ise satılık olan ekmeği tartıyordu. Ve her iki terazide de hile yapıyordu. Ve bu yıllarca devam etti. Ben de ona yardım ediyordum. Tepem attı. Patronuma ait bütün paraları köylülere dağıttım ve adamı da dövdüm. Elimden almasalardı belki de öldürürdüm. Beni yargıladılar. Sahte terazileri anlatmak istedim. Ama öğrendim ki köylülere teraziden şikayetçi olmadıklarına dair imza attırmış. Zavallı korkaklar, muhtaçlığın köleleri. Sahiplerinin onları krediden mahkum edeceğinden korkuyorlardı. Ben de bu yüzden sustum. Kölelerden nefret etmeye başladım. Kendim onları dövmek, eziyet etmek, öldürmek istedim. Belki bu şekilde isyan ederlerdi, ayaklanırlardı. Hapisteyken düşünüyordum. Cezamı çeker çıkarım. Sonra ne yapacağım? Yine gidip diğerlerine meziyet edeceğim. yoksa kendim meziyet göreceğim. Gönlüm daha çok sıkıldı, darlandı. O arada tesadüfen hapiste İspanya ve İspanyol halkının tarihini okudum. Zavallı halk, ısrap çeken halk ve ısrap çektiren halk. Soyulmuş ve soyguncu. Keşfedilmiş Amerika'yı soydular. Kendileri ise fakirdiler. Sevgi tanrısına kiliseler yapıyorlardı. Daha sonra ise meydanlarda bu kiliselerin önünde binlerce canlı insanları yakıyorlardı. Sevgi tanrısı adına öldürüyorlardı. Diğerleri ise tanrıya olan sevgilerinden dolayı ölüyorlardı. Ve ben de hem insanlara hem de tanrıya kızdım. Neden İspanya'da değilim diye üzülüyordum. İnsanlara işkence etmek, onları yakmak... Hem vücutlarına hem de kalplerine vurmak istiyordum. Onlara bağırmak istiyordum. Eğer sizler köleyseniz, kurbansanız öyle kalın. Sabredin, acı çekin, ölün. İnsanlardan ve Tanrı'dan intikam almaya karar verdim. Bankaları soymaya başladım. Bu sayede daha fazla insanı iflasa uğratmayı düşünüyordum. Ama en çok kiliseleri soymayı seviyordum. En iyi papazların kimler olduğunu araştırdım. Ve özellikle onları öldürdüm. Kiliseleri pisletiyordum, bağırıyordum. Öldür beni, bırak beni yakalasınlar. Beni yakalayamıyorlardı. Ve bu da beni daha fazla kızdırıyordu. Gökyüzüne bakıyordum ve düşünüyordum. Demek orada bir boşluk var. Yeryüzünde yalan var, gökyüzünde de yalan var. Elimden gelseydi o zaman, yalanı öldürmek için dünyadaki her canlıyı öldürürdüm. Ve birden beni yakaladılar, tutukladılar. Bu beni şaşırttı. Korkutmadı. Fakat şaşırttı. Yoksa o yalan değil mi? Fakat beni deli sandılar ve idam etmek yerine hastaneye gönderdiler. Ve ben kanaat getirdim. Aptallar. Aptallar ve yalancılar. Yalancılar ve aptallar. Ben kendim de aptalım. Aptallığım yüzünden yakalandım. Dolunaylı gecede kar tarlalarının arasında soygun yapmaya gittim. Hastanede birkaç ay yattım. Herkes beni deniyordu. Anlamaya çalışıyordu. Aptallar. Fırsat doğdu ve ben de kaçtım. Cesurca bir şey yapmak istedim. Vurduğum darbeyle ölümden dönen papaz iyileşmiş ve yine eski evinde mezarlığın yanında yaşıyordu. Hastaneden çıkıp doğruca onun yanına gittim. Tanıdık hırsızların yanında kıyafet değiştirdim. Gece geç saatti. Pencereden görüyordum. Papaz oturmuş, kitap okuyor. Alnında kırmızı bir iz. Benim vurduğum darbeden hatıra kalmış. Kapıyı çaldım, adımlar duyuldu. Kapının arkasından ses geldi. Kim o? Papaz Efendi'yi arıyorum. Ne yapacaksın? Dini bir iş için kendisini görecektim. Kapıyı açtı, elinde mum vardı. Mumu benim yüzüme tuttu, birden ürperdi. Bir şeyler hatırlıyor gibi kaşlarını çattı. Hatırlıyor musunuz diye sordum. ''Sizi bir yerlerde gördüm sanırım ama hatırlayamıyorum. Son zamanlarda hafızam iyice zayıfladı. Ben size yardım edeyim. Mezarlıktaki cinayeti hatırlıyor musunuz? O benim.'' Papaz daha da ürperdi. Fakat çığlık atmadı. Yüzüme kapıyı kapatmadı. Derin bir nefes aldı ve sessizce sordu. ''Nasıl? Siz hapishanede değil misiniz?'' ''Ne?'' ''Kaçtım.'' Lafını kestim. ''Buraya neden geldiniz?'' ''Beni saklamanız için.'' Bir yerde okumuştum. Bir zamanlar suçlular kilise mihraplarına sığınıyorlardı. Hem siz benim kurbanımsınız. Sizi öldürmek istiyordum. İşte ben de öğrenmek istiyorum. Hristiyan papaz kendi katiline ne yapar? İçeri girin, dedi. Ev sahibi sessizce. İçeri girdim, kapıyı kapattım ve öfkeli gülümsemeyle şöyle dedim. Sizi şimdi öldürebilirim. Bundan korkmuyor musunuz? Hayır, korkmuyorum. Neden? Sizin gözlerinize sahip biri öldüremez. Nesi var gözlerimin? Kederli, hüzün dolu. Kalben çok hastasınız. Çalışma odama gidelim. Bana ne olduğunu anlayamazdım. Ben sert karokep, sıcakta eriyen donmuş balık gibi yumuşadım. Odaya girdik, masada açık şekilde incil duruyordu. Ben kapıyı çaldığımda papaz onu okuyordu. Aç mısın, yemek ister misin diye sordu bana ev sahibi. Şarap verin dedim. Seri bir sesle. Göğsüm sıkıştı, boğazım düğümlendi. Ev sahibi odadan çıktığında kapının önündeki sandalyeye oturdum ve ağladım. Çocukluğumda bile böyle ağlayamamıştım sanki. Papaz elinde bir kadeh şarap ve yağlı bir dilim ekmekle içeri girdi. Ona doğru koştum. Ayaklarına kapandım ve dizlerini tuttum. Affedin, affedin, affedin. Sakin olun, bir yudum için ve ne söylemek istediğinizi anlatın. Ne söylemek istediğimi mi? Ben Tanrı'ya en yeni ve en cüretkar meydan okumanın nasıl olduğunu göstermek istiyordum. Papazın evine gelmek ve bu defa onu kesin öldürmek. Ama farklı oldu. Alakasız bir şekilde şaşırarak, oradan oraya atlayarak senelerce neler düşündüğümü ve hissettiklerimi, dünyadaki ve gökteki yalanı nasıl öldürmek istediğimi anlattım. Ev sahibi sessizce beni dinliyordu. Yalnız ara sıra Küçük bir çocuğu okşar gibi ellerimi, başımı okşuyordu. Hikayemi bitirdiğimde ev sahibi şaşırtıcı, iyilik dolu gülümsemesiyle şöyle dedi. Demek siz Tanrı ile savaşıyorsunuz. Tanrı'yı savaşa davet etmek için kiliseleri soyuyor ve iyi insanları öldürüyorsunuz. Aptalsınız, zavallı aptal. İçiniz kararmış sizin. Peki eğer Tanrı varsa neden beni cezalandırmadı? İnatçı bir çocuk gibi kendi bildiğimi okuyordum. İşte şimdi bile ben sizi öldürmek istiyordum ama sizin misafirinizim. Acele etmeyin, sırayla. Ev sahibi itiraz etti. Öncelikle sizin Tanrı ile olan savaşınız son sonra ceza. Kilisenin en büyük papazlarından birinin derleyip toparladığı Orta Çağ efsaneleri kitabı var. Efsanelerin birçoğunda hayal ürünü mucize var ama ana fikir olarak birçok efsane öğütlerle dolu. Efsanelerden biri şöyle. Güya Fransa'nın bir eyaletindeki büyük kiliseye şeytan yerleşiyor. Rahipleri korkutuyor. Her gece köpek gibi havlıyor, koyun gibi meliyor, domuz gibi homurdanıyor. Dua edenleri kiliseden kaçırıyor ve hoşnut oluyor. Böylece uzun süre kilise boş kalıyor. Vilayete yeni, yaşlı ve iyi bir psikopos geliyor. Şeytanın kilisede yaptıklarını öğreniyor ve şöyle diyor. Oraya gidiyorum. Geceyi orada geçireceğim. Korkmuş insanlar onu vazgeçirmeye çalışıyor. İnsanların korkudan hastalandığını hatta öldüğünü bile söylüyor. Psikopos gidiyor ve boş kilisede tek başına kalıyor. Efsane şöyle devam ediyor. Gece 10-12 olduğunda psikoposun etrafında uluma, bağırma, çığlık sesleri çıkmaya başladı. Psikopos uyandı ve sordu. Şeytan sen misin? Benim. Anlattıklarına göre Tanrı'yı reddetmek isteyen şeytan mı? İsa peygamberi kendi kilisesi haline getirmek isteyen şeytan mı? Benim. Şeytan gururla tekrarlıyordu. Utanmıyor musun? Psikopos güldü önce. Tanrı'nın dünyayı yönetmesini elinden almak istedin. Sonra da geceleri boş evlerde garip hayvan sesleri çıkararak insanların uyumasına engel oldun. Sen nasıl Tanrı'ya düşmansın? Efsane şöyle bitiyor. Şeytan utandı. Ve sonsuza dek saçma davranışlarından vazgeçti. Siz nasıl Tanrı ile düşmansınız? Ben de size sorayım diyordu papaz kilise hırsızına. İçinizdeki Tanrı'yı öldürmek istiyorsunuz. Bu yüzden de masum insanları öldürüyorsunuz. Dua edilen yerleri soyuyorsunuz. Peki Tanrı beni neden cezalandırmadı? Karökep ısrarla bildiğini okuyordu. Çok basit. Çünkü siz Tanrı olmadığınız gibi Tanrı da siz değildir. Tanrı'nın ve sizin savaşma farzı, hedefleri, duyguları farklıdır. Siz nefretle yaşıyordunuz, Tanrı ise sevgi demektir. Siz Tanrı'yı öldürmek istiyorsunuz, Tanrı ise sizin ne zaman ruhen canlanacağınızı bekliyor. Ben de sizin celladınız, hakiminiz, yargıcınız değilim. Ben uzun zamandır içinizde kaybolan küçük, iyi niyetli, dürüst Cuhan'ı bulmanıza yardımcı olmak istedim kep gidip teslim olacağını söyledi. Sakın, papaz onu durdurdu. Sizin mahkemeniz oldu Tanrı katında. Ve bu Tanrı mahkemesi sizin gönlünüzün yaşadığını tespit etti. İnsan mahkemesinin sizinle işi yok artık. İsa'nın günah işleyen kadına verdiği hükmü hatırlayın. Git ve günah işleme. Siz de hayata doğru gidin. Eski katil, hırsız kimliğinizden kurtulup yeni, dürüst, çalışkan bir birey olun. ''Bir yerlerde çocuklarınız var. Onları hayatın iyi niyetli çalışanları olarak yetiştirin. Bu hapishanede ceza çekmekten daha zordur ve yaşam için daha faydalıdır.'' ''Ben de hayata doğru gittim. Ne olduğumu gör, görüyorsun. Nasıl çocuklar yetiştirdim?'' Kara sözünü bitirdi. ''Yeter benden konuştuğumuz. Sana iyi niyetli ve dürüst arkadaşım Juan'ın nasıl korkunç kara olduğunu anlattım. Şimdi sen sevgili Yukka anlat bakalım.'' Nasıl oldu da tatlı kralı oldun? Ne de olsa Karökep ve Yarvinen iki çocukluk arkadaşıdır. Bu bizim halkımızın iki ayrı yarısıdır. Biri soğuk karanlığın kurbanı, diğeri ise bahar güneşi altındaki toprak. Değerli hocalarım, şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Yarvinen halk üniversitesinin yöneticilerini yüz tuttu. Daha önce de söylediğim gibi değerli hocalarım, Yarvinenler ve Karökepler de bu halkın çocuklarıdır. Ve eğer ben ülkede herkes tarafından sayılan ve sevilen biriysem, doğrusu bu benim elde ettiğim bir şey değil. Ben kendim bunu söylüyorum sizlere. Bu benim için bir şanstı. Ve eğer benim sevgili çocukluk arkadaşım Yohan Karökep gençken katil ve soyguncu olduysa, bu öncelikle onun suçu değil. Bu onun için büyük şanssızlıktır. Tekrar ediyorum, Yarvinenler ve Karökepler aslında bir madalyonun iki yüzüdür. Bir ağaçtaki iki daldır. Bu ağaç ise halktır. Milyonlarca halk kitlesidir. Beyler, ben belki de sizlerden, profesörlerden, yazarlardan ve ressamlardan daha fazla aydınlara değer veriyorum. Aydınlar halkın kaynayan eğitimli beynidir. Ve aydınları olmayan ülke, talihsiz bir ülkedir. Sadece akılsız, cahil veya aptal ve sıkça da halk kitlelerinin yurt içi soyguncuları, Aydınların düşmanı olabiliyorlar ve oluyorlar da. Bu baykuş ve yırtıcı gece kuşları halkın cahil kalmasını istiyorlar. Puh kuşları ışığı sevmiyorlar. Güneş onların gözlerini acıtıyor. Bu yüzden bütün ülkelerin, bütün halkların ve bütün zamanların puhu kuşu ve baykuşları aydın fikirleri, aydın bilgeleri sevmiyorlar. Ben eski sokak çocuğu ağacımızdan düşen eğitimsiz yaprak, Şahsi tecrübelerimden biliyorum ki halkın aydınlara ihtiyacı var. Bu yüzden cesaretimi toplayıp siz aydınlara diyorum. Sizin aydın olmanız sizi ayrıcalıklı kılmıyor. Bizlere otoriter olma hakkını tanıtmıyor. Sizin aydınlığınız sizin görevinizdir, mecburiyetinizdir. Siz halkın mumusunuz. Mumu yakınca da abajur altında tutmuyorlar. Onu şamdana koyarak etrafı aydınlatmasını sağlıyorlar. Sizler benim hocalarım, aydınlatıyorsunuz ve aydınlanıyordunuz ama yüzlerce ve binlerce kendini bilmez aydın, onlar halkın aydınlanması için ne yapıyorlar? Etrafa zeka ve bilgi saçıyorlar mı? Kendi halkını aydınlatıyorlar mı? Halkın eğitimli üst tabakası kendi alt tabakasından nefret ediyor. Şöyle diyorlar. Halk cahildir, halk kabadır, halk sarhoştur. Halk tembeldir, açgözlüdür, kirlidir, yalancıdır, kıskançtır. Halk milyon tane kafası olan bir hayvandır. Bu özgürlük verilemeyecek kadar vahşi bir yaratıktır. Ne derseniz deyin, bu sözlerin %95'i hakikattir. Peki bunun suçlusu kimdir? Terk edilmiş boş arazilerde ne güller, ne salatalıklar, ne de patatesler yetişiyor. Oralarda ısırgan otu, dulavrat otu, ve yabani otlar yetişiyor. Halkın kafasında ve kalbinde de bunlar var. Halk kitleleri kendi etraflarında neler görüyorlar? Nasıl bir davranışla karşılaşıyorlar? Onlara kim, nasıl bir akıl ve manevi eğitim veriyor? Sözde kültürlü insanlar için üniversite hayatından hep ve her yerde kitaplar, resimler, müzik, konferanslar, tiyatrolar, dergiler, sanatsal dergiler, dünya yazarları, Kulüpler, toplantılar var. Halka neler veriliyor? En iyi ihtimalle 2, 3 veya en fazla 5 yıllık okul eğitimi. Bu eğitimi de yeteneksiz memurlar tarafından yazılmış, sıkıcı, ölü okul kitaplarından veriyorlar. Çocuklarda okuma becerisi uyandırılmıyor. Düşünce ve duyguları arttırılmıyor. Sıkça kitap okuma ve herhangi bir düşünce üretme hevesini öldürüyorlar. Peki sonra? Okuldan sonra ne var? Milyonlarca insan kaderine terk ediliyor. Onlara yönelik yazmıyorlar, konuşmuyorlar. Edebiyatta, tiyatroda, ilimlerde, sergilerde, konserlerde, konferanslarda onlar için değil. Okumuş insanlar halk hakkında tiksintiyle konuşuyorlar. Bu halk lanetlidir. Her konuda cahildir. Mantıklı olan her konuda sağırdır ve aptaldır. Karnı, cebi ve vodkadan başka ilgi alanı yoktur. Beyler... Şu hikayeyi hatırlıyor musunuz? Habil kardeşik Kabil'i öldürdü. Tanrı Habil'in vicdanında kardeşin Kabil nerede diye sordu. Habil cevap verdi. Bana ne Kabil'den? Ben kardeşimin bekçisi miyim? Bu hikaye halkların yaşamında binlerce kez tekrarlanıyor. Büyüklerin, kültürlü kardeşlerin, halkın aydın tabakasının vicdanının sesi soruyor. Hem akli hem de manevi yönden küçük kardeşleriniz, Halk kitleleri nasıl yaşıyorlar? Cevap olarak alışılmış kabil konuşmaları. Bana ne? Ben bu kardeşlerimin bekçisi değilim. Benim kendi işlerim ve kaygılarım var. Halkın eğitilmesi için sorumlu kalmak istemiyorlar ve sonuçta sarhoş, hasta, kaba, sinirli, cahil halkla ilgili kaygıları oluyor. Eğer isterseniz halk kitleleri eğitimsiz kalmaz. Onlar güçlü ama ne yazık ki olumsuz bir şekilde eğitim alıyorlar. Dikkat edin, halktan biri yüksek sınıftan bir insanla karşılaştığında kendini şaşkın, yabancı bir yerdeymiş gibi hissediyor. Bu neden böyle? Çünkü her yerde herkes onlara bağırıyor, kabı bir şekilde kovuyorlar, kibirli davranıyorlar. Halk da efendi gibi giyinmiş insanlardan uzak duruyor. Onlardan sakınıyorlar, sevmiyorlar, korkuyorlar. Kalplerinde onlara karşı öfke, nefret gizliyorlar ve intikam almak istiyorlar. Aynı halkın çocukları, kendilerinden daha yüksek tabakada bulunan çocuğa, kardeş değil de kıskanç bir düşmandır. Etrafında ihtişamı, süsü, eğlenceyi görüyorlar. Bütün bunlar yeni nefretleri doğuruyor, daha fazla öfkelendiriyor. İnsanlar kıskançlık ve üzüntü atmosferinde, kendi yaşam şartlarında memnunsuz bir şekilde doğuyorlar, büyüyorlar ve yaşıyorlar. Toplumsal hayat düzeninin kendisi onları kabalaştırıyor. Halktaki kabalığın giderilmesi, halk kitlelerinin eğitilmesi hakkında kimse hiçbir şey yapmıyor. Bilim adamları ise halkın adım atamayacağı yüksek yerlerde oturuyorlar. Kitaplar ve gazeteler halkın anlamadığı bilimsel dille yazılıyor. Eski Yunan'da Sokrat şehirleri gezerek meydanlarda halka hayatın güzelliğinden bahsediyordu. Bizde halkı böyle eğitenler nerede? Milyonlarca nüfusun tek okulu var. Kahvehaneler, koca eyaletlerdeki halk senelerce akıllı bir söz, canlı bir konuşma duymuyor bile. Ve sonra çok sayıda efendi halkın neden kaba, sarhoş, tembel, kıskanç, her şeye ve herkese öfkeli olduğuna şaşırıyor. Beyler, Yervinen Halk Üniversitesi'nin profesörlerine yöneldi. Sizler çok büyük iş yapıyorsunuz. Hayat tecrübesini sokağa, halka taşıyorsunuz. Ama ne var biliyor musunuz? Sizin yüksek okullarınızdan hayat tecrübesini bilmeyenler de çıkıyor. Beyinleri kitap bilgileriyle dolu ama hayat tecrübeleri yok. Onlar aydın değiller. Onlar aydınların taklitleridir. Değerli ağaçlardan yapılmış mobilyalar vardır. Siyah, kırmızı, palmiye ağacından. Bir de siyah, kırmızı, ağaç taklidi mobilyalar vardır. Meşe taklidi, ceviz taklidi. Onlar meşe ağacına benziyorlar ama meşe değil e taklididir. palmiye ağacına benziyorlar ama değil palmiye taklididir. Yüksek okul diploması olan binlerce insan da böyledir. Onlar aydın insanlar değil Aydın insan taklitleridir. Öğrencilerinize şunu söyleyin. Yüksek okullar diploma atölyeleri değil. Yüksek okullar canlı mumların fabrikalarıdır. Ülkenin zihinsel ve manevi aydınlatılması için merkezi istasyonlardır. Eğer bu böyle olsaydı karokepler seyrek, yarvinenler ise her adım başı karşımıza çıkardı. Bütün halk birçok kafası olan yarvinen olurdu. Her yerde ağaç kralları, kağıt kralları, demir kralları, cam kralları, süt ve peynir kralları, emek kralları, akıl kralları, bilgi kralları olurdu. Bütün ülke yaratıcılığın, karnı tok halkın, vicdanın krallığı olurdu. Yeter ki halka akıllı şeyler söyleyin. Halka hayatın güzelliğinden bahsedin. Çalışmaya, aydınlık ve neşeli hayat için halkta çalışmaya karşı iştah, irade, hırs yaratın. Ben fakir ve yetim bir sokak çocuğu iken Suomi'nin büyük ve iyi niyetli gücü haline geldim. Bu nasıl oldu? Düşündürücü bir konuşma sayesinde ve şans eseri. Küçük bir tatlı dükkanı sahibiydim. Az para kazandığım için sıkılıyordum. Bazen bayramlarda içki içmeye başladım. Fakat bir gün şehrimize ünlü bilim adamlarımızdan biri geldi ve sokaklara ilanlar astı. Yaşlılara, çocuklara sesleniyorum. Okumuşlara, okumamışlara sesleniyorum. Bütün hayatımı Suomi için çalışmakla geçirdim. Pazar günü bir saatinizi bana ayırın. Bu bir saatte size hayatınıza Suomi'ye faydalı olacak birçok şeye kazandırmak istiyorum. Hayatımda 2-3 kez konferanslarda bulundum. Yakınlarımda bulundu. Daha sonra gitmemeye başladık. Anlamı yoktu. Konuşmaları kürsüde bulunmaması gereken insanlar yapıyordu. Bunlar kafa karışıklığına neden yaşlı bilim adamlarıydı. Diğerleri ise genç olanlar, kendilerini beğenmiş, bir şey bilmeyen çarlatanlardı. Bir diğerleri Milli Eğitim Bakanlığından gelen memurlardı. Onların verdiği konferanslarda salon bomboş olurdu. Bir bilim adamının ilginç daveti birçok insanın dikkatini çekti. Salon bu kez dolup taştı. Ben de oradaydım. Konuşma sırasında yaktığı ateş beni uykumdan uyandırdı. Bana hayatın anlamını gösterdi. Onu nasıl elde edeceğimi gösterdi. Konferansın konusu çalınmış kitap idi. Konuşmacı ise Robinson Kurus'tan bahsediyordu. Ama nasıl bahsediyordu? Bu konuşma Sokrat'ındı. Filozofun bilgeliği ve anlatımın basitliği. Profesör şöyle diyordu. İnsanlık hala koca bir bebeğe benziyor. Aptal ve küçük çocuklar gibi anlaşmazlıklarını kavgayla, savaşlarla çözüyorlar. Tanrı ve hayatın kutsallığı hakkındaki tartışmalarında aptal çocuklar gibi kaprisli ve inatçılar. Tanrı'yı sopalarla, taşlarla, idamlarla ve ateşlerle korumak istiyorlar. Aptal çocuklar gibi bilgeliği oyuna ve eğlenceye dönüştürüyorlar. Hepimiz Robinson Cruz'dunuz. Hatta onunla ilgili kitabı da okudunuz. Ne zaman okudunuz? Çocukken. Robinson'un hayatını çocuklar için eğlence haline getirdiler. Oysa bu kitap yüceltmek isteyen halklar için bilgelik kitabıdır. Robinson Cruz dünyadaki en büyük kahramanlardandır. Bütün kahramanların kahramanıdır. Ronüllerden, Sezarlardan, Napolyonlardan daha fazla kahramandır. O kültürlü emeğin kahramanıdır. Sarsılmaz iradenin canlı örneğidir. Robinson Crusoe, İngiltere'nin ve Kuzey Amerika'nın büyüklük ve kudretinin anlaşılması için bir yol göstericidir. Leopardi'den, Schopenhauer'den, Gartman'dan yüz kat daha fazla bilgedir. İnsanlığın iyi yaşam için savaşındaki zafer vaizidir. Robinson şunları öğretiyor. İnsan dünyanın ve dünyadaki yaşamın efendisidir. İnsan, insan zekası, onun iradesi ve bilgeliği, doğanın bütün karanlık güçlerinden daha güçlüdür. Yorgun veya hasta, zayıf beynin uydurmalarından vazgeçin diyor Robinson. Gerçeği ele alalım. İşte benim örneğim. Denizdeki fırtına gemiyi paramparça etti. Sadece vatandan değil, kültürlü memleketlerden de uzaktadır. Her taraf engin deniz. Bütün yolcular öldü. Bir tek genç sağ kaldı. Deniz onu ıssız bir adaya attı. Aç ve çıplak bir haldeydi. Sonuç öldü mü? Üzüntüden intihar mı etti? Zor şartlar altında Robinson parçalanmış gemiden geriye kalan eşyaları toparladı. Kendine ev yaptı. Buğday ekti. Yabani keçileri evcilleştirdi. Daha sonra da vahşi bir adamı uysallaştırdı. Ondan kültürlü bir yardımcı ve arkadaş yaptı. Karnının doyduğu, bayındır bir hayat kurdu kendisine. Ve tek başına yaptı. Delikanlı, ıssız adada. Film kardeşlerim diye bitiriyordu konuşmasını. Yoksa bizim iki milyonluk halkımız genç Robinson'dan daha mı güçsüz, çaresiz, akılsız? Değerli profesörler, din adamları, hakimler, mühendisler, memurlar, avukatlar, genç Suomi'nin çocukları... Aydınların çiçekleri. Neden sizler halkınızın arasındaki Robinsonlar olmak istemeyesiniz? Robinson ıssız adadaki vahşi yamyamı kültürlü bir arkadaş olarak eğitti. Sizler ise büyük şehirlerde, yüksek okulların, tiyatroların, matbaaların ve müzelerin yanında sadece halkınızın cahil, sarhoş, kaba ve neredeyse ilkel insanlar gibi vahşi olduğundan şikayet edebiliyorsunuz. Robinsonla karşı karşıya durun ve hayata olan bakış açınıza bakın. Bu konuşma benim gözlerimi açtı diye devam ediyordu Yervinen. Bir anda sırtımdaki kambur yerinde büyük ve güçlü kanatların çıktığını hissettim. Konuşmadan manevi açıdan doygunluğa ulaşmış biri olarak çıktım. Büyük ve güçlü biri olmak istedim. Küçük suumemiz için büyük bir şeyler yapmak istedim. Ne yapabilirdim? Basit bir tatlı satıcısı olarak ne yapabilirdim? Çok geliri olmayan biri olarak. Zorla bu konferansa götürdüğüm üç arkadaşım da bana bunları söylüyordu. Onların mesleklerine gelince biri ayakkabıcı, diğeri nalbanttı ve öteki de pazarda yumurta satıyordu. Kahramanlar güzeldir. Konferans bitiminde böyle gülüyorlardı. Biri yumurta satıyor, diğeri ayakkabıcı, sen ise çocuklara kurabiye satıyorsun. Bunlardan nasıl Robinson çıkar? Bana ilham geldi. Tatlıcı ben, şair oldum. Konuşmam akıcı bir şekilde devam etti. Şöyle diyordum. Ben kurabiyeci, kendi işimde Robinson olamaz mıyım? Sadece ballı kurabiye satmam, aynı zamanda bal ticaretini de geliştirebilirim. Tatlıları sadece lüksün ve abur cuburun nesnesi haline getirmem. Onları yiyecek haline getiririm. Tatlıları çalışan insana da, köylüye de ulaşır hale getiririm. Tatlı kralı olurum. Ya biz? Arkadaşım gülüyordu. Sizler de biriniz ayakkabı kralı, Diğeri yumurta kralı, üçüncünüz ise demir kralı olabilirsiniz. Hayallere daldık. Benim evime gittik ve sabaha kadar konuştuk. Sonuç Yıllar geçti ve bizler gençlik planlarımızı gerçekleştirdik. Ayakkabıcı olan arkadaşım para topladı ve 3 sene Paris'in en iyi atölyesinde çalıştı. Ayakkabıcı ressamı oldu. Şimdi iki oğlu da onunla çalışıyor. İkisi de yüksekokul mezunu. Birisi kimyager. Finlandiya'daki en büyük deri fabrikasının başında yer alıyor. Ukonen ve oğulları markası bütün Avrupa'da meşhurdur. Ukonen ayakkabı mağazaları ise sadece Finlandiya'nın şehirlerinde yer almıyor. Gururla asılmış Ukonen ayakkabısı tabelasını Londra ve Paris'te de görebilirsiniz. Bu dükkanların ve atölyelerin yönetimi ise Ukonen'in küçük oğlundadır. O Yenedeki üniversiteyi bitirmiş. Parisli gibi Fransızca konuşuyor. İngiliz tahtının genç veliahtı. Victoria'nın oğlu, moda yasalarını uygulayan Prens Edward, ayakkabısını sadece Ukone'nin küçük oğlundan sipariş ediyor ve arkadaş sohbetlerinde şaka ile karışık ona meslektaş diyor. Şöyle ki Biz sizinle iki kral veliahtıyız. Ben İngiltere Kraliçesinin oğluyum. Siz ise ayakkabı kralının oğlu. Ve sanırım esprili Prens Edward sözlerine şöyle devam ediyordu. Siz unvanınızı. Daha fazla hak ediyorsunuz. Ukoni'nin bu iki oğlu her sene Finlandiya'dan 10 tane genci seçip okutmak için Almanya, Paris ve Amerika'daki laboratuvarlarına gönderiyorlar. Robinson'la ilgili bilgelikle dolu konuşma nelere sebep oldu? görüyor musunuz? Ama daha fazlası da var. Pazarda yumurta satan Thomas Kulbe yumurta kralı oldu ve onun ismini İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın başkentlerinde bile biliyorlar. Thomas Kulbe yumurtaları köylerden almaya başladı. Evlerden iki, üç, yedi, on yumurta topluyordu. Yumurtaları köylülerin işine yarayacak küçük mallarla takas ediyordu. Daha sonra da topladığı binlerce yumurtayı kutularla yabancı yumurta depolarına satıyordu. Sadece taze yumurtaları alıyordu. 2 üç günden eski olmayanları. Ve her yumurtaya kendi damgasını basıyordu. Thomas Kulbe. Bir sene sonra Londra'nın, Paris'in ve Berlin'in en iyi restoranları, onlara mal temin edenlerden sadece Thomas Gulbe markaları talep etmeye başladılar. Gulbe, Suomi'nin ücra köşelerine kadar yetişemiyordu. Zaten çok da masraflıydı. Bu yüzden Thomas Gulbe, Finlandiya'nın bütün halk hocalarıyla yazışmaya başladı. Çok büyük ve bunun yanı sıra basit bir plan yaptı. Ülkeyi eyaletlere böldü ve onlara numara verdi. 1, 2, 3, 4, 5... Numaralar Roma rakamlarıyla yazılıyordu. Her eyaletteki her okul Arap numaraları ile numaralandırılmaya başlandı. 1-2-3-5-7-10-20 Okula gelen öğrenciler kendileri ile 2-3-7 o gün evdeki veya komşudaki tavuk kaç tane yumurtladıysa o kadar yumurta getiriyorlar. Bu yüzden yumurtalar taze oluyor ve öğretmenlerin de yüzlerce yumurtaları oluyor. Öğretmen her yumurtanın üstüne eyalet ve okul numarasını ve yumurta sahibinin isminin baş harfini koyuyor. İşaretler kimyasal mürekkeplerle konuluyor. Yüzlerce yumurta ambalajlanıyor ve aynı gün Thomas Kulbe'nin Abo'daki depolarına gönderiliyor. Orada kolilerle gemilere yükleniyor. Ve 3-4 gün sonra Fin yumurtası Paris, Londra, Brüksel, Antwerp restoranlarının masasında yer alıyor. Eğer hanımlardan biri bozuk yumurta göndermişse ve Londra'daki restoranda yemek yiyen müşterinin memnun kalmadığı anlaşılırsa Gulben'in Abo'daki depolarına hemen mektup yollanıyor. No 7 15 H5 Nisan'daki yumurta. Gulben'in Abo'daki depolarında 2-3 gün içinde her şey anlaşılıyor. No 7 Kuypio eyaleti. 15 okul numarası. H ise yumurtayı gönderen ev hanımının adı. Ve bu adresteki öğretmene mektup gidiyor. Dikkat edin, bayan Makinken 5 Nisan'da size bozuk yumurta getirmiş. 10 yıl sonra Gulbe Finlandiya'nın yumurta kralı oldu. Onun aboda yaz için buzdolapları, kış için ise sıcak depoları var. Hamburg, Londra ve de kendine ait depoları var. Finlandiya'nın bütün eyaletlerinde özel cins tavuk yetiştirme yerleri bulunuyor. Burada düşük fiyatlarla köylülere tavuk satıyor. İşte böyle yumurtacılık tavukçuluğa, ölmüş kuş ticaretine dönüştü. Thomas Gulbe çoktan milyarder olmuştu ama önemli olan her gün yurt dışından Finlandiya köylülerine milyonlarca mark getirmesi. Thomas Gulbe firmasının kuralı şudur. Her yıl firmanın gelirinden 100 bin mark köylere kütüphane kurmaya ayrılıyor. 100 bin mark yetenekli köylülerin Danimarka'ya, Hollanda'ya ve İsviçre'ye gönderilerek, Orada daha güzel şekilde köy işleri ve tarımı öğrenmeleri için ayrılıyor. Ve nihayetinde 100 binde ülkenin önde gelen alimlerine, yazarlarına, ressamlarına ve aktörlerine yurt dışına gitmeleri için ayrılıyor. Her yıl 300 bin mark. Ve bu 8 senedir böyle devam ediyor. 2,5 milyon mark. Ve bu sadece yumurtalardan elde edilen gelirin çok düşük faizinden ibaret. Sizi daha fazla yormamak için konuşmamı sokak satıcısından nasıl tatlı kralı olduğumla ilgili hikayeyle bitirmek istiyorum. Robinson hakkındaki konuşmayı dinledikten sonra kendi mesleğimin Napolyon'u olmaya karar verdim. Öncelikle Finlandiya'yı fethetmeye, sonra da bütün Avrupa'yı sömürge haline getirmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi eğitim seviyesi düşük ve fakir bin Fin için bu çok cesaret isteyen bir plandı ama kendi kendime şunu dedim, planı gerçekleştireceğim, hedefime ulaşacağım. Hedefime ulaştım. En küçüğünden başladım. Küçük nişasta fabrikası açtım. Bu fabrika hala çalışıyor. Bu ahşap bina patates veya kuru ot ambarına benziyor. Aletlerin hepsi basitti. Ama onları elde etmek için bile param yoktu. Banka müdürünün yanına gittim ve şöyle dedim. Finlandiya'yı fethetmek istiyorum. Tatlı kralı olmak istiyorum. Planımı, hayallerimi anlattım. Deneyin diye cevap verdi müdür. Sizin gelecekteki tahtınız için riske girerim. Tatlı kralı kelimesini de zaten banka müdürü buldu. İş başarılı oldu. Nişasta temiz, yoğun, tatlı oldu. Şekerden daha iyi. Önce kendim köyleri dolaştım. Nişastayı patatesle takas ediyordum. Patatesi nişasta haline getiriyordum ve yeni takas yapıyordum. Beş yıl sonra Finlandiya'nın çeşitli yerlerinde bu fabrikalardan beş tane daha kuruldu. Yeni bir işe başladım. Bizim ormanlarda bol miktarda ahududu var. Kışın köylülere Ahududu karşılığında bin kilo nişasta verdim. Yazın çocuklar bana arıvalar dolusu Ahududu topladılar. Ahududu'nun nişasta karışımı reçel yapmaya başladım. Bu bana komik derecede ucuza mal oluyordu. Haşlanmış şalgamdan daha ucuz. Usta başım şöyle diyordu. Köylüler, çalışanlar emekle yarvinen reçelini yiyorlardı ve bu sıkça onların öğle ve akşam yemeği oluyordu. Tatlıydı, lezzetliydi, ucuzdu ve doyurucuydu. Önümüzdeki yıl çıkan ahududu bana yetmedi. En iyi çeşit ahududuları Rusya'dan ve Almanya'dan getirdim. Rusya'dan orada meşhur olan Villamirski vişnesi getirttim. İrlanda'dan patatesin en şekerli türlerini getirdim. Köylüleri dolaşıyordum. Filizleri dağıtıyordum. Nasıl ekileceğini, nasıl işleneceğini öğretiyordum. Bütün Finlandiya benim kocaman vücudum olmuştu. Binlerce sinir ve damar, kan ve kasla halka bağlıydım. İşimin seyyara haline geldim. Onunla yaşıyordum. Durmadan nişasta, patates, ahududu ve vişne hakkında düşünüyordum. Onların pişirilmesi hakkında düşünüyordum. Yardımcılarım nişasta ressamları, yazarları ve reçellerdi. Onlar da her ilerlemeye seviniyorlardı. Yarvin'in reçeli her yıl daha da ucuz ve lezzetli olsun diye yalvinen damgalı teneke kutular hemen her fin köylüsünün evine girdi. İngiliz orman şirketinin müdürü Finlandiya'yı ziyaret etti. İşçilerimizin yemeğinden yedi. Benim reçelimi öğrendi. Ve şöyle dedi. Bu işçi yemeği değil, kraliyet tatlısıdır. Fiyatına inanamıyordu. Bana sordu. Eğer size elli bin kutu sipariş verirsem bana bunları az önce söylediğiniz rakamdan verir misiniz? Biraz düşündüm, hesap yaptım ve şöyle dedim. O zaman size yüzde iki indirim yapabilirim. Yerviner reçeli İngiltere'ye girdi. Sonra Danimarka'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, hatta Amerika'ya bile girdi. Değişik bölümlerin başında bilim adamları, kimyagerler, uzmanlar duruyor. Birkaç tarım ve meyvecilikte uzman bilim adamı Finlandiya'yı dolaşıyor. Köylülere patates, ahududu, vişne ve diğer meyvelerin nasıl yetiştirilmesi gerektiği hakkında konferanslar veriyorlar. Buzdolabı trenlerim yaz için ve ısı trenlerim kış için var. Depolarım ve mağazalarım yurt dışında. Üç tane okyanus gemim var. Her yıl İtalya'dan bir gemi dolusu portakal, Singapur'dan bir gemi dolusu pirinç alıyorum. Benim sayemde Finlandiya'nın sokak çocukları istedikleri kadar muz yiyebiliyorlar. Benim nişasta, reçel ve komposto kavanozlarım rom, viski, likör ve şarap şişeleriyle savaş halindeler. Halk az içip çok yemeği öğreniyor. Değerli bilim adamları Jarvinen profesörlere yöneldi. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz ki, şeker tatlı değil, şeker temel gıdalardan biridir. Karnı tok insanlar az içki içiyor. Bu yüzden tatlı her zaman acının düşmanı olmuştur. Acı da tatlının düşmanı. Sarhoşlar tatlıyı sevmezler. Tatlı seven ise acı içkileri sevmiyor. Bu yüzden Yervine'nin kavanozları canlılığın misyonerleridir. Onlar halka sağlık getiriyorlar. Aile reisinin getirdiği her eve mutluluk getiriyor. Aile reisi elinde her yeni kavanoz getirdiğinde çocukların yüzü gülüyor. Ev hanımının gözlerinde kocasına minnettarlık dolusu bakışlar beliriyor. Demek çalışkan kocanın paraları içkiye değil de evin mutluluğu ve ailenin doyması için harcanmıştır. Bu yüzden Yervinen konuşmasını bitiriyordu. Depolarımızda Yervinen damgaları, milyonlarca kavanoz, limanlarda binlerce kasa gördüğümde kalbim gururla, sevinçle ve mutlulukla doluyor. Düşünüyorum Bunlar benim savaşçılarımın, dünya savaşçılarının, karnı tok halkın savaşçılarının, huzurlu ailelerin savaşçılarının ordularıdır. İçimden onlara dua ediyorum. Her kavanoza dua ediyorum. Hayata doğru git, sıradan fakat iyilikle dolu tatlı görevini yap. Ve ben yıllar süren emeğim için dua ediyorum. Bütün hayatım için dua ediyorum. Biliyorum dünyada anlamsız yaşamadım. Hem Finlandiya'nın hem de uzak halkların hayatına benim payıma düşen katkıda bulundum ve bütün bunları ben de Tanrı Ateş'i yakan dahi yazarın akıllı kitabına borçluyum. Sonra da halk kitlelerini aydınlatan sizlere borçluyum. Uzaklardan gelen bir profesörün ben de tesadüfen yaktığı kıvılcımın sönmesine izin vermediniz. Siz bu kıvılcımı büyük ve parlak alev haline getirdiniz. Gönlümün lambasına durmadan yeni yağ ekliyordunuz. Teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürler. Ve benim teşekkürüm sizin büyük kültürlü emeğinizin karşılığı olmasın. Benim teşekkürüm yeni atılımlar için sizi daha da canlandırsın, ilham versin. Çeşitli halkların tarihlerini okudum. Daha sonra sizlere de birçok başka bilim adamlarına da sordum. Kendim de çok düşündüm. Ve sanırım dünya üzerindeki halkların çoğu yamyamlıktan çıkmamış. Sadece insanları yeni usullere göre yiyorlar. Ve anlamıyorum. Krallıkları ve halkları fethedenler halkında neden hakkıyla saygıyla bahsediyorlar? Bütün bu Makedonyalı İskenderler, Haniballar, Sezarlar, Büyük Krallar, Napolyonlar, Bismarcklar ve binlercesi neler yaptılar ve yapıyorlar? Yabancı toprakları fethediyorlar, yağmalıyorlar ama o toprakları işlemiyorlar. Kendilerine hizmet edenlerin sayısını artırıyorlar ve onlardan akıllı, şahsi ve devlet hayatına yararlı olabilecek bireyler eğitmiyorlar. Kocaman devletler oluşuyor fakat oradaki halklar sefalet, açlık içinde yaşıyor. Milyonlarca insan cahil, aptal, kabadır. Her yerde sarhoşluk, hırsızlık, kötü davranış, kaba küfür, fakirlik, karşılıklı nefret görünüyor. Ve herkes rahat. Tesadüfen mirasla veya okul diploması sayesinde bu korkunç ve berbat bataklıktan Kuru, temiz ve yumuşak yere çıkan ise halkı karanlıktan çıkarmak için parmağını bile kıpırdatmıyor. Cahil, sarhoş ve aç halkları olan devletlerin çamur içindeki kocaman taş kuleleri olduğunu bilmek bile istemiyorlar. Ve tarih binlerce kez bu şişirme kahramanları eğitti. Kafalarına sopayla vurdu. Binlerce kez elinin bir vurmasıyla kurnaz meterniklerin, vahşi alba kontlarının elde ettiklerini yıktı. Kağıttan evler gibi hepsini yıktı. Bunlar kimseye örnek olmadı. Yeni siyasetçiler tekrar tekrar eski, aptal, vahşi ve canice oyunu tekrarlıyorlar. Devletlerinin hudutlarını daha da genişletmek istiyorlar ama elde ettikleri hudutlarda halkın aklını, bilgisini, vicdanını geliştirmiyorlar. Bizim küçük Suomi büyük olamaz. Zaten hudutları geniş olan büyük Suomi istemiyorum. Ben onun için çok çok çok büyük vatandaşlar istiyorum. Suomi halkının binlercesinden gelişmiş, eğitilmiş, dürüst ve iyi niyetli olmasını istiyorum. Yarvinen profesörlerin önünde eğildi. Amin. Dileriz böyle olur. Üç oğlu Helsinki'de profesör olan yaşlı köylü Thorsten Forsten şöyle dedi. Amin, amin, amin. Dinleyenler aralarında sırayla söylenmeye başladı. Toplantı başkanı kalktı ve şöyle dedi. Yarvinen'in bilgelik dolu, kalpten gelen güzel sözlerinden sonra hiçbir şey söylenmez. Yarvinen'in buradaki konuşması bu halkın alt tabakalarının üstlere olan feryadıdır. Bize yönelin ve bizleri eğitin. Yarvinen'in toplantıdaki konuşmasının tamamı hemen hemen bütün fin gazetelerinde yayınlanmıştı. Yarvinen'in konuşması günün olayı oldu. Uzun süre her yerde bu konuşma hakkında konuşuldu ve binlerce vefalı çalışanı, Halkın aydınlanması adına bir araya toplandı. Birkaç şehirde zengin tüccarlar halk üniversitesine hazır evler verdiler veya yenilerini yaptılar. Birçok öğretmen, hakim ve avukat, papaz ve doktor her akşam kağıt oynadıkları veya bira içtikleri için utandılar. Yine kitaplara sarıldılar. Önce kendilerini öğrenmeye başladılar ki sonra halka öğretsinler diye. Ortaya ünlü lokmanlar çıktı. Onlar da yeni işler için mutluydular. Hayat ilginç, anlamlı, mutlu hale geldi. Sanki yeniden uyanmış gibiyiz diyorlardı. Bütün eğlence gecelerinde misafirliklerde az da olsa para toplanıyordu. Bu paralarla halk için en iyi kitaplar alınıyor ve en ücra köşelerdeki küçük kütüphanelere gönderiliyordu. Halka yönelik yazılan en iyi kitaplara ödül veriyorlardı. Bu kitapları yayınlamak için yazarlara yardım ediliyordu. Halka en düşük fiyatla satılıyordu. Ne var biliyor musunuz? Yaşamının son yıllarında Sinelman arkadaşlarına şöyle diyordu. Çocukluğumdaki Finlandiya'yı düşündüğümde ve şimdi nasıl bir duruma geldiğine baktığımda gözümün önüne şöyle bir tablo geliyor. Büyük eski bir ev vardı, neredeyse bütün pencereleri kapalıydı. Dışarıdan ev ıssız görünüyordu. İçi ise karanlık, havasız, nemli, sıkıcıydı. İç karartıcıydı. Kocaman bir mezara benziyordu. Fakat genç, canlı ve güçlü insanlar geldi. Neşeli bir şekilde geldiler. Yüzleri aydınlıktı, akıllıydılar. Öncelikle panjurları açtılar, perdeleri kaldırdılar, pencereleri açtılar. Güneş, ışık, temiz hava, canlı çiçeklerin kokuları odalara doldu. Evin içindeki her şey canlandı, neşelendi. Ev dışarıdan bile gençleşti. İnsanlar eskiden olduğu gibi ondan korkuluk gibi uzaklaşmıyorlardı. Tam tersine büyük bir zevkle yaklaşıyorlardı, inceliyorlardı, hayranlıkla bakıyorlardı. Böyle bir mucizeyi her ülke, her eyalet gerçekleştirebilir. En ücra köşede bile diyordu Sinelman, sadece sihirbazlara gerek var. Canlı düşünceye, geniş kalbe, kültürlü emek için çalışmak isteyen insanlara ihtiyaç var. 12. Bölüm Köylüler Sinelman henüz küçük bir çocukken okul yıllarından beri halkların ve dünyanın canice adlandırıldığı kölelik anlayışına şaşırıyordu. Bütün okul kitaplarında krallar, onların yardımcıları, elit ailelerin savaşından, kontlarından, generallerden, en iyi ihtimalle yüzlerce bilim adamından, meşhur yazarlardan ve ressamlardan bahsediliyordu. Özgeçmişleri masaya yatırılıyor, geniş biçimde savaşlar, Saraydaki entrikalar, diplomasinin kurnazlıkları, komplolar ve isyanlar anlatılıyordu. Yüzlerce ve binlerce yıl nesilden nesle çeşitli ülkelerdeki halkların nasıl yaşadığı ya da tesadüfen anlatılıyor ya da bunlardan hiç bahsedilmiyordu. Milyonlarca köylü, işçi, çeşitli meslek sahibi ve şehirliler asırlar boyunca tarihin kapsama alanı dışında yaşadılar ve yaşıyorlar. Halk kitlelerinin duygu ve düşünce bakımından geliştirilmesi, eğitilmesi, ahalinin aydınlanması konusu ile uğraşanlar pek azdır. Daha doğrusu halkların manevi hayatlarının gelişmesinden, iyileşmesinden kimse kaygılanmıyordu. İkinciliği, hayvancılığı, tuğla, kağıt, kumaş üretimini geliştiriyorlardı ama milyonlarca emekçi halkın beynini, gönlünü, sağlığını ve yaşam şartlarını kimse geliştirmeyi düşünmüyordu ve düşünmek bile istemiyordu. Halkın alt tabakasının hayatını, düşüncelerini, karakterini ve refahını kaderine terk ediyorlardı. Sanki bu kimseyi ilgilendirmiyordu. Sanki sonsuza kadar şuna karar vermişlerdi. Bırakın bildikleri gibi yaşasınlar. İyi bir şeyler olursa onların yararına, kötü veya ağır bir şeyler olursa bırak katlansınlar. Her zaman ve her yerde halk kitleleri sabır ve tahammüle zorlanmıştır. Sabır, boyun eğmek halkın zorunluluğu haline geldi sanki. Halk kitlelerini birçok şeyden dolayı azarlıyorlar ve nefret ediyorlardı. Her zaman ve her yerde şöyle diyorlardı. Halk ayyaştır, halk tembeldir, çalışmak istemez. Halk kabadır, aç gözlüdür, acımasızdır. Fakat şunu da ilave ediyorlardı. Bir tek şey de halk yücedir, o da sabır. Aç kalır, üşür, pislik içinde yaşar ve şikayet etmek yerine sabreder. Ve herkes halkın sabrını takdir ediyordu. Halkın sabrına hayran kalıyorlardı, duygulanıyorlardı. Halkın sabrını din haline getirdiler. Sinelman bu duruma isyan ediyor, iki tarafı da kızıyordu. İlk olarak kendisi için her türlü özgürlüğü, lüksü, refahı talep eden ve elde eden üst sınıflara. Ve bu insanlar halka her şeye sabretmek gerektiğini söylüyorlardı. İkincisi de sabrettikleri için halka isyan ediyordu, aptallıklarına isyan ediyordu. Halkın kendi fakirliğine, kaba cehaletine, ay yaşlığına, iç ve dış kirliliğine, boyun eğmesine isyan ediyordu. Milyonlarca halk hayvan gibi yaşıyor, pasaklılar, aptallar. Tek düşünceleri var, o da işkembeyi doldurmak. Sinelman sakinleşince ilave ederdi. Ama bu onların suçu mu? Bu onlar için bir felakettir. Sinelman daha sonra iki sınıf arasında kıyaslama yapardı. Bahçe ve Orman Bahçenin her yerinde yollar yapılmış. Yollar kumla döşenmiş. Temiz, kumlu, güzel. Yollar boyunca çiçekler, meyve ağaçları ve çalılar var. Yeşil alanlarda otlar biçilmiş. Her gece buralar sulanıyor. Bahçenin çeşitli yerlerine çardaklar yerleştirilmiş. Etrafında güller ve sarmaşıklar. Her yerde fıskiyeler var. Gölgelik yerlerde rahat banklar. Her ufak şeyin, her ağacın ve çiçeğin üzerinde düşünülmüş, kaygılı ellerin izi var. Ormanda ise gönüllü farklı. Burada her şey vahşi, terk edilmiş, her şey kendi haline bırakılmış. Ağaçlar ve çalılar tohumun düştüğü yerlerde çıkmışlar. Bazı yerlerde geçilemeyen ıssızlıklar var. Fırtıranın düşürdüğü ağaç orada kalmış ve çürümeye yüz tutmuş. Ucu bile görünmeyen yollar geçilmez halde. Hiç kimse bu yolları temizlemiyor ya da düzenlemiyor. Bahçe toplumun üst tabakalarıdır. Kültürlü okul ve lüks hayatta sanattan zevk almak ve sağlıklarıyla ilgilenmek de onlar içindir. Orman halkı daha çok doğa hayatı yaşıyor. Onu korusalar da canlı orman, canlı nesne olduğu için yapıyorlar bunu. Ama milyonlarca halk canlı bahçelerdeki insanlar gibi insanlar. Onlar da doğuştan akıllılar, üstün yeteneğe sahipler, yüksek seviyede gelişime yatkınlar. Sadece onlarla ilgilenmek gerek. Bu milyon kişinin her birine tam anlamıyla insan olmak için fırsat vermek gerek. Snelman halk kitlelerinin aydınlanması ve her yönden gelişmesini temel kaygısı haline getirdi. O Finlandiya'daki halk aydınlanmasının Pierre Dominion oldu. Her zaman ve her yerde şunları tekrarlıyordu. Ülkedeki halkın çoğunluğunun kabalığını ve cahilliğini görmek insana utanç veriyor. Bu eğitimle aydın insanların işlediği cinayettir. Devlet üst katları yüksek tavanlı, geniş pencereli, alt katları ise nemli, karanlık, dar ve neredeyse penceresi olmayan yüksek kulelere benzemez. Halkın çoğunluğunun eğitimsiz olması devletin zararınadır. Hırsızlık, gasp, cinayet bundan doğar. Vahşi halklar hakkında şöyle diyorlar. Topraklarının zenginliklerini sömürmedikleri için fakirler, açlar ve ölüyorlar. En büyük vahşilik, ülkedeki her insanın fiziksel, zihinsel ve manevi gücünü sömürmemek veya sömürmeyi istememektir. Milyonlarca ağaçla zengin olan ormanları düşünün. Kimse ormanı işlemedikten, korumadıktan ve temizlemedikten sonra ondan hiçbir yarar göremez. Kocaman ağaçlar fırtınadan dolayı düşüyorlar, çürüyorlar. Bu çürümüş ağaçlar bütün yağmur, sularını kendi içlerinde hapsediyor. Ormanı bataklığa dönüştürüyor. Sıtma fidanlığı haline getiriyor. Ağaç pahalı inşaat malzemesi yerine bataklık maddesi haline geliyor. Temiz orman havası yerine etraf sıtma kokuyor. Büyük yarar yerine büyük zarar. Anlayınız, anlayınız, anlayınız diyordu Sinelman. Ülkedeki her sağlıklı, gelişmiş, çalışan büyük bir değerdir. Hiç olmazsa para olarak hesaplayın. Ülkedeki her insanı doyurmak ne kadar amal oluyor ve eğer onlar canlı iyi bir güç olarak eğitilselerdi her bir birey halka ne kadar faydalı olurdu. Şimdi de ülkede kaç tane ayyaş var onu sayın eğer mantıklı bir şekilde eğitilselerdi yüzlerce canlı çalışan olurdu. Ülkede ne kadar cahil tembel katil var bir sayın çocukluktan ve gençlik yıllarından beri doğru bir şekilde eğitilselerdi çoğu ülkesine yararlı insanlar olurdu. Bu durumlarda Sinelman Avrupa seyahati sırasında başına gelen bir olayı anlatmayı seviyordu. Almanya'nın başkenti Berlin'de Sinelman Avusturyalı ünlü bir yazara rastladı. Bu yazar aslen Slav'dı fakat sadece Almanca yazıyordu. Ve yıllarca gazete makalelerinde ve kitap yazılarında Alman Avusturyası'nın Güney Slav halkı, geleceğin Polonyalıları, Çekleri ve Slovakları, Sırpları, Hırvatları, Slovenyalıları üzerindeki hem, problem, hem politik hem de kültürel hakimiyetini destekliyordu. Bir makalesinde şöyle yazmıştı. Slavlar yumuşak, kadınsı bir ırktır. Onlar hayalciler fakat hayalci şair değiller. Doğuştan tembeller. Türk sömürgesinde kaldıkları yüzyıllar boyunca emeğe olan nefret iliklerine kadar işlemişti. Onlar aylak kabilesidir. Başarısız oldukları zaman insan gururunu aşağılamayan ve kültürlü Avrupa'yı sinirlendiren fakirlik ve kir içinde yaşamayı tercih ediyorlar. Refah içinde olduklarında ise özellikle ticaret ve siyasette vicdansızlar, yalancılar, yırtıcılar, kurnazlar. Onlara akıllı ve katı Alman eğitimi gerekli. Slavlık yoğun ve uzun, yumuşak yönü olan pis kokulu, kirli koyun derisidir. Bu deriyi Alman Kürkçü'ye vermek gerek. Ve ancak o zaman bu deri muhteşem sıcak tutan kürk haline gelir. Oldukça zeki olan bu dönek yazar parlak bir tahsil görmüştü ve başlıca Avrupa dillerini biliyordu. Basit bir dil kullanarak ilginç, zekice yazılar yazıyordu. Bütün dünya yazarlarından felsefe, tarih ve edebiyat alanlarında alıntılar yapıyordu. Ama yazılarının hepsi samimi değildi. Bazılarının bedeli Avusturya hükümeti tarafından yüksek derecede ödeniyordu. Yazar zalim de değildi. Yalnızca düşüncesiz, ahlaksız bir ruha sahipti. Tam bir hovardaydı. Oyun kartlarını, pahalı kadınları seviyordu. Bütün bunlar için çok para gerekiyordu. Mükemmel yeteneği ve aldığı yüksek eğitimi sayesinde dürüst yolla daha fazla kazanabilirdi. Fakat ateşli ruh olmayı tercih etti. Hem zihinsel hem de manevi temizliği ve güzelliği istiyordu. İdealist olmayı istiyordu. Bunların hepsi dönek yazara yabancı şeylerdi. Onun eski öğrencilik yılları Metternich'in hüküm sürdüğü Avusturya sınırları içinde geçti. Metternich bu eski saray tilkisi kendi baskıcı politikasını uygulayan Zorban'ın tekiydi. Onun siyaseti bütün Avrupa halklarının ahlakını bozmaya yönelikti. İnsanları kendine çekmek için tek yöntemi vardı o da rüşvet. Rüşvet üzerine uzman olan özel sekreterini bulunduruyordu. Kimi neyi ne zaman satın alabileceklerini biliyorlardı. Her alanda rüşvet ile basit ve hızlı kazanç tutkusu Meternik döneminin dini haline geldi. Toplumda manevi oksijene ihtiyaç vardı. Aydın kesimin bile çoğu Meternik karbon monoksit ile zehirlenmişti. Genelde her şeye hassas yaklaşan gençlik bile şimdi manen vazgeçmişti her şeyden. Düşüncesiz, prensipsiz yaşıyordu. Yön veren büyük idealleri yoktu. Saf ışıklar yoktu, kutsal yerler yoktu, kahraman liderler yoktu. İşte böyle bir boğucu atmosferde bu dönek yazar eğitildi. Sanki manevi duyguları yoktu. Gerçekler ona komik, yapay ve tiyatro oyunu gibi geliyordu. Ayrıca güzellik ve gerçeğin aranmasına çok gülüyordu. Almanlara yaranmak için Slav halklarını aşağılamak sanki ona zevk veriyordu. Canice yaptığı edebiyatın bizzat dürüst olduğunu bile iddia ediyordu. Almanlar bana iyi para ödüyorlar. Ben de onlar için iyi şeyler yazıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Bu dönek yazar kendisine itiraz eden yurtsever sılaların yüzüne utanmadan gülüyordu. Floransa ve Venedik'teki iki ünlü İtalyan heykel tıraşları Donatella ve Verrohio'nun ünlü eserlerini gördünüz mü? Floransa ve Venedik'in kiralık orduları bu iki kiralık lidere dürüstçe kendi efendilerine hizmet ediyorlardı. Onları kiralayan efendilerinin düşmanlarıyla kahramanca savaşıyorlardı. Floransa ve Venedik'te Venedik'e büyük hizmetleri oldu. Ve İtalya'nın her iki şehri kendi kiralık kahramanları için heykel yaptırdı. Eğer Milano, Cenova, Pisa, Verona veya Roma bu kiralık kahramanlara daha fazla para ödeseydi onlar Floransa ve Venedik'te olduğu gibi Milano, Cenova ve Roma'ya da hizmet ederlerdi. Ben edebiyatın kiralık kahramanıyım. Almanlar, Almanların bana verdiği yıllık paradan daha fazla ödeyin. O zaman ben de sizin için savaşırım. Yapamıyor musunuz? İstemiyor musunuz? O zaman darbelerimden kendinizi koruyun. Ben güçlü ve çevik düşmanla savaşmayı seviyorum. Slavlar bu edebiyat yılanından nefret ediyorlardı. Almanlar ise muhteşem yazara ve cüretkarlığıyla öne çıkan Slav filozofa değer veriyorlardı. Sinelman Berlin'deyken tesadüfen bu dönek yazar da oradaydı. Finlandiya'da Sinelman bu yazarın çalışmalarını hakkında hiçbir şey duymamıştı. Adı bile kulağa çalınmamıştı. Burada Berlin'de Almanların deyimiyle yurt dışından gelen bu iki kültür öncüsünü Slav ve Finli'yi müthiş bir yemek ziyafeti çekerek ağırladılar. Yemek sonrası çok az misafir kaldığında Sinelman Slav kültürünün hizmetkarını bir köşeye çekti ve uzun bir süre onunla daha az gelişmiş ülkelerde aydınlanma konusunda konuştu. Açık konuşalım diyordu Sinelman. Kendi aralarında Almanlar bizden nefret ediyorlar. Fin ve Slav halkından da. Geçmiş söz konusu olduğunda haklılar fakat gelecek için hayır. Biz Finlandiyalılar, hele siz Slavlar, bizler geleceğin büyük güçleriyiz. Onlar çoktan işlenmiş topraklar, biz ise daha dokunulmamış derin yağlı topraklarız. Sadece çalışmak gerek. Biz genç halklar Alman, Fransız ya da İngilizlerden 2-3-10 kat daha fazla çalışmalıyız. Onlara yetişmeliyiz ve onları geçmeliyiz. Ve geçeceğiz de. Sinelman konuşurken heyecanlıydı. Sadece şehirleri aydınlatmayacağız. İlkokullarla ve köydeki basit kütüphaneyle yetinmeyeceğiz. Her bir köylünün, balıkçının ve boyacının evini ilim ışığıyla aydınlatacağız. Küçük çocukları güçlü, gelişmiş ve iyi niyetli bir nesil olmaları için eğiteceğiz. Sinelman uzun süre ve heyecanla en sevdiği konu üzerinde konuştu. Karşısındaki adamın da kendisi gibi Slav kültürünün ateşli bir hizmetkarı olduğunu sanıyordu. Dönek yazar ilk başta onu her zamanki öfke dolu gülümsemesiyle dinliyor ve üzerinde düşünmüyordu. Bir can sıkıncı aptal daha. Ve Sinelman da uzaklaşmak için bahane arıyordu fakat sözleri ateşli döneğin buz kesilmiş kalbini eritti. Adam bir şişe konyak istedi ve büyük bir bardak dolusu içmeye başladı. Sinelman her zamanki gibi kendini tamamen konuşmasına verdiği için yanındaki adamın hızlı bir şekilde şişeyi boşalttığını fark etmedi bile. Sinelman'ın arkadaşı neredeyse tamamen sarhoş bir şekilde aniden yerinden kalktı. Büyük ve ağır adımlarla ona yaklaştı ve şöyle dedi. ''Yeter değerli Sinelman, kalbinizin kutsal ateşini daha fazla harcamayın. Onu halkınız için saklayın. Siz çok şanslı bir insansınız. Sizin gibiler olduğu için halkınız da şanslı. Yarın sabah evinize gidiyorsunuz. Çok iyi. Biz sizinle burada görüştük ilk kez. Daha önce ne siz beni tanıyordunuz ne de ben sizi.'' Çok iyi. Yani iyi olan şudur ki siz önceden de beni tanımıyordunuz, şimdi de beni tanımıyorsunuz. Sizi tanımak benim için iyi oldu. Ah sevgili Sinelman, nereden çıktınız böyle? Böyle, farklı, sağlam ve neden sizinle daha erken bir zamanda karşılaşmadım? Saat gece yarısını gösteriyordu. Yalnızca bugün değil, hayatımda çok geç kaldım. Sinelman'ın muhatabı hüzünle iç çekti. ''Eğer gençliğimde Sinelman gibi insanları duysam ve görseydim, ben de dahil bütün neslim farklı insanlar olurduk. Şimdi ise çok geç, çok geç, yatmaya gideceğim. Aramızda değerli Sinelman komik ve korkunç bir yanlış anlama olmuş. Bana elinizi verin.'' Sinelman elini uzattı. ''Ne yapıyorsunuz?'' Sonra elini geri çekti. ''Müsaade edin'' dedi adam hüzünle. ''Sizin elinizi öpmüyorum. İnsan kalbindeki Sinelmancığın elini öpüyorum.'' Kalbimdeki değerli merhumun elini öpüyorum. Anlamıyorum sizi, Sinelman şaşırmıştı. Anlamanıza da gerek yok dedi baygın bir gülümsemeyle ve sanırım anlamasanız da. Ertesi sabah Sinelman Suomi'ye geri döndü. 15-20 gün sonra ise Viyana'dan bir mektup aldı. Tuhaf bir mektuptu, imzasızdı. Beş tane kısa satırdan ibaretti. Kalbimi alt üst ettiniz. Yeni hayat tarzınıza ayak uyduramıyorum. Eskisi gibi yaşamak da sıkıcı. Sanki bilmeden dikkatsizce kendimi öldürüyorum. Köpeğe köpek ölümü. El yazısı tanıdık değildi. Sinelman bir şey anlamıyordu. Son bir ay, ayda yayınlanmış Viyana gazetelerini taramaya başladı ve şunları buldu. Trajik rastlantı. Üzüntülü bir kayıp, dikkatsizliği yüzünden kendisini ölümcül bir şekilde yaraladı. Üç saat sonra ise bilinci tamamen yerindeyken, nadir görülen ruh sakinliği içinde meşhur Slav yazarı, Derin ve cesur düşünür vefat etti. Sinelman ölen kişiyle ilgili birkaç araştırma yaptı ve nihayet Berlin'de elini öptüğü, akşam yemeğini hatırladı ve bilmeden gerçekleşen ölüme anlam verebildi. Verhumun sözlerini hatırladı. Eğer gençliğimde Sinelman gibi insanları duysam ve görseydim, ben de dahil bütün neslim farklı insanlar olurduk. Neden Sinelmanlar bizlerle konuşmadılar? Sinelman bu acıklı hikayeyi anlattığında, Sıkça ona şunu soruyorlardı. Bu yazarın milliyeti neydi? Çek mi, Polonyalı mı, Sırp mı, yoksa Hırvat mı? Adı nedir? Genelde sakin yap yapıya sahipsin Elman bu soruya sert cevap veriyordu. Merakınız gereksiz. Bunu öğrenip de ne yapacaksınız? Ağır bir günah işlemiş, ağır bir şekilde de kendi cezasını kendisi vermiş. Dünyadan göç edip gitti. Adını yeniden gündeme getirmeye gerek yok. Burada önemli olan başka şey var. Bir düşünün. Üstün yetenek sahibi bir insan, muhteşem zeka, nadir, zengin bilgiler, parlak edebi yetenek ve sonuçta hayatları mahveden, hovarda, kumarbaz, ahlaksız, edebiyat yalakası, kendi kabilesinin gururunu satan adam. Fakat halkının kültür hizmetkarı olabilirdi eğer eğer eğitilmiş olsaydı, eğer gençken ona hayatı mahvetmenin sevincinden değil de halk kitlelerinin beyninde ve kalbinde yakılan ateşin sevincinden bahsetselerdi. Ve bu üniversitede eğitim görmüş, bilimin oğlu, edebiyatın rahibi, başkent ortamından çıkmış bir insandır. Sinelman konuşmasına devam etti. Ne istiyorsunuz? Okulların, kitapların olmadığı, kimsenin haklı, sağlıklı, güzel ve neşeli bir hayat kurmak için bir tane bile akıllı ve canlı söz duymadığı halk kitlelerinden neler bekleyebilir ve ne talep edebilirsiniz ki? Milyonlarcası fiziksel, zihinsel ve manevi olarak çürüyor ve kimse bu pis kokuları hissetmiyor. Çünkü herkes kokuya alışmış. Alışmışlar, kabullenmişler. Her şeyin böyle olması gerektiğini sanıyorlar. Böyle mi olmalı? Milyonlarca insan vahşi bir ortam ve aptallaştıran sefalet içinde doğuyor, yaşıyor ve ölüyorlar. Bu olmalı mı? Doğuştan zeki olan milyonlarca insan bütün hayatı boyunca aptal birer hayvan olarak kalıyorlar. Bu da mı olmalı? Milyonlarca küçük kardeşiniz manevi olarak kabalar, acımasızlar, aşağılıklar. Bu da mı olmalı ve bütün bu iğrenç canice olmalı sözünden dolayı utanmıyor musunuz? Bu utanılacak derecedeki aptallık ve ilgisizlik de mi olmalı? Bu durumlarda Sinelman'ın konuşmaları sanki peygamberlerden esinlenmiş gibi geliyordu. Bu ateşli sistemler aptal kafaları ve kalpleri kamçılıyordu. En uykulu tembel akılları uyandırıyor, canlı kalplerin enerjisini artırıyordu. Doktorlar, köy papazları... Halk öğretmenleri, bölge memurları halkın yaşantısını her yönden dikkatli bir şekilde incelemeye başladılar. Gazetelerde, dergilerde, kitaplarda halkın yaşam tarzıyla ilgili birçok yazılar yayınlıyorlardı. Özellikle iki tane kitap dikkatleri çekti. Birincisi bir köy doktorunun anıları, diğeri ise köy papazının kısa yazıları. Her iki kitapta hem yayıncılık hem de eleştiri camiasında fırtınalar estirdi. Kimileri kitaplara hayran kalıyor, onları göklere çıkarıyordu. Şöyle diyorlardı, halkını düşünen ve onun için bir şeyler yapmak isteyen her eğitimli genç iki kitabı da okumalıdır. Kitaplar körlerin gözünü açıyor, maneviyatını tamamen yitirmemiş insanların yüzünde utanma belirtileri yaratıyor. Öfkelenle, öfkelenenler de vardı. Yazarlara ateş püskürüyorlardı, onları taşlamaya bile hazırlardı. Yazarları halkın utancı olarak nitelendiriyorlardı. Her iki kitapta da fin halkına hakaretler ediliyor. Bu kitaplar yalanlarla dolu. Bu tasvirlerle renkler aşırı biçimde koyulaştırılmış ve her şey mübalağalı bir şekilde gösterilerek karikatür haline sokulmuştur. İlk değerlendirme daha adil görünmekteydi. Böyle öfke dolu bağıranlar yalancı, göstermelik yurtseverlerdi. Onların esas derdi vatanı olan sevgileri değil de kendi çirkin ve kaba çıkarlarıydı. Çöldeki deve kuşları gibi tehlikeyi görmemek için kafalarını kuma gömüyorlardı. Kafalarını kumdan kim çıkarırsa onlara kızıyorlardı. Yukarıda adı geçen iki kitap ortaya çıktığında da durum böyle oldu. Yazarlar kitaplarının her sayfasında fin halkına sesleniyorlardı. Uyanınız. Halkınızın kurtarılması için bir şeyler yapınız. Ülkedeki insanların dörtte üçünün yaşamı korkunç durumda. Köylü ve işçiler ölüyorlar. Hem fiziksel hem de manevi açıdan perişan oluyorlar. Doktor ve papaz da yetenekli birer yazar, bunları uyduruyor olamazlar. Tek yönlü araştırma yapmıyorlardı. İnsanların sinirleriyle oynamak istemiyorlardı. Bütün eyaletlerdeki halkın yaşamını adım adım sakince çiziyorlardı. Gerçekten korkunç, etkileyici bir resim ortaya çıkıyordu. Çoğu okur şöyle diyordu. Bir buçuk milyon kardeşimizin böyle bir yaşam tarzına sahip olmasına Nasıl katlanabiliriz ki? İnsan kendini katil, sessiz kalmış suç ortağı gibi hissediyor. Diğerleri dehşet içinde soruyorlardı. İnsanlar böyle bir hayata nasıl katlanıyor? Bunlar ermişler mi yoksa iki ayaklı aptal hayvan mı? Bunlarınki Dante'nin cehennem betimlemelerinden bile daha korkunç. Dante'nin cehenneminde insanlar işledikleri günahlar yüzünden ce cezalandırıyorlar. Ya burada ne için? Ve nihayetinde Dante'nin cehenneminin korkunçlukları sadece şairin uydurmalarıdır. Fakat buradaki bu korkunçluk tamamen gerçektir. Bir köy doktorunun Anıları adlı kitabın yazarı göreve başladığı ilk gününden itibaren aldığı notlara yer veriyor. Tıp fakültesini bitirdikten sonra görev yerine hangi planlarla geldiğini anlatıyor. Şımarık bir yaşam tarzına sahip olmadığı gibi çocukluk ve gençlik yıllarını fakirlik içinde geçirmiş. Yaşadıkları küçük kasabada kunduracılık yapan bir babası varmış. Talihin herkesin yüzüne gülmediğini deneyimlerinden bilmekle beraber iş yerinde gördüğü şeylerden korkuya kapılmış. Kendisinin gerçek alemde olmadığını, korkunç bir rüya görmekte olduğunu sanmış. İlk karşılaştığı şeyler ona insanların ilkel mağaralarda yaşadıkları dönemleri hatırlatmış. ''Acaba ben memleketin en kötü yerine mi düştüm?'' diye düşünmeye başlamış. O yüzden komşu eyaletlere gitmiş. Fakat orada da aynı tabloyla karşılaşmış. Bazı yerlerde durumun daha da kötü olduğunu görmüş. Her yerde insan kendini mağara döneminde sanabilirmiş. Tabanı kayalık olan yerlerde evlerin yerine kabaca üst üste yerleştirilmiş taşlar varmış. Kapılar alçak, pencereler küçükmüş. Çerçeveler ince ve aralıklı olduğundan rüzgar, kar ve yağmur içeriye giriyor, yağmurlu havalarda damlar akıyormuş. Buralarda cam çok az rastlanan şeylerdenmiş. Pencere işlevi gören delik deşiye, yağlı kağıt veya bez çivilerlermiş. Nadiren de deri gererlermiş. Sıkça da cam yerine sadece açık delikler varmış. Hiçbir yerde soba borusu bulunmazmış. Sadece taşlardan kabaca düzenlenmiş ocaklar varmış ve duman bütün odaya yayılır ve sonra tavandaki delikten çıkıp gidermiş. Duman gözleri mahvedecek kadar yoğun olurmuş. Herkes neredeyse boğulacak gibi olur ve is içinde kalırmış. Köylüler hep aynı kıyafetle yemek yer, çalışır ve de uyurlarmış. Yıllarca banyo yüzü görmezlermiş. Çamaşırcı kamak adetleri değilmiş. Üstleri başları haşeratla doluymuş. Mikrobik hastalıklara yakalanırlar, sıkça soğuk alırlar ve sonuçta verim olurlarmış. Kuyuların yanından kirli atıklar geçer ve suyun kirlenmesine yol açarmış. Bu yüzden tifonun ardı arkası kesilmezmiş. Çocuklar sürekli dizanteri, difteri, kızıl, çiçek hastalığı ile boğuşurlarmış. Binlerce çocuk ölümden kurtulamazmış. Bütün nüfus hastaymış. Herkes kötü beslenir ve adım adım ölüme sürüklenirmiş. Ancak herkes korkunç bir biçimde içki içermiş. Çok fazla sağır, kambur, kör, aptal insan varmış. Hatta cüzamlı bile. Doktor bir köyü şöyle tasvir ediyordu. Köye girmek insanı korkutuyor. Durum tüm insanlık, toplum... Sözde kültür adına utanç verici. Düşünüyorum da uzaklarda ve yükseklerde tiyatrolar, konserler, ressamlar ve yazarlar, parlamentolar ve akademiler var. Burada ise milyonlarca insan için cehennem var. Mesela köylülerden birinin evine girersin, toprak zeminde kızıl hastalığına yakalanmış üç çocuk yatıyor. Onların yanında doğum sancıları çeken bir de anne. Acılar içinde kıvranıyor. Baba da sarhoş bir vaziyette bir kenarda oturmuş. Ona ne deseniz ki? Utanmıyor musun? Evde bu kadar ıstırap varken sen de içmişsin. Alacağınız yanıt bellidir. Sen de burada yaşıyor olsan içmekle kalmaz boğulursun. Bizim yaşam tarzımızda içmemek mümkün değil. Başka evde farklı bir tablo. Anne kan kusuyor. Ağır verem hastası. Başını yataktan kaldıramıyor. Baba tifu hastası. Sayıklıyor. Her ikisi de paçalarının üzerinde toprak zeminde yatıyorlar. Yatak yok. Aralarında iki tane kız çocuğu emekliyor. Biri bir yaşında, diğeri ise iki. Her ikisi de canlı iskelete benziyor. Komşuların umurunda bile değil, alışmışlar. Hem zaten herkesin bir derdi var. Eğer bir yerlerde kızıl veya çiçek epidemisi başlarsa, devlet oraya müdahale için iki üç doktor gönderiyor. Halk ise buna kızıyor. Ne, nasıl, ne dezenfeksiyonu. Hastalıklar tanrıdandır. Hem çocukları da tedavi etmeyin, bırakın ölsünler. Aç insan sayısı azalır. Sizler yetişkinlere yardım edin, bizleri tedavi edin. Neredeyse her evden bulaşıcı hastalıklı insanlar geliyor. Umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Sonra ise yorgunluktan dolayı bir duygusuzluk çöküyor üzerinize. Doğum yapan karısının yanında oturan sarhoş adamın dediği gibi insan içmek ya da kendisini asmak istiyor. Bu gözlemleri yapmış olan doktor şehirde oturan insanlara politikacılara, ilim ve sanatla uğraşanlara, basın mensuplarına şöyle sesleniyor. ''Efendiler, körebe oynamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Yurtseverlikten, halka olan sevgiden, kültüre hizmetinizden bahsediyorsunuz. Peki halkınız, vatanınız, kültürünüz için neler yapıyorsunuz? Birileri inadına ve utanmadan canice bu değerli vatanı, sevgili halkını soyuyor. Diğerleri ofislerde, yayın evlerinde tembellik yapıyor.'' okullarda ve üniversitelerde memurluk taslıyor ve sevgili halklarından milyonlarca insan çürüyor, mahvoluyor, içki içiyor, hırslanıyor, milletin temelleri yıkılıyor. Geç olmadan memleketi ve milleti kurtarın, halkın yanında yer alın, onları tedavi edin, öğretin, eğitin. Onlara ev yapmayı, evde düzen kurmayı öğretin, onlara nasıl toprağın daha verimli hale getirileceğini öğretin. Milyonlarca halka temizliği, güneşi, temiz havayı, ışığı, kum ve sıcak evleri verin. İnsanca yaşamayı öğretin onlara. Normal bir yaşam tarzı kurmak için onlara imkanlar sunun. Onlara bu konuda yardım edin. Doktor kitabın sonuna doğru şu sözleri yazıyor. Devlet büyük bir ailedir. Halk kitleleri ise sizin küçük kardeşlerinizdir. Onların korkunç yaşam tarzları toplumun üst teviyesinin utancı ve cinayetidir. Unutmayın, halk uzun süre sabredebilir fakat her şeyin bir sonu vardır. Halk kitleleri de vahşileşebilir. Bu durumun gerçekleşmesine izin vermeyin. Edebiyat ortamlarında doktorun kitabı ile ilgili polemikler uzun süre devam etti ama kitap gerekli ilgiyi uyandırdı ve amacına ulaştı. Finlandiya'daki tıp ortamlarında doktorlar neredeyse sayfa sayfa meslektaşlarının kitabını inceliyor ve tartışıyorlardı. Eyalet yöneticileri, toplum temsilcileri bir araya gelerek bu kitabın gündeme getirdiği onlarca sorunu çözüyordu. Önceleri konuşulması bile ürperti veren ve dikkate alınmak istenilmeyen milletin bu fena halini herkes görmüş ve anlamış oldu. Artık parti kavgalarıyla, şahsi meselelerle ilgilenmek yerine halkın sağlığının korunmasıyla ilgilenmek gerekiyordu. Ülkede kaç tane tüberküloz hastası olduğu, her sene bu ıstırap verici hastalıktan kaç kişinin öldüğü tespit edildi. Kaç kişi malaryadan zarar görüyordu, bakımsızlıktan, bulaşıcı hastalıktan kaç çocuk ölüyordu, bir yıl içinde kaç kişi diş ağrısı çekiyordu, kaç kişi işitme kaybına uğruyor, kaç kişi kör oluyordu, genel olarak ne kadar özürlü vardı, bir sene içinde içkiye ne kadar harcanıyordu, sarhoşken kaç tane suç işleniyordu, kavga, sakatlanma, cinayet, yangın, tecavüz ve hırsızlık gibi. Ortaya çıkan rakamlar korkunçtu. Rakamlar bağırıyor, kafalara çekiç gibi iniyordu. İnsanlarda utanma duygusu beliriyor ve mücadele etme isteği doğuyordu. Hükümet kaza idareleri ve belediyeler, gönüllü uzman hekimleri, göz, kulak, çocuk ve kadın hastalıkları uzmanlarından oluşan ekipler yaratıldı. Bu ekipler durmadan bölgeleri geziyor ve insanları tedavi ediyorlardı. Gözlere, dişlere, kulaklara, çocuk ve kadın sağlığına gösterilmesi gereken özenden bahsediyorlardı. Çocukların, kadınların ve erkeklerin sağlığını paraya çeviriyorlardı. Onları yetiştirmek için ne kadar ihtiyaç vardı, hastalıkları ve ölümüyle ne kadar kayıp oluyordu. Köylüler insan hayatının ekonomik değerini anlamaya başladılar. Onlara şöyle deniliyordu. Çalınmasın, yanmasın diye paralarını saklıyorsun. Çocukların eşin ve sen en değerli canlı parasınız. Onları koru, harcayarak azaltma, aksine artır. Birçok köyde örnek evler yapılmıştı. Fırınlı ve borulu, büyük camlı ve çift çerçeveli. Köylülere ucuz fiyattan ev yapan işçi toplulukları oluşturulmuştu. Devlet çok uygun fiyata ev yapımı için köylülere malzeme satan depolar yapmıştı. 5, 8, 20 sene sonra birçok köy değişti. Evler hayvan ahırı gibi değil, gerçekten insan yaşayan yerlere benzemeye başladı. Köylüler daha kalın ve kaliteli kıyafetler giyinmeye başladılar. Özel seçilmiş kişilerin gözetimi altında özel atölyelerde şık takımlar, paltolar, ayakkabılar, iç çamaşırları dikilmeye başlandı. Ve bütün bunlar en iyi, en dayanıklı malzemelerden yapılıyordu. Ve bütün ülkelere, dağıt, ülkeye dağıtılıyordu. Çok ucuz fiyata satılıyordu. Maliyetine. Halk yeni sanki neşeli bir bayram havası yaşıyordu. Çirkin, pis parçalar ve yamalı kıyafetler yoktu artık. Yazın bile çıplak gezen insan sayısı yok denecek kadar azdı. Bütün bunlarla birlikte öksürmeler, aksırmalar, bronşitler, soğuk algınlıkları da kayboldu. Çocuk ölümlerinin sayısı azaldı. Havaleler azaldı. Birçok yerdeki halk böyle bir hastalığın varlığını bile unuttu. Kadınlar daha sağlıklı olmaya başladılar. Doğumlar arttı. Yeni doğan be bebekler sağlıklı ve kilolu idiler. Ülkede iş gücü arttı. Halk artık daha çok kazanıyor ve daha iyi beslenebiliyordu. Nihayet bir gün bütün sağlık haberlerini duyuran doktor öldü. Cenaze merasimine yüzlerce köyden temsilci katıldı. Bu temsilciler gençlerden seçilmişti. Hepsi uzun boylu, geniş omuzlu, geniş göğüslü, al yanaklı, güçlüydü. Bütün şehir boyunca halkı iyileştiren doktorun tabutu omuzlarda taşındı. Merhumun bedenini mezara indirirken köylü gençlerden biri çıktı ve şöyle dedi. Biz köy tarlalarından ve ormanlarından geliyoruz. Fakat buraya cenaze törenlerinde taşınması adet olan çiçekleri ve çelenkleri getirmedik. Çünkü köylerimiz bizi senin Sohumu'daki canlı bahçelerde ektiğin canlı çiçekler olarak gönderdiler. Huzur içinde uyu, halkın bahçıvanı. Senin iyi niyetli, bilgelik dolu emeğini saygıyla anıyoruz. Sen gerçekten halkın doktoruydun. 100 binlerce köylüyü iyileştirdin. Halkın damarlarına taze, temiz kan döktün. Halatlar gibi kaslarımızı ördün, kuvvetlendirdin. Halkı sağlam gençler, bizleri ise sağlıklı emek aşıladın. Sana minnettar olan halkın senin için heykel dikmek istiyor. Sen bunu hak ettin. Fakat senin en iyi heykelin bizleriz. Bizler eseriz ve halk için yeni hayatın yaratıcılarıyız. Bizler canlı birer heykel olacağız ve aydınlara, halka ve ülkeye nasıl hizmet edilmesi gerektiğini öğreteceğiz ve zaman ilerledikçe senin adın iyileştirdiğin halkının aklında ve kalbinde daha güçlü yer edinecek. Sen ne Sezardın ne de Napolyon, bir avuç dahi olsa yabancı toprakları zapt etmedin, bir damla kan dahi akıtmadın ama vatanına binlerce yeni, sağlam, güçlü, faydalı çalışan eller kazandırdın. Teşekkürler sana, halkın hayatı için savaşan büyük savaşçı ve fatih. 13. Bölüm Papaz MacDonald Papaz MacDonald'ın kitabı çok ses getirdi. Ülkede birkaç yıl boyunca bu kitap konuşuldu. Hakkında çok şey yazıldı. Genç papazlar ve öğrenciler bu kitabı kendi kılavuzları olarak görüyorlardı ama ateistler de dinle pek alakası olmayan insanlar da büyük bir merakla bu kitabı okuyorlar ve yeni şeyler öğreniyorlardı. Bu kitabın adını Güneş Kitabı koydular. Yazar oldukça ilginç bir kişiliğe sahipti. Fin ruhbanlığının ve halkının dini yönden gelişmesi üzerine etkisi olan kitabın yazarı aslen İsveçliydi. Finlandiya'da yaşayan elit ailelerden birinin oğluydu. Büyük dedeleri Katoliklerin protestanları kovduğu dönemde İskoçya'dan kaçmışlardı. İskoçya'daki Macdonald kontlarının soyu dine bağlılıklarıyla belirleniyordu. Ailedeki çocuklardan birinin dinle ilgilenmesi kuraldı ve bu papazlar, McDonaldlar İskoçya kilisesinin görevini en iyi yapanlardandı. Ama her zaman İngiliz papasının ve onun kardinallerinin gözetimi altındaydılar. MacDonaldların papazları çok eğitimli oluyorlardı. Derin bilgileri vardı, muhteşem konuşmacı, ilhamlı vaizlerdi, kusursuz ahlaka sahiplerdi. Sadece dini görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmiyorlardı, bunun yanı sıra kusursuz eğitmenlerdi. Her zaman ülkedeki inancın memurlara has umursamazlığıyla savaşıyorlardı. Onları halkın parazitleri, tembel köleler, kilise bezirganları olarak adlandırıyorlardı. Her daim reform isteyen bilim adamlarıyla ilgileniyorlar ve bazen de onlarla arkadaşlık ediyorlardı. Luther reformlarının dalgası İskoçya'ya ulaştığında Macdonald ailesi protestan kilisesinin tarafına geçti. Koyu Katolik Kraliçe Maria Stuart Luther'in yandaşlığını kovalıyordu. Dolayısıyla Macdonaldlar da kaçmak zorunda kaldı. Kral Gustav Adolf'ün ülkesine yerleştiler. Yüksek değerleri ve o zaman için nadir görülen eğitimleri sayesinde Macdonaldlar yeni vatanlarında da etkili oldular. Krallar onları seviyordu ve birçok soylu onları kıskanıyordu. Mektanıtlar Finlandiya'ya yerleştiler ve buradaki kendini bilmez ve soyguncu İsveç soyluları arasından sıyrılmayı başardılar. Fin halkı ile dost oldular. Onları sevdiler ve kendilerini de sevdirdiler. En ücra köşede yaşayanlar bile MacDonald adını biliyor ve onlar hakkında bizim Mektanıtlar" diye bahsediyorlardı bu tercihle dedelerinin dindarlıklarını koruyup sakladılar. İşte Luca McDonald’ da Sinelman zamanında papaz oldu. İsveç ve Fin dilli dışında çok rahat Almanca, Fransızca ve İngilizce okuyordu. Zamanla Rusçayı da öğrendi. İlk kez Alman Üniversitesi'nde doktora yapmıştı. Felsefeyi, ekonomi bilimlerini çok iyi biliyordu. Astronomi ve jeoloji ile ilgileniyordu. Helsinki Üniversitesi'ndeki İlahiyat fakültesinde profesörlük görevi teklif edildi ve halktan meclise seçilme sözü aldı. Ancak Luca MacDonald bunu istemedi. Köyde papaz olmak istediğini açıkça belirtti. Ne yaptığınızın farkında mısınız diyorlardı ona. Mükemmel olabilecek bir kariyeri mahvediyorsunuz. Ben olmasam da bir sürü kar, yer meraklısı papaz var zaten diye karşılık veriyordu Luca MacDonald acı bir gülümsemeyle. Zaten kilisede kariyer meraklılarının yeri değildir. Kilise hizmetkarları istiyor. Siyasetle ilgilenen papazlar hem kilisenin hem de halkın vücudundaki hastalıktır. Benim hayalimdeki kariyer unutulmuş, kaba, zavallı fin halkının hizmetkarı haline gelmektir. Ama bir düşünün diyorlardı ona. Siz kontsunuz, aristokratsınız, yüksek kültür seviyesi olan bir insansınız ve köye gitmek istiyorsunuz. Oralarda hem zihinsel, hem manevi, hem de fiziksel kirlilik var. İnsanlar yarı hayvan hayatı yaşıyorlar. O zaman oraya gitmek daha fazla önem kazanıyor. Sağlıklı insanlar değil, hasta insanlar doktora ihtiyaç duyuyor. Halk ise düşündüğünüzden daha hastadır. Bütün bahar ve yaz ayları boyunca sırtımda çanta, bütün Finlandiya'yı dolaştım. Halkla birlikte yiyip onlarla yatıyordum. Ormanda çalışan insanlarla ateşin etrafında geceyi geçiriyordum. Hayvancılıkla uğraşan zengin insanların düğününde bulundum. Bu insanlar öküz gibi büyük ve şişmanlar, domuz gibi yağlılar, hayvan gibi aptallar ve size şunu söyleyebilirim ki halkım adına korktum. Ve kendi adıma utandım. Bütün eğitimli insanlar adına utandım. Bütün kültürümüz adına utandım. Halkın korkunç, ekonomik, zihinsel ve manevi durumunu gören ve bütün bu duruma normal bir şeymiş gibi göz yumanlar adına utandım. Ben susamam, bağırmalıyım, alarm çalmalıyım ki yöneticilerin, yazarların, bilim adamlarının uyuyan duygu ve vicdanlarını uyandıralım. Derin ölüm uykusuyla uyuyorlar, suç işlercesine uyuyorlar. Luca MacDonald'ın kitabı vicdanın feryadı, yardım çığlığı gibi geldi. Kitap sadece coşkuyla yazılmamıştı. Edebi yönden de başarılıydı. İnsanların yıllarca acılar içinde kıvrandığı Dante'nin cehennemlerini başarıyla anlatan bölümleri vardı. Kitabın ön sözünde Luca McDonald gençken bir gemide Miçi olarak gittiği Afrika'nın batı sahilinde gördüğü vahşi insanların hayatını anlatıyordu. O zamanlar bu vahşi Afrikalılar benim gözümde insan benzeri hayvanlardı diye yazıyordu Luca MacDonald. Ve sanırım o zamanlar onlara acımak yerine onlardan nefret ediyordum. Ve gururla düşünüyordum ki kültür bakımından bu vahşilerden ne kadar ilerideyiz. Şimdi ise böyle düşünmüyorum diye kabaca ekliyordu Luka McDonald. İlerledikçe bana öyle geliyor ki ben o Afrika vahşilerine kendi halkımdan daha fazla saygı duymaya başlıyorum. Bana öyle geliyor ki halkımız onlardan daha kaba, daha aptal ve manevi olarak daha çökmüş vaziyettedir. Sonrasında MacDonald halk yaşantısının sahnelerini ve tarzlarını ustaca anlatıyordu. Okuru köylülerin evlerine, işçilerin atölyelerine, evlerine, pazarlara götürüyordu. Hırs, yalan, kandırmaca, hırsızlık, utanmazlık, kalpsizlik, kendini beğenmişlik, sarhoşluk, birbirleriyle olan kavgalar, çocuk dövme, kadınlara kaba davranma ve bütün bunlar sanki normalmiş gibi geliyor. Onlar doğuştan öfkeli değiller, sürekli ihtiyaç duydukları için öfkelenmişler, İnsanların ruhu öfkeli, kendileri asla alçak, ahlaksız değiller, sadece ezilmişler. Mahrum edilmekten, ağır çalışmaktan, onlara karşı olan nefretten dolayı bıkmışlar, kalpleri nefretle dolmuş ve onlardan zayıf olanlardan sinirlerini çıkarmak istiyorlar, kısa süreliğine de olsa unutmak istiyorlar içki içiyorlar sarhoşken anlamsızca zorla kazandıkları parayı da harcıyorlar vahşi hayvan içgüdüleriyle yaşıyorlar vicdan gerçek ahlak tanrı hakkında düşünmüyorlar ben Çin'de de bulundum şeklinde yazıyordu MacDonald Çinlilerin yaşamlarını da gönüllerini de dikkatlice izledim İlginç, esrarengiz ve korkunç bir halk halk pratikte ateist inanç olarak ateist değiller ve Tanrı'nın fikirlerini inkar etmiyorlar. Çok fazla Tanrıları var. Onların huzurunda eğiliyorlar. Fakat onlarda Tanrı hissi yok. Kalplerinde Tanrı'ya ihtiyaç duygusu yok. Sanki mükemmel yapılmış araba gibiler. Ruhla değil de buharla, elektrikle, rüzgarla çalışan araba gibiler. Vatanlarını seviyorlar fakat her İstanbul köpeğinin kendi sokağını sevdiği hayvan sevgisiyle seviyorlar. Ormandaki kurdun kendi inini sevdiği gibi. Kendi ailelerini, halkını da bu hayvan sevgisiyle seviyorlar. Fakat bütün bunlar kabadır, içgüdüseldir, kendiliğindendir. Hiçbir şeyde ruh yoktur. Bizim halkın yüz binlercesi de pratikte ateistler diye yazıyordu Luther McDonald. Tanrıyı ve dini kasıtlı olarak reddetmiyorlar. Sadece Tanrı hakkında konuşmuyorlar ve düşünmüyorlar. Tanrı ve dinin onların hayatında bir rolü yoktur. Onları Hristiyan olarak kabul ediyorlar. Onlar da kendilerini öyle adlandırıyorlar fakat ne İsa'nın ne de onun öğretilerinin sözünü bile etmiyorlar. Kurumuş nehirler var. İçlerinden uzun zamandır su atmıyor ama onlara nehir deniyor. Bizim kuru halkımız da böyledir. Peygambersiz, tanrısız, dinsiz insanlar. Bunlara ihtiyaç duymayan halk. Ve ilginç olanı da, diye devam ediyor Luther MacDonald, yüzlerce kilise var, yeni kiliseler inşa ediliyor, burada görev yapan binlerce papaz var, her bayram burada ayinler yapılıyor, İnsanlar vaftiz ediliyor, evleniyor, dua ediyor ve bütün bunlar boşuna. Kiliselere yaşlı kadınlar dışında çok az kişi giriyor, kilise ayinlerine önem verilmiyor. Papazlar siyasetle ilgileniyorlar. Sıkça ellerinde silah, parti propagandası yapıyorlar. Ticaretle ilgileniyorlar. Ağaç, kiremit fabrikası sahipleri, fıçılarla halka bira ve vodka satıyorlar. Ve kimse buna şaşırmıyor. İnsanlar sanki Hristiyan papazlarının görevinin İsa'nın havarilerinin devamları olduğunu unutmuşlar. Onların görevinin halkı dini ve ahlaki bakımdan eğitmek olduğunu unutmuşlar. Biliyor musunuz? Luther MacDonald öfkeyle gülüyordu. Bizim kiliseleri, papazları düşündüğümde aklıma bizdeki binlerce nehir değirmenleri geliyor. Sal veya sandalların üzerinde küçük evler duruyor. İçlerinde değirmenlerin haz hazneleri var. Hazneler kocaman ve kalın kalaslarla değirmen tekerleğine bağlılar. Su kendi akışıyla tekeri çeviriyor. Teker hazneyi döndürüyor ama hazneye kimse tahıl koymuyor. Kimse değirmene yaklaşmıyor. Değirmen unutulmuş, terk edilmiş. ''Bizim fin ülkesi de böylesine bomboş, unutulmuş gibi geliyor bana.'' diye yazıyordu Luca McDonald. Tekerlek dönüyor fakat ortada un yok. Kimse hazneye tahıl koymuyor. ''Bu duruma uygun modern bir benzetme yapmak istiyorum.'' diye devam ediyordu MacDonald. ''Bizde pastanelerin ve ekmek fırınlarının kapısına tabela yerine tahtadan yapılmış ekmek şeklinde soru işaret asıyorlar.'' Salam satılan mağazaların kapısına da soru işareti asıyorlar. Görünüşte tamamen ekmeği ve salama benziyorlar fakat tahtadan yapılmışlar, yenmiyorlar. Onlar yemek için değil, gıda değil, sadece tabeladır. Bir düşünün diye haykırıyordum Macdonald hüzünle. Kimin hakkında böyle konuşmak zorunda kalıyoruz? Bizim Fin lisesi hakkında, Tanrı'ya hizmet edenler hakkında, boş değirmenler, kuru, ölü, ağaç. Tahta tabela. Ve biliyorum ki diyordu MacDonald öfkelenerek, benim bu sözlerimden sonra binlerce yüzsüz kilise çalışanı ortalığı ayağa kaldırarak, bu kiliseye hakarettir, diyanete hakarettir, dinin mahvedilmesidir diyecektir. Yalancılar diyordu MacDonald öfkelenerek, ben kiliseye hakaret etmiyorum, sadece kiliseyi felç ettiğiniz için kızıyorum. Ve ben diyaneti suçlamıyorum, sadece gerçek papazları, Canlı, Tanrı ruhuna sahip insanları arıyorum. Onları çağırıyorum. Topluma, gençliğe yalvararak sesleniyorum. Kilise haznelerine gidin. Kiliselerdeki toz ve örümcek hağını temizleyin. Şekilci memurları, siyasette kariyer yapmayı düşünenleri ve tüccarları havari görevinden uzaklaştırın. Halkın kalbinde din ateşini yakın. Milyonlarca insanın nasırlaşmış, odunlaşmış kalbinde Tanrı'ya uyandırın. Din, güzel ve gösterişli ayinlerin formülünü içeren bir kitap değildir diye yazıyordu MacDonald. İbadet vücut üzerindeki kıyafettir. Her kıyafet gibi vücut üzerinde olmalıdır. Fakat asla vücut değildir. Esas olan o değil, önemli olan o değil. İnancın, dinin formüllerinde, kuralların da böyledir. Öncelikle inanç, sonra ise onun belirlenmesinin formülü olmalı. İnsanlarda, halkta inanç duygusunu uyandırın. Yemek, içmek, nefes almak, konuşma ihtiyacı hissettikleri gibi onlarda Tanrı'ya olan ihtiyacı uyandırın. Dini uyandırın. Bizde öğrenciler sınavları bitirdikten sonra sık sık bir araya gelerek okul kitaplarını yakıyorlar. Neden? Bu ne anlama geliyor? Çünkü manen ölü olan okulumuz canlı düşünceler yerine öğrencilere sürüyle sıkıcı okul formülleri öğretiyordu ve hala öğretiyor. Çocuklarda öğrenme hevesi uyandırılmıyor, bilimsellik uyandırılmıyor, bilimi anlama ve ona değer vermeyi öğretmiyor. Bilge olmadan, bilgiye sevgi duymadan, öğrenme isteği olmadan ne bilim ne de bilim adamları olur. Aynı şekilde sanat olmadan, sanat ruhu olmadan, güzellik ihtiyacı olmadan sanat olmaz. Önce bilimsellik, sonra bilim. Önce sanatsallık Sonra sanat, bilimsellik ve sanatsallık bilgiye ve güzelliğe duyulan ihtiyaçtır. Bu temeldir. Bizim ve sanat ise bilimselliğin ve sanatsallığın temelinde açan çiçeklerdir. Dinde de böyledir diye yazıyordu MacDonald. Öncelikle dindarlık ve duygu gelir. Sonra din, bu duygunun gösterilmesi ve belirlenmesi gelir. Ve üstelik dinin özü, ayinlerin formülleri değildir. Bu da gerekli. Ve bütün bunlar derin, felsefi ve sanatsal bir anlam taşıyor. Kimya ve fizik, elektrik, ışık ve ısı tayini için formüler oluşturulmuş. Fakat ışık, ısı ve insan gücüne sahip olmak için öncelikle elektriğe ihtiyaç vardır. Bizler canlı elektrikle şarj edilmiş olmalıyız diye yazıyordu MacDonald. Her insan canlı elektrik istasyonu olmalı. Öncelikle elektrik, ışık, ısı, hareket eden güç olmalı. Sonra onların tayini. Kısacası diyerek bitiriyordu MacDonald. Tavşan kızartması yapmak için tavşana ihtiyaç vardır. Tavşan olmadan tavşan kızartması olmaz. Dinde de böyledir. Kudüs'te İsa elinde dua kitabıyla dalaşmıyordu. O insanların kalbinde dua ihtiyacını, dua gereksinimini, gerçek gereksinimini, sevgi ihtiyacını uyandırıyordu. Sadaka toplayan, belki de halkı soyan birini İsa peygamber peşinden gelmesi için çağırıyor ve dilenci İsa'nın birkaç kelimesinden sonra görevini, karnının doyduğu sakin yerini bırakarak İsa'nın peşinden gidiyor. Bizde havari adını taşıyan insanlar dilenci haline geliyorlar. Sadece vergiyi, geliri, karınlarının doyduğu tembel hayatı düşünüyorlar. Eğer hiç kimse onları dinlemek istemiyorsa ve onların sözleri insanlar üzerinde, Hiçbir etki yaratmıyorsa buna şaşırmamak lazım. Bu insanlar halkın kalbinde dini uyandırmayı bilmiyorlar. Uyandırmak istemiyorlar. Uyandırmıyorlardı. Onlar dini ölü inançlar topluluğu haline getirdiler. Dini yüzlerce kuralı paragrafı olan inanç grameri haline getirdiler. Peygamberler Tanrı'yı hatırla diye öğretmiyorlardı. Tanrı'nın yüzlerce tanımını, özelliklerini, emirlerini... Ezberle demiyorlardı. Onlar öğretiyorlardı ve sürekli tekrarlıyorlardı. Sev, sev, sev. İnsanları sev. Her insanı sev. Her canlıyı sev. Bütün dünyayı sev. Ağacı da, taşı da, topraktaki her kum tanesini de, gökteki yıldızı da sev. Her şeyi sev. Bütün bunlara hayat vereni sev. Tanrıyı ve ona yakın olanı sev diye öğretiyorlardı. Ve bütün öğretilerin, dinin, peygamberlerin öğrettiklerinin anlam ve özü de bu seviyededir. Sevgi etrafımızdakilerle bir araya gelme, sıkı ilişkiler kurma duygusudur. İşte kişiyi, insanları, halkları dindar yapan budur. Luca MacDonald durmadan ve farklı yorumlarla bunu tekrarlıyordu. MacDonald'ın rakipleri suçladığı insanlar MacDonald'ın kitabının yansıttığı korkunç gerçekleri görmüyormuş gibi davranıyorlardı. Ve her ufak tefek şeye, yazılım tarzına takılıyorlardı. Kitabın özünü değil de dış görünüşünü tartışıyorlardı. Çeşitli dergilerde, gazetelerde, edebiyat topluluklarında ve özel konuşmalarda kitap hakkında yazıyorlar ve konuşuyorlardı. Kitap düşünülmemiştir, güzel sunulmamıştır. ''Konu sistematize edilmemiştir. Düzgün hale getirilmemiştir. Bu sadece çöp yığınıdır. Her şey rastgeledir. Bir sürü tekrar var. On yerde aynı şeylerden bahsediliyor.'' MacDonald kitabına yapılan saldırıları kendinden emin gülümsemeyle okuyordu ve dinliyordu fakat kitabının beşinci baskısında ön sözde şöyle yazıyordu. ''Kitabımı savunmuyorum. Ancak onun tarzını ve amacını yeni baskılarında neden kitabımı düzeltmediğimi anlatıyorum.'' Ben roman yazarı değilim ve benim kitabım insanların boş zamanlarında okuyacağı türden bir kitap değil. Ve hatta ben ne toplumsal ne de halkın öğretmeliyim. Ben haberciyim ya da yaşamın size gönderdiği halk kitlelerinin görevlisiyim. Herkes yaşam şartlarının zorluklarından, çekilen acılardan, şikayetçi ve kimse de yaşamı düzeltmek için bir şeyler yapmak istemiyor. Sanki hepimiz... Hayatı dışarıdan izleyen yabancı seyircileriz ve her birimiz her şeyin ve herkesin hakemi olarak görevlendirmişiz. Herkes büyük işler, büyük insanlar, büyük sevinçler talep ediyor. Ve çok az insan yaşam kalitesini yükseltmek, etrafındaki sefaleti gidermek için bir şeyler yapıyor. İnsanlar borçlarını ödemekten kaçan vicdansızlara benziyor. Benim kitabım herkesi ve her bir insanı elinden bile olmasa, Vicdanından yakalıyor. Duvarcıyı, bakanı, papazı, subayı, avukatı ve tüccarı, ebeveynleri ve çocukları, ayakkabıcıyı ve ressamı, halk öğretmenini ve gazete sahibini, köylüyü ve yazarı yakalıyor. Yakalıyor ve şöyle diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Neden hiçbir şey yapmıyorsunuz? Hayatı daha iyi hale getirmek için. Neden parazit gibi ya da hayat soyguncusu olarak yaşıyorsunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz? Yaşamın ressam mimarı olabilirdiniz. Siz ise bir solucan gibi yaşıyorsunuz ve yaşamı pis kokulu gübre yığını haline getiriyorsunuz. Bu yüzden diye devam ediyordu Luca Macdonald. Benim kitabım çanta gibi sizin geçerliliği kalmamış yüzlerce poliçelerinizle dolu. Ve ben onları takdim etmek için yorulmuyorum, acele etmiyorum. Birine, diğerine, öbürüne birileri kabadır, diğerleri iğrençtir, öbürleri tembeldir. Düşüncelerinde dürüst değil ve vicdansızdır. Ben birilerini, tüccarı, eczacıyı, papazı, basit memuru, elinden veya vicdanından yakaladığım zaman hepsi birden küçük masum çocuklar haline geliyorlar. Kendilerini değil de kitabı, yazarı suçluyorlar. Memnunsuz bir şekilde söyleniyorlar. Neden hepiniz bizim eksiklerimizden, tembelliklerimizden, parazit yaşam tarzımızdan bahsediyorsunuz? Berbat yaşamlarımızdan. ''Peki, kabul ediyoruz. Bizler tembel ve aptal, karınları tok köleleriz. Ama nasıl daha iyi olabiliriz? Nasıl yaşamın ressam mimarı olabiliriz? Bize öğretin. Bize neyi ve nasıl yapmamız gerektiğini söyleyin.'' Şaşırtıcı sorular bunlar. ''Peki, biz ne yapmalıyız?'' diye yazıyordu Luca Macdonald. ''İnsanlar ticaret yapıyorlar, milyonlarca rubleyi parmaklarında oynatıyorlar.'' Büyük fabrikaları, bankaları, çeşitli şirketleri yönetiyorlar ve kimse bu durumda akıl danışmıyor. İşinin ustaları kendi işlerini biliyorlar. Diğerleri toplumları, şehirleri, eyaletleri, koca ülkeleri yönetiyor ve diğer partideki insanlara bağırıyorlar. Halkın nasıl yönetildiğini ben bilirim. Okullardaki öğretmenler milyonlarca çocuğu eğitiyorlar diye devam ediyordu McDonald's. Üniversitedeki profesörler binlerce öğrenciye yüzlerce konferans veriyorlar. Din adamları vaaz veriyorlar. Gazeteciler her gün bakan ve krallar tarafından halkın nasıl yönetildiğini öğretiyorlar. Herkes akıllıdır, herkes bilgedir, herkes her şeyi bilir. Ama sorduğunuzda neden berbat bir hayatınız var, neden yaşamın mimarı olmak istemiyorsunuz, hepsi birden tecrübesiz çocuk halini alıyorlar. Yaşam mimarları olacağımıza tembel parazit veya vahşi soyguncu olduğumuz için bizler günahkar değiliz. Bize bunu öğretmediler. Siz öğretin. Ve bütün bu şikayetler ve yalvarışlar hepsi tembel öğrencinin iki yüzlü can sıkıcı yalanlarıdır diyordu Macdonald öfkelenerek. Herkes ne yapılması gerektiğini gayet iyi biliyor. Sadece kimse yapmak istemiyor veya yapamıyor. Yapamıyorlar çünkü onlar da gelişme, öğrenme yeteneği ve yapma isteği gelişmemiştir. Herkes biliyor ki yemek bir ihtiyaç fakat hasta olup da iştahı olmayan insanlar da var. Bu insanlar ya kötü besleniyor ya da hiç beslenemiyor. İnsanların çoğu bu yüzden hasta ve iştahlarını kaybetmiş durumda. Yaşam mimarı olma istekleri artık yok. Onları tedavi etmek gerek. Nasıl ve ne ile? Onlara yemeğin yaşam mimarı olmanın faydasından bahsetmek yerine, içlerinde bu yeteneği uyandırmak gerek. Gaz lambası doluyken ve iyi ayar yapılmışken sormuyor ne yapayım diye. Sizler de canlı lambalar olun diye yazıyordu Luka McDonald. Hepiniz yapacağınız işlerle ışık saçın. Soba iyi bir yakıtla yakılmışken sormuyor ne yapayım diye. Evi ve evindeki insanları ısıtıyor. Sizler de gönlünüzü ısıtan sobalar, canlı sobalar olun. Benim görevim herkese ne yapması gerektiğini söyleyip ayrı ayrı reçete yazmak değil diye yazıyordu Luca MacDonald. Benim görevim her birinizde en iyi gaz yağını içeren canlı lamba olma isteğini ihtiyacını uyandırmaktır. Bu yüzden din hakkında konuşurken bu konuyu farklı açılardan bakıyorum. Luca McDonald kitabının ana konusuna dönüyordu. Eğer halkta... Halklarda dindarlık olmaz ise ne bilim, ne felsefe, ne sanat, ne politika, ne de teknoloji insanları kötülükten, hayatın zorluklarından kurtarabilir. Dinden değil, dindarlıktan bahsediyorum. Luca McDonald bu temel düşüncenin altını çiziyordu. Çok fazla din olabilir ve var da dindarlık ise tek bir şeydir. Farklı dinlerdeki insanlar arasında ortak bir şey. Dinimizin yeryüzündeki sevinci olan Fransizk Asizyalı, neşeli, zengin, ferah, Floransa'daki hayatı bırakarak fakir rahip kıyafetinde insana, tanrıya, gökteki kuşa, ormandaki hayvana karşı sevgi uyandırmak için halkın arasına karışıyor. Gökteki güneş ve yıldızlar, yuvasındaki solucan, evdeki anne, ülkede, ülkedeki bakan, kırdaki ot, bütün bunlar tek büyük yaratılış gücünün belirtisidir. Bütün bunlar tek bir ailedir. Herkes ve her şey birbirine yakındır ve birbirine benzer. Kardeşler, arkadaşlar, meslektaşlar hepsi birbirinin yardımcısıdır. Sen bendensin, ben senden. Biz kainattayız. Kainat ise bizdedir. Hepimiz biriz. Eğer kainata zarar veriyorsan, insanlara ve hayvanlara kötülük yapıyorsan aslında kendine zarar veriyorsun. Kendini çirkinleştiriyorsun. İşte dindarlık budur diye yazıyordu Luca MacDonald. Bu her şeye ve herkese olan temiz, parlak, etkin bir sevgi göstergesidir. Dosta da, düşmana da, tanrıya da, kurbağaya da, rafayla e da, duvarcıya da. Kitabının sonunda Luca MacDonald şöyle yazıyordu. Bir sürü halk vardı ve bunlar asırlar boyu kendi gelecek nesillerini eski Sparta'da olduğu gibi cesur, ölçülü, büyüklerine karşı saygılı bir şekilde yetiştiriyorlardı. Bir de öyle halklar vardı ki ve hala varlar, insanlara en büyük özellik olarak şu aşılanıyordu. Düşmana karşı, seni inciten herkese karşı nefret duymak. Halkların tarihinde örneğin Kaligulalar ve Komollar, Çürük Roma veya 3. Napolyon'un Monoarşisi zamanında toplum arasında karşılıklı hırsızlık, kabalık yayılıyordu. Öyle halklar vardı ki ve hala varlar, hayatın gereğiymiş gibi halk kitlelerinde ya kuralcılık ve disiplin ya liderlik ve şovenizm duyguları başkaldırılıyordu. Faaliyetler akıl gücü, irade gücü, sağlam karakterler ve benzeri şeyler uyanıyor ve gelişiyor, eğitiliyor, yetişiyor. Ama nerede, hangi ülkelerde, hangi zamanlarda dindarlık insan hayatını yöneten temel unsurmuş gibi gelişti ve yetişti. Luca McDonald hüzün doluydu. Köpekleri, atları, siyasi öfkeyi, parti savaşlarını, halk kitlelerinin yalanlarını yetiştiriyorlar. Yüzlerce ve binlerce kültür şekli. Hayvanların kültürü, hayvancılığın kültürü. Bir tek insanlardaki dindarlık kültürü hakkında konuşulmuyor ve düşünülmüyor. Dünya üzerindeki bütün insanların ve halkların dindarlık kültürünü yüzlerce dinsel ile değiştirdiler diye haykırıyordu Luca McDonald. Sonuç, sizce bundan bahsetmek yeterli olur mu? Binlerce sayfalık felsefi bir kitap yaz, sonra da onu meşhur ölüler gibi bilimler akademisi kütüphanesinin raflarına kaldırırlar. Ben olmadan da sizlerin bilgi olmayan ama kendini öyle gösteren inançlarınız var ve eğer mezar heykellerini seviyorsanız mezarlığa gidin. Ben ölülerin değil canlıların yanına geldim ve sizi ölümden, toplumsal çürümeden, ruhsal uyanışa davet ediyorum. Sizleri aydınlık göreve çağırıyorum. Büyük şairin hüzünlü değil de sevgi dolu, neşeli şarkısını birlikte söylemeye davet ediyorum sizi. Neşenin yaratıcıları, gelin, neşeyi içinize alın ve güneş gibi hayatı neşeyle aydınlatın. Beşinci baskısının son söz kısmının sonlarında Luca MacDonald şöyle yazıyordu. Çok eskiden Roma ile Kartaca'nın Akdeniz üzerindeki savaşı sırasında Roma'nın ünlü filozofu Bilge Kato müsait olsun ya da olmasın her durumda aynı cümleyi tekrarlardı. Kartaca yerle bir edilmelidir. Senato'da yeni fethedilmiş toprakların bölünmesiyle ilgili konuşulmalar yapılıyordu. Komşu halkla ilgili savaş veya barış tartışmaları yapılıyordu. Herhangi bir kahramanın nasıl ödüllendirileceğini konuşuyorlardı. Kato ise en son kalktı ve şöyle dedi. Bütün bunlar güzel, iyi düşünmüşsünüz. Fakat esas olan bu değil. Size söylüyorum, öncelikle düşmanımız olan Kartaca'nın gücünü tüketmeliyiz. Kartaca'yı yerle bir edin. Ve düşüncesini bütün romanın yöneticilerine kabul ettirene kadar Kato böyle konuşmaya devam etti. Ve Kartaca yerle bir edildi. Roma denizin tek hakimi oldu. Ben de size böyle söylüyorum diyordu Luca MacDonald. Yüz kere bile olsa esas düşüncemi, talebimi tekrarlamaya hazırım. Hayatın parazitleri, dağıtıcıları değil de mimarları olun. Bunu bilmek yeterli değil. Akılda kalması için her zaman hatırlamak önemli. Bu duygu hissedilmeli ve duyguyu gereksinim duyulmalı. İnsanın romatizması ya da başka bir hastalığı olduğunda merhem sürerek tedavi yapılıyor. Ve merhemi ağrılı ele, ayağı, omuza veya göğüse sürmüyorlar. Merhemi yediriyorlar. Uzun süre yediriyorlar. Birçok kez, onlarca, yüzlerce kez. Merhem etki edene kadar. İşte ben bu düşüncelerimi, duygularımı, çağrılarımı sizlerin beyinlerine yediriyorum, diyordu Donald. Sizler rüzgarlı havada sigara içtiğinizde onu yakana kadar 3, 5, 10 kibrit yakıyorsunuz. Ta ki sigara yanana kadar. Bir kere de sizin beyninizi, iradenizi yakmamı nasıl beklersiniz benden? Hele bir de sizler sadece rüzgar altında değil de ateşin yakılması güç olan derin bir bataklıkta iseniz. Bu yüzden Luca McDonald son sözünü tamamlıyordu. Suçladığımız sistemliğim, sistemsizliğim aslında benim sistemimdir. Benim eğitme tarzımdır. Benim yorulmadan yaptığım tekrarlarım ise bir noktayı bellemektir. Köy muhtarı vergisini ödemeyen köylüye borcunu birden fazla kez hatırlamaktan yorulmuyor. Bu kadar borçlusun, öde. 10-20 kere borçluyu gördüğü her seferde şöyle diyor. Ne zaman ödeyeceksin? Ödeme zamanı çoktan geldi. İşte ben de her okurma kitabın her bölümünün sonunda, her sayfanın sonunda şunu hatırlatmak istiyorum. Hayatın ne zaman düzenlemeye başlayacağız? Erkek ya da dişi, hayata olan borcumuzu ne zaman ödeyeceksiniz? Luca MacDonald kitabını şöyle güzel bir masalla bitiriyordu. İki ruh karşılaşırlar. Birinci ruh kötülüğün, ölümün, şiddetin, yalanın ruhu. İkinci ruh ise gerçeğin, iyiliğin, neşenin ve yaşamın ruhudur. Karşılaştıklarında hangisinin daha güçlü olduğuna dair tartışmaya başlıyorlar. Tartışmayı kötü ruh başlatıyor. İyi ruhla dalga geçerek ona saldırarak. Sıkıcı gölge gibi neden dolaşıyorsun yeryüzünde? İnsanları bıktırıyorsun. Eskiden oldukları ve gelecekte de olacakları gibi neşeli hayvan olmalarına neden engel oluyorsun? Eğer insanlar ve halklar konuşan hayvan olmak istiyorlarsa bırak olsunlar. Eğer eğitilmiş hayvan olmak istiyorlarsa onları rahat bırak. Ne yaparlarsa yap. Onları değiştiremezsin. Onlar senin değil benim hayvan sürüm. Onlara ne lazım olduğunu ben biliyorum. Onları nasıl etkileyeceğimi, yöneteceğimi ben biliyorum. Ve onlar da beni dinliyorlar, peşimden geliyorlar. Benim onlar üzerinde olan egemenliğim seninkinden daha fazla. Hatırla, binlerce yıl boyunca sen insanlara bir sürü mukaddes peygamber, bilge gönderdin. Onların hepsi bana karşı savaşıyorlardı. Ve bu savaş nasıl sonuçlandı? Onların yenilgisiyle, senin yenilginle. Yeryüzündeki ilk insanları, Adem ve Havva'yı Tanrı'nın yolundan saptırdım diyordu kötü ruh kendinden emin bir şekilde. Benim Habil'im senin Kabil'ini öldürdü. Benim rahiplerim senin peygamberlerini öldürdü. Benim gücüm hapishanedeki Sokrat'ı zehirledi. İsa'yı ben çarmıha gerdirdim. Benim isteğim üzerine Roma sirklerinde senin en iyi adamların ölüyordu. Dine fesadı ben karıştırdım. Avrupa'nın politikasını yalana ve zulme dönüştürdüm. Özgürlük için savaşanları celat haline getirdim ve ellerine giyotini verdim. İsa'nın çöldeki düşüncesini hatırlıyor musun? O zaman da İsa ile kırk gün boyunca yan yanaydım. İsa'ya diyordum ki kendini kandırma, hayal kurma. Yeryüzündeki insanları Tanrı Krallığı'nın oğulları haline getirmeyi düşünme. Onların ideallere, gerçeğe, fikirlere ihtiyaçları yoktur. Onların karın tokluğuna, tembel rahatlığına, ve hayvan yaşamına ihtiyaçları vardır. Onlara karınları, vücutlarının mutluluğu için ekmek ver ve onlar senindir. Peşinden çöle de, dağ da gelirler. Seni kralları olarak görürler. Senin için yaşarlar da ölürlerdi. O beni dinlemek istemiyordu. Kötü ruh sinsice gülümsedi. O zaman ona başka bir tavsiyede bulundum. İnsanların kalplerini mercimek çorbası karşılığında satın almak istemiyor musun? Onları yemekle değil de kalbinle mi etkilemek istiyorsun? O zaman şaşırt onları. Seni doğaüstü yaratık olarak kabul etsinler ve körü körüne köle gibi senin peşinden gelsinler. Yine olmadı. Kötü ruh yine öfkeyle gülümsedi. O insanları ne yemekle ne de kölelikle satın almak istiyordu. Ona bilinçli ve özgür bireyler gerekiyordu. O zaman ben ona üçüncü bir tavsiye verdim. Tamam. İnsanların kendilerini yüce hissetmelerini mi istiyorsun? Başkalarını güçleri ve iradeleriyle şaşırtmak mı istiyorsun? O zaman Roma'ya ve Romalılara bak. Roma'nın iradesi yeryüzü insanları için kuraldır. Her bir Romalı gururla şunu söylüyor. Civis Romanus Sum. Yani ben Roma vatandaşıyım. Ve kimse Roma vatandaşına hakaret etmeye cesaret edemez. Roma dünyanın sahibidir. Dinle beni diyorum, diyordum ona. Benim tavsiyelerimi dinle. Benim yolumdan git ve sen Roma'dan daha güçlü olursun. Roma senin kölen kulun olacak. Bütün dünya senin egemenliğin altında olacak. Senin krallığın hüküm sürecek. Şeytanın kurallarının geçtiği İsa'nın krallığı. İyi ruh yumuşak bir gülümsemeyle kötü ruhun gözlerine bakarak gülümsedi. Kötü ruh gözlerini kaçırdı ve homurdandı. Öyle bile olsa isim onun ismi olacak. İsa'nın krallığı ve İsa'nın egemenliği. Ama ruh senindir. İyi ruh yine hafifçe gülümsedi. O da bana böyle cevap verdi ve beni uzaklaştırdı. Ama benim ruhum onun ruhundan güçlü çıktı. Kötü ruh öfkeyle gülümsedi. Golgof ben kazandım. Her zaman ve her yerde kazandım. Şimdi de kazanıyorum ve her zaman kazanacağım. Kötü ruhun sesi etrafı inletiyordu. Sizler inşa ediyorsunuz, ben ise yıkıyorum. Sizler hakikat ve sevgi ekiyorsunuz, ben ise sizlerin ekillerinizi eziyorum. Sizler binbir güçlükle parlak ideaların ateşini yakıyorsunuz, ben ise bir tükürüdüğüm ile bu ateşleri söndürüyorum. Zifiri karanlık yapıyorum. Gençlik sevgilerinin çiçeklerini çamura dönüştürüyorum. Özgürlüğü, ahlaksızlığı, egemenliği, zorbalığı ve teröre dönüştürüyorum. Sevgiyle ilgili öğretileri insanlar arasındaki nefret sebebine dönüştürdüm. Halklar arasındaki kardeşliği savaşa dönüştürdüm. Ben dünyanın hakimiyim. Ben insanlığın efendisiyim. İnsanlar da, halklar da benim ruhumla yaşıyor. Kötü ruh sözlerini gururla iyi ruhun yüzüne çarpıyordu. İyi ruh ise durmadan gülümsüyordu. Ve sanki yüzündeki nur ile kötü ruhun yüzünü aydınlatmak istiyordu. Neden susuyorsun? Kötü ruh öfkeyle sordu. Söyleyecek bir şeyin yok mu? İtiraz edemiyor musun? Benim zaferimi kabul ediyor musun? Senin gerçekten kazanan taraf olduğunu mu düşünüyorsun? Tanrıyı da, İsa'yı da, dünyadaki mukaddes ve büyük olan her şeyi yendiğini mi düşünüyorsun? Tabii ki, kötü ruh gururla bağırdı. Bir çare düşmanım, ışığın zavallı karşıtı. Ahlaksız, kaba ve aptal bir çocuk gibi büyük bir pipodan göklere duman üflüyorsun ve güneş ışığını öldürdüğünü sanıyorsun. Senin tanrı, peygamber, iyilik, hayatın gerçeği üzerinde olan zaferlerin de böyle. Sen büyük fikirlere sahip insanları öldürüyorsun. Fakat fikirleri öldüremedin ve öldüremiyorsun da. Acı çekenlerin kanı yeni fikirlerin desteğidir. Seni ölümlerin yeni fikirler doğuruyor. Yeni insanlarda iyilik ve gerçeklik adına yeni fikirler doğuruyor. O zaman ben de senin fikirlerini çarpıtıyorum, çirkinleştiriyorum. Kötü ruh onun lafını kesti. Çarpıtma gücüne sahip değilsin. Tek tek olan ışıkları söndürüyorsun ama ışığı ve ateşi söndürmeye gücün yetmiyor. Ben güçlüyüm, ben gücüm. Öldürebilirim ve öldürürüm. Dünyadaki parlak her şeyi öldürürüm. Kötü ruh sinirlendi. Sözlerle tartışmayalım. İyi ruh düşmanını durdurdu. Güçlerimizi işte deneyelim. Nasıl? Meşaleyi alalım ve meydanın ortasına dikelim. Sonra kötü ruh acele ediyordu. Ben göğsüme vuracağım. İyi ruh devam ediyordu. Kıvılcım çıkaracak ve meşaleyi yakacak. Meşale uzun süre yanacak ve insanları aydınlatacak. Sen buna benzer bir şey yapabilir misin? Ah senin bu devamlı yakma isteklerin. Kötü ruh tiksintiyle güldü. Her şeyi sen yakıyorsun, İnsanların aklını, vicdanını yakıyorsun, ruhlarını canlandırıyorsun, hep kahramanları oynuyorsun, aptalca hayaller. Neden? İyi ruh yine huzurla gülümsedi. Çünkü insanlar kahraman değildir. Onlar dünya isimli kocaman gübre yığınının solucanlarıdır. Onlar gözlerini rahatsız ettiği için ışıktan nefret eden köstebeklerdir. İnsanlar tatlı yalanı seviyorlar. Çarlar, bakanlar ve bütün idareciler yalanı seviyorlar. Kendileri gaddarlar, kabalar, vahşiler, tembeller fakat onları akıllı, alçak gönüllü, halkın babaları olarak kabul etmelerini istiyorlar ve bu onların hoşuna gidiyor. Milyonlarca insan zihnen ve manen de aptal. Karınları için yaşıyorlar. Emekten nefret ediyorlar, benciller, ahlaksızlar, manen temiz değiller. Ama, ama onları akıllı, eğitimli, kusursuz yaşam mimarları olarak kabul etmek hoşlarına gidiyorlar. Halklar iki ayaklı hayvan sürüsü gibiler. Çalışsalar bile köle gibi baskı altında yapıyorlar bunu. Ya sahiplerinin zoruyla ya da ihtiyaçtan. Ve bu iki ayaklı hayvanlar kabalar, acımasızlar. Sürekli köpek gibi kendi aralarında tartışıyorlar. Birbirinin elinden almak istedikleri bir parça toprak için kavga ediyorlar. Aralarındaki inanç farkından dolayı kavga ediyorlar. Neden sürünün birinin tanrı anlayışını diğerinkine benzetiyor? Kabile nesil farklılığından dolayı kavga ediyorlar. Sıkça yazılardaki farklı harflerden dolayı kavga ediyorlar. Ama bütün bu öküz, koyun ve kurt sürüsü herkesin onları dünyayı kurtarmak için Tanrı tarafından gönderilen mükemmel kavim olduklarını kabul etmelerini hissetiyorlar. Kötü ruh dalga geçercesine gülümsüyordu. Her sürü kendisinin yetenekli, kültürlü, iyi niyetli halk olduğunu sanıyor. Hepsi kaba. Herkese kaba davranıyorlar. Yabancı halklara, aynı kabiledeki insanlara, aile fertlerine, karılarına, kocalarına, çocuklarına. Yüksek tabakadaki insanlara karşı güler yüzlüler, alt tabakadakilere karşı ise kabalar. Yalancılar ve dürüst değiller. Yalanla yaşıyorlar. Yalansız bir yaşamı düşünemiyorlar. Onların ticareti hırsızlıktır, siyaseti alışveriştir. Fikir, kelime, iş satıyorlar. Vicdanı, vatanı, tanrılarını satıyorlar. Ve hepsi güzel kıyafetler giyiniyor. Gönül zenginliğinden, harika fikirlerden, kahramanlıktan, kardeşlikten, vatana ve insanlığa olan sevgiden bahsetmeyi seviyorlar. Binlerce aptal kitap kurdu insanlık tarihinin anlamını ve karakterini belirlemek için kafa patlatıyor. Kötü ruh zehirini akıtıyordu. Halbuki hayatın anlamı ve karakteri çok basit ve anlayışlıdır. İnsanların, halkların, bütün insanlığın hayatı çelişki boyutlarındaki maskeli balodur. Maskeli balodaki kostümlere bakın. Sanki hepsi filozof, şövalye, kral, sultan, rahip, tanrıça. Fakat bunların hepsi sadece kostümdür. Bu kostümlerin içinde bulunan ise ev kadınları, pazar esnafı, kendini beğenmiş aptallar veya dolandırıcılardır. Bütün hayat saf, ey saf hayalci! Kötü ruh nefret dolu bakışlarla iyi ruhun gözlerinin içine baktı. Bütün hayat kocaman bir maskeli balodur. Burada her şey yapaydır. Ayna yerine teneke levhalar var. Mermer yerine boyanmış kağıt. Pırlanta yerine ise renkli camlar var. Ve sen buraya ışık getirmek mi istiyorsun? Neden? Çirkin yüzlerdeki güzel maskeleri indirmek için mi? İnsanları rahat bırak. Bırak aptallar bilgi olduklarını. Köleler ise dünyanın efendisi olduklarını düşünsünler. Sen kendi ışık meşalelerinle, mantıklı düşünce meşalesiyle, vicdan meşalesiyle sen sadece yaşam sevinçlerimizi mahvediyorsun. İnsanların da, halkların da kendini beğenmişliğini bozuyorsun. Bu meşale yakma hokkabazlıklarına son ver. Yeryüzündeki kimsenin bunlara ihtiyacı yok ve zaten yararı da yok. Kötü ruh kahkaha attı. Seni kurnaz ruh. İyi ruh kahkaha attı. Ey uzlaşmaz düşmanım! Senin çok güçlü kurnaz mantığın var. Sen yamuk ayna gibisin. Her şeyi yamuk gösteriyorsun. Ve ne kadar insanı yamuk ile aldatmışsın. Doğuştan iyi niyetli kaç delikanlı ve genç kızı yamuk aynanın yüzünden üzüntüye uğratmışsın. İşlerindeki insana, hayat güzelliğine, dine, iyiliğe olan inancı öldürerek onları intihara götürmüşsün. Onlar yaşam mimarları olabilirdi. Sen ise aynadan yüzün, aynan yüzünden onları harabeye dönüştürüyorsun. İşte, işte, işte kötü ruh sevinerek aykırıyordu. Senin mimarlarını benim harabelerime dönüştürdüğümü sen de kabul ediyorsun. Demek ki ben senden güçlüyüm. Ben senin inşa ettiklerini yıkıyorum. Bağırma kötü ruh dedi iyi ruh sakince. Hem suçlusun hem de güçlü. Bu senin demagoji yaparak kitleleri kandırma alışkanlığındır. Senin lafını bölmeden karanlık felsefeni dinledim. Sen de benim sana göre sap olan felsefemi sonuna kadar dinle. Ben senin gücünü inkar etmiyorum. Ne kendimi ne de peşimden sürüklediğim insanları aldatmıyorum. Senin gücün, daha doğrusu senin güçlerin, büyükler ve farklılar. Diyorum sana, sen benim çok sayıda genç idealistimi öldürdün ve öldürüyorsun da. Ama yenilmez olduğun için değil, sadece kurbanlarının genç aklı, mantığı olgunlaşmadığı için öldürüyorsun. Sen benim ezeli düşmanımsın. Tartışmalarda tehlikeli rakipsin. Kağıt oyunundaki üç kağıtçı gibisin. Üç kağıtçının elleri takip eder ve senin de mantığın dikkatli ve tecrübeli gözlerle takip etmek gerek. Yoksa her an hile yaparsın. İyi ruh kahkaha attı. Demek herkes, zeki insanlar, şüpheciler ve kötümserler sana göre üç kağıtçılar. Toplumu kandırıyorlar. Kötü ruh gururla itiraz etti. Demek Voltaire, zeki Swift, eski... Petronius, Sokrat'ın güçlü rakibi Aristofan, modern Leopardi ve Chopin sence halkı kandırmak için demagoji mi yapıyorlardı? Zavallı. Sizler saf iyiliğin hizmetkarları. İtiraz etmek yerine kavga etmeyi biliyorsunuz. Küçük oğlan çocuklarının birbirine taş ve çamur attığı gibi sizler de pisle kaplarla birbirinizi çağırıyorsunuz. Biliyor musun seninle tartışmak güzel. İyi yine kahkaha attı. Hem fikirlerle hem de sözlerle İyi kılıç oynatıyorsun. Kağıtlarını öylesine ustaca yürütüyorsun ki üç kağıtçılıkta neredeyse mükemmelsin. Ne oluyor? Kötü ruh şaşırdı. İşte senin zaafın bu dedi iyi ruh. Yalan söylediğini biliyorsun. Kağıtları yürüttüğünü biliyorsun. Ve sanki hiçbir şey anlamıyormuş gibi davranıyorsun. Ama tekrarlıyorum. Her konuda senden güçlüyüm. Ve diyorum ki az önce ismini saydığın insanları kendi toplumuna katmaya hakkın yok. Yunanistan'ın şüphecilerini senden iyi biliyorum. Eski romanın da şüphecilerini biliyorum. Descartes'in esas ilkeli felsefesini de biliyorum. Omnia dubitanta sunt. Her şeyden şüphe etmek gerek. Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun şüphe etmek, her şeyden şüphe etmek gerek. Hiçbir şeye inanmamak gerek. Demek ki gerçek diye bir şey yok. Şüphesiz bir şey yok. Kötü ruh yine bağırdı. Çocuk olma ve beni de çocuk yerine koyma. İyi ruh yine düşmanını durdurdu. Şüpheci, inkarcı demek değildir ve şüphe etmek körü körüne kabul etmemek, kapalı gözlerle kontrol etmeden kabul etmemek demektir. Tarihi ve hukuki belgelerin gerçekliğini araştırıyorlar. Şahitlerin ifadelerinin doğruluğunu araştırıyorlar. Süt ve ekmek temin edenlerin vicdanını kontrol ediyorlar. Ve kontrol sonrasında eşyaların ve insanların kalitesinden emin olduklarında, işte o zaman kabul ediyorlar, kabul ediyorlar, bir kenara atmıyorlar. İşte Descartes'a da her şeyi inkar etmeyi değil, onun yerine ciddi bir şekilde kontrol ederek kabul etmeyi öğretiyorlar. O temiz gerçeği, temiz iyiliği, temiz mantığı seviyor. Kasıtlı veya kasıtsız, yalanı işin içine karıştırmadan. Ama Yunan düşünürleri diye ekledi kötü ruh. Onlar hiçbir şeyi gerçek kabul etmiyorlardı. Yeryüzünde pozitif ve şüphesiz gerçek olmadığını öğretiyorlardı. Her şey görecelidir. Onların zamanında insanlar havada uçmuyorlardı diye itiraz etti iyi ruh. Sadece kuşlar ve böcekler uçuyordu. Şimdi ise insanlar yere hakim oldukları gibi göklere de hakimler. Demek ki mantıklı düşünebilen filozoflar şöyle diyebilirlerdi. Bizim zamanımızda bugüne kadar insanlar herkesi ikna edecek gerçeği bulamadılar ama... Bu insanlığın gerçeği asla bulamayacağı anlamına gelmiyor. İnsanlar, halklar yeryüzündeki aklının tamamını bulamadılar. Kömürün tamamını bulamadılar. Petrolün tamamını bulamadılar. Doğa kanunlarının hayattaki bilmecelerin nedenlerini de bulamadılar. Doğanın güçlerini kullanmayı da öğrenemediler. Daha bulamadıkları birçok şey var ama ümitsizliğe kapılmadılar, vazgeçmediler. Aksine daha fazla güçle ve bilgiyle arıyorlar ve gün geçtikçe yeni zenginlikler buluyorlar. Yeryüzünün, aklın, bilginin, gerçeğin ve insan kalbinin zenginliklerini. Bu zenginliklere değer vermeyi ve onları kullanmayı öğreniyorlar. Benim ateşlerim, aklın, bilginin, vicdanın ateşleri yeni yerlerde beliriyor ve daha da parlak yanıyor. Görüyor musun kötü ruh? Benim ışığım yavaşça fakat durmadan dünyayı, hayatı ve insanları aydınlatıyor. Senin karanlığını kovuyor. İyi kovuyor, iyi parlıyor. Kötü ruh neşeyle ve kendini beğenmiş ses tonuyla güldü. Eleştirmen Juvenal, komedyen Aristofan, neşeli Rubble, Swift ve Walter insan aptallığına, adiliğine, basitliğine, yalanına şaşırıyorlar. Onlar insanlara acıyorlar hem de onlarla dalga geçiyorlar. İnsanları utandırıyorlar ve kendileri de onların adına utanıyorlar. İnsanlığı kamçılıyorlar, onlardan nefret ediyorlar, tiksiniyorlar. Sense ise meşalelerinin, ateşlerinin yandığını söylüyorsun. ''Tabii ki'' dedi iyi ruh kendinden emin bir şekilde. ''Seni kurnaz ruh, başkalarının kağıtlarını kullanarak benimle oynamak istiyorsun. Ne Yuvaneller, ne Moliyerler, ne Swiftler, ne Walterlar, ne de Katolar, hiçbiri özdesinin arkadaşların değiller.'' Onlar benim işbirlikçilerimdir, onlar benim meşalelerimdir, onlar kiri, yalanı, kabalığı ve insanların adiliğini açığa vuruyorlar. Ama onların bu davranışı kötülüğe olan nefreti bile şunu açıklıyor, dünyanın tamamı aydınlanmamış olsa bile farklı köşelerinde sık sık parlak ateşler yanmaya başlıyor ve bu parlak ateşler insanlara hayatlarının kötü ve berbat taraflarını gösteriyor. Dünyada gerçeğin, sevginin, bilgeliğin, güneşli gün, günleri çok uzakta. Fakat insanların başları üzerinde artık senin soğuk, karanlık, korkutucu, yalan ruhun yok diye tamamladı iyi ruh. Binlerce parlak yıldız var ve çok uzaklarda gökyüzünün bitiminde güneş belli belirsiz doğmaya başlıyor. Güneşin doğuşu, karanlık gökyüzü, yıldızlar kötü ruh diye fısıldıyordu kötü ruh zehrini akıtırcısına. Bütün bunlar hikayedir. Gençleri kandırmak için basit tuzaktır. Ben gerçekçiyim, hayalci değilim. Ben hayatı olduğu gibi kabul ediyorum. Hayat senin meşalen gibi değil ve o benim çöplüğümdür. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Leopardi, Schopenhauer gibi kötümser filozoflar da söylüyorlar. Senin yüzlerce moral verenlerin, yüzlerce farklı savonoların bile zaman geçtikçe insan hayatının daha berbat olduğunu söylüyorlar. Onlar da ben değil ki, kötülüğün ve yalanın ruhlarıdır. Onlar bilgelerdir, gerçeği arayanlardır. Fikir dahileridir. Yine üç kağıtçılık yapıyorsun. Yine kağıtları değiştiriyorsun, diye güldü iyi ruh. Büyük olan hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. Hiçbir şeye inanmıyorsun. Kimseye saygı duymuyorsun. Ama olaylar istediğin gibi gitmeyince hemen başkalarının arkasına saklanıyorsun. Başkalarının otoritesine sığınıyorsun. Saklanabilirim. Başkalarının otoritesi bile olsa sonuçta onlar otoritedir diyerek kızgınlığını belirtti kötü ruh. Onlar dünyanın, doğal afetlerin aptal ve kaba şakalarından oluşan bir yer olduğunu veya dünya ile insanlar, insanların Tanrı'nın hakareti olduğunu ve hepsinin ölüme mahkum olduğunu öğretiyorlar. Bana değil, onlara cevap ver. Ne de olsa bu bilgeliğin verdiği sonuçtur. Adalet yanlıları tarafından dünyaya verilen hükümdür. Hala yorulmadın mı? Yine mi kılıç sallıyorsun diye gülümsedi iyi ruh. Devam edelim. Tavşanın nasıl bir kuyruğu olduğunu hatırlıyor musun? Tavşan kuyruğunun konuyla ilgisi ne dedi kötü ruh gülmemek için kendini zor tutarak. Çünkü senin mantığın, senin aklın ve senin kurnazlığın bana tavşan kuyruğunu hatırlatıyor. Kaplanın da, aslanın da, atın da, ineğin de kuyruğu vardır. Bunlar uzun kuyruklulardır. Bir de tavşan kuyruğu vardır. Tavşanın kuyruğu da kuyruktur ama kısadır. Böylesine kısa bazı insanların aklı, yeteneği, vicdanı, sevgisi tavşan kuyruğu gibi. Bilgelikleri de zekaları da böylesine kısa oluyor. Uzağı ve yakını gören insanlar var. Akıl ve hatta bilgelik de böyledir. Büyük aklı sahip insanlar da var. Dar zekalı, dar vicdanlı ve hatta dar sevgili insanlar da. Kendisi için insan hırsızlık, vicdansızlık yapmaz. Sineği bile öldürmez. Ama partisinin yararına, kendi düşünceleri için, vatanın iyiliği için insanlar yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar, vicdansız davranıyorlar, eziliyorlar ve öldürülüyorlar. Onların vicdanı, dürüstlüğü, sevgisi sadece kendi çıkarlarına yetecek kadardır. Daha fazlası için vicdanları yetersiz kalıyor. Böylesine dar zekaya ve ruha, Fransız İhtilali'nin kahramanı, satın alınamaz, Tarikat mensubu olan tüm siyasetçiler, din adamları, edebiyatçılar ve sanatkarlar böyle dar kafalı insanlardır. Filozoflar da gözü kapalı bir şekilde inanan Savonalar da böylesine tek taraflı bilgelerdir. Savanaların kötümsel filozofları da öfkeli peygamberler de hayatın ve insanların yaşam tarzının tek yönünü görüyorlardı ve görmeye devam ediyorlardı. Kaos ama onlar bu yakınlarındaki kaos içindeki yaratıcılık ruhunu, uyum ruhunu görmüyorlar. Bizim dünyamız koca bir atölyedir. İnsanlar, halklar ise bu atölyenin ressamları, mimarlarıdır. Harika mimarları, Afrika'nın vahşi yamyamları, Roma'nın gaddar kaligulaları, Tanrı'nın kamçısı Atilla, bütün bunlar kaosun oğulları ve güçleridir diye sakince itiraz etti iyi ruh. Kaosun güçleri korkunç tufanlar, tayfunlar veya depremler veya sel baskınları gibidir. Uyumun mimarinin güçleri ise depremlerin süresini mi azaltacaklar. Kötü ruh dalga geçercesine iyi ruhu, ruhun lafını böldü. Olabilir diye cevap verdi iyi ruh. Bir zamanlar kainat koca bir ermiş kızgın atmosfer ermiş kızgın atmosferden ibaretti. Artık dünya kızgın kainat kütlesinin parçası değil. Evrensel uyumla sıkıca kabuğun zırhına bağlanmıştır. Dünya kabuğunda hayat kaynıyor, tarlalar yeşeriyor, bahçeler çiçek açıyor, şehirler inşa ediliyor. Michelangelo heykeller yapıyor, Beethovenlar senfoni yazıyorlar. Ve afetlerin fokurdayan güçleri, kaynayan lav ve onun güçleri yeryüzünün diplerine doğru itilmişler. Oradan da dünyayı çürük bez gibi titretiyorlar ve parçalıyorlar. Kötü ruh zehir saçmaya devam ediyordu. ''Hapishaneden kaçan suçlu gibi'' diye ekledi iyi ruh. ''Gerçek, gerçek olarak kalıyor. Sizler şehirler yapıyorsunuz. Binlerce yıl uğraşıp toprağı iyi hale getiriyorsunuz. Birden lav taşıyor, gazlar püskürüyor ve her şey yerle bir oluyor. Kaos kazanıyor. Kısmen, kısmen ve zamanla. Nasıl yani zamanla?'' Kötü ruh şaşırdı. ''Yani insanın aklının lavı da, depremleri de, kısaltacağı zamana kadar.'' Anlamıyorum. Kötü ruh şaşırdı. Anlamak hem zor hem de kolaydır dedi iyi ruh düşünceli görünerek. Şimşek uzaklaştıran aletler var biliyor musun? Bunu insan zekası üretmiş. İnsanlar şimşek uzaklaştıranlar gibi dolu uzaklaştıranı, kar uzaklaştıranı, yağmur uzaklaştıranı da icat edecekler. Fırtına uzaklaştıranı icat edecekler. Bunun sıra yanı sıra sıcak ve kurak çöller için yağmur getirenleri icat edecekler araba kazanlarındaki buhar basıncı veya elektrik kablolarındaki gerilim gücünü yönettikleri gibi, farklı ülkelerin sıcaklıklarını da yönetecekler. İnsanlar depremlerin sebebini öğrenecekler ve bunların sebeplerini ortadan kaldıracaklar. Hayal, kötü ruh tiksintiyle söyledi. Neden hayal? İyi ruh coşkuyla devam ediyordu. Kolera, çiçek, veba halkı mahveden kocaman eyaletleri boşaltan sebeplerdir. Ya şimdi? Onların o korkunç gücü nerede? Onların tırnaklarını kestiler, dişlerini söktüler, boynuzlarını kırdılar, havaleyi yok ettiler, difteriyi zararsız hale getirdiler. Diğer hastalıkların korkunçluklarını azaltıyorlar. Ama insanlar hala eski günlerdeki gibi hastalanıyorlar, aç da kalıyorlar, acı da çekiyorlar. Milyonlarca insan doğdukları saatte ve güne lanet okuyor. Yine kötü ruh iyi ruhun lafını kesti. Çünkü hala hayat ateşlerinden az var. Hala gerçekliğin ve iyiliğin canlı meşalelerinden az var. Yaşam mimarları, uyumlu insanlar hala az. İnsanların düşünceleri yavaş yavaş ve zorla, kar ve buz altından çıkan taze yeşil ilkbahar çimeni gibidir. Duyguları, iyi niyetleri mahvolan insan kaosunun delikleri arasından zorla çıkıyor. Başka deyimle, benim kaosum, benim yıkımım daha güçlüdür. Kötü ruh devam ediyordu ve bu kadar konuşma ve laf kavgası yeter. İyi ruh tartışmayı bitirdi. Sıkıcı olmaya başladı. Benim yaktığım meşaleyi görmüyor musun? İşte kimin güçlü olduğuna dair sana cevabım. Benim kıvılcımım ateşi yakıyor. Bu ise benim sana cevabım. Ve bu sözlerle kötü ruh ateşi üfledi ve meşale söndü. Senin ateşlerine neler yaptığımı görüyor musun? Üflüyorum ve ateş sönüyor. Senin ışığın hiç olmamış gibi. İyi ruh hiçbir şey söylemeden ikinci kez göğsüne vurdu. İlkinden daha parlak bir kıvılcım çıktı ve meşale yine yandı. Kötü ruh yine ateşi üfledi ve yine karanlık oldu. İyi ruh üçüncü kez göğsüne vurdu ve üçüncü kez meşale parlak ateşle yandı. İlk ikisinden bile parlak. Kötü ruh üçüncü kez ateşi üfledi. Ve bu dört, beş, on, otuz, yüz kez tekrar etti. İyi ruh her defasında daha parlak bir ateş yakıyordu. Kötü ruh ise durmadan söndürüyordu. Her defasında daha güçlü üflemek zorunda kalıyordu. Yüzüncü ateşin yanmasından sonra kötü ruh ateşi söndürürken yanakları patlarcasına şişti. Gözleri kanla doldu. Alnında ter damlaları belirdi. Alnından ter damlaları akıyordu. İyi niyetli ruh 101. 102. 103. kıvılcımı çıkardı. Kötü ruh yine durmadan söndürdü. Önce gül, gülüyor sonra da sinirleniyordu. Ateşi sadece tufan gibi söndürmüyor, aynı zamanda meşaleye tükürüyordu da. İyi ruh ruha öfke ile homurdanıyordu. Bu amaçsız ve aptalca işi kes. Yaktığın ateşi anında söndürdüğüm için, yapmanın ne anlamı var? İyi ruhun gözleri coşkuyla daha fazla parlıyordu. Sanki kendisi de parlıyordu. Parmaklarından kıvılcımlar çıkıyordu. Her omuz hareketinden çıkan kıvılcımlar her yere saçılıyordu ve onlarca, yüzlerce ateşi yakıyordu. Kötü ruh kasırga, kasırga gibi dönüyordu. Sinirden bağırıyordu. Ateşleri sadece söndürmüyor, yanan meşaleleri de kırıyor, parçalıyordu. Parlak olan her şeyi yıkma ve mahvetme haleti ruhiyesindeydi. Bağırıyordu. Işığa ölüm, ateşlere ölüm, yıldızları da, ayı da, güneşi de söndüreceğim. Dünya, yeryüzü, her şey... Her yer benim karanlık kıranlığım olacak. Çekil yolumdan aptal şey. Boşu boşuna ne kadar zamanını ve de gücünü harcadın. İyi ruh altı yüzüncü, yedi yüzüncü kez yeni ve yeni meşaleler yakıyordu. Ve bininciyi yaktığında düşmanına bağırdı. Sen karanlıksın. Sen ölümsün. Sen mahvedensin. Senin görevin ve mutluluğun, yaşamın ve iyiliğin ışıklarını söndürmektir. Söndür o zaman. Söndür. Söndürücü. Bense yaşamın yaratıcısıyım, ben mutluluğum ve ben yaşam ekiyorum, parlak ışıklar yakıyorum. Seninle olan savaşımız kötü ruh bugün başlamadı, bugün de bitmez. Sen karanlık işine devam et, ateşleri söndür, yaşam meşalelerini kopar ve kır. Ben ve benim yandaşlarım ise ışıklı işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve yine bir güçle iyi ruh göğsüne vurdu, sanki dünya sallandı. Ekosu uzaklardaki dağlarda yankılandı ve ilkbahar şimşeği gibi çaktı. İyi ruhun göğsünden, gözlerinden, dudaklarından, uzattığı ellerinden şimşek çıkıyordu ve bir anda etraf aydınlandı. Kötü ruh bütün havayı içine çekerek hem yanan ateşleri söndürmek hem de iyi ruhu yeryüzünden yok etmek istiyordu. Gerginlikten kıpkırmızı oldu. Nefesini verdi ama güçsüz bir şekilde yere yığıldı. Daha fazla üfleyemiyordu. Güçsüzce sadece fısıldayabildi. Sen haklısın. Bizim savaşımız ebediyendir. Seninle daha görüşeceğiz. İyi ruhun yaktığı ateşler yanıyordu. Gökyüzü pembeleşiyordu. Önce ateş kırmızısı, sonra ise parlak altın rengini aldı. Bulutsuz gökyüzüne güneş doğuyordu. Luca MacDonald şöyle bitiriyordu. Bu masalın manası şudur. Her yaşam mimarı maalesef kötü niyetli, mahvedici güçlerle karşılaşıyor. Luca MacDonald, Babil'in tutsaklığı altındayken Yahudilerin Kudüs'ü ve Kudüs Tapınağı'nın nasıl inşa ettiklerini hikayesini hatırlatıyordu. Düşmanların vatanlarını yerli bir ettikten sonra Yahudiler başkente döndüler. Şehrin ve kutsal yerlerin harabeye döndüğünü gördüler. Yeniden inşa etmek gerekiyordu ama etraf düşmanlarla doluydu. Düşmanlar çalışmalara engel oluyorlardı. Yahudilerin inşa ettiği şeyleri yıkıyorlardı. O zaman Yahudiler bir ellerinde kürek veya kazma, diğer ellerinde ise ok veya mızrak tutuyorlardı. Onlara saldıran, çalışmalarına engel olan biri olduğunda küreyi mızrakla değiştiriyorlar ve düşmanı kovuyorlardı. Günümüzde bile mantıklı çalışan, çok nadiren toplumun desteğini alıyor diye yazıyordu Luca MacDonald. Her iyi şeye, toplumsal ve milli olaya, siyasete, basına, kamuoyuna da Genelde yırtıcı parazitler, yoldan geçen herkes izinsiz, utanmadan her şeye burunlarını sokuyor. Çeşitli toplumsal ve kültürel kurumlarda kendini egolarını tatmin etmeye çalışıyorlar. Yüksek mevki sahibi oluyorlar. Hatta hak etmedikleri kazancı elde edip çalışmak istemiyorlar. Daha kötüsü, halk ve toplum yararına zevkle ve bütün gücüyle çalışmak isteyenlerin de tekerine çomak sokuyorlar. Onlara karşı entrika yürütüyorlar. Onlara iftira atıyorlar. Meşhur olma peşinde olduklarını söylüyorlar. Bunlar var olan öfkenin az bir kısmıdır. Namussuz ve yırtıcı parazitler, halkın sömürgecileri ve hayatlarını mahvedenler, sıkça daha korkunç işler yapıyorlar. Hileyle, yalanla, nispetle veya tehditle, çoğu zamanda orta, ortalık yerdeki zorbalıkla halkın aklını ve iradesini öldürüyorlar. Toplumun vicdanını zehirliyorlar. Gençliğin ideallerini, ve idealizmi söndürüyorlar, etraflarına manevi karanlık ekiyorlar, öfkeyi artırıyorlar, insanların derdini ve ısrabını artırıyorlar. Bütün bunlar karanlığın gönüllü ve canlı köleleridir, diye yazıyordu Luka McDonald. Hepsi kalpsiz, gönülsüz ve vicdansız insanlardır, hayatın ışıklarını söndürenlerdir. Ve onlarla savaşmak çok zordur, onlarla sıkça tartışmak bile zordur. Onların kendine has şeytani görünüşte ikna edici mantıkları vardır. Onların görünüşte kendilerine has psikolojileri vardır. Kendi felsefeleri, yalan, egoistik ve zorbalık felsefesi. Lastik gibi uzayan kendine özgü moralleri. Ve hatta kendine özgü dinleri bile var. Rüşvet ve korku dini. Onlarla savaşmak bir şaka ya da eğlence değil. Hafif ve zevk yören bir spor da değil. Burada ateşli coşkuya, ısrara, sağlam ve yenilmez iradeye, ideallerinize gözü kapalı güven gerekiyor. Kötü ruh senin işin söndürmektir diyordu iyi ruh düşmanına. O zaman söndür. Bense yaşamın ateşlerini taşıyorum. Düşüncelerin, vicdanın, iyiliğin ateşlerini. Ben yakıyorum, yanıyorum ve sönmüyorum. Sizler de yaşamın mimarları, sönmeyin diye yazıyordu Luca MacDonald. Kendiniz de yanın ve diğerlerinize yakın. Nerede mimarlık yapıyorsanız yapın, köyde veya şehirde, parlamentoda, orduda, kilisede, eğitim bakanlığında veya başka yerde. Her zaman ve her yerde yanın. Bir an için parlamayın, bir gün için, bir hafta veya bir ay için yanın, yanın ve yakın. Engeller, şanssızlıklar düşmanlarınızın zaferi olacak. Sizler sönmeyin, moralinizi bozmayın, asla vazgeçmeyin. Şanssızlıklara veya engellerle karşılaştığınızda şöyle demeyin. Bizler denedik, başladık, savaştık ama destek yoktu. Her adımda düşmanlarla ve engellerle karşılaştık. Böyle söylemeyin. Karanlığın ruhu söndürüyor. Sizler yakın. Bir kez söndüyse ikinci kez yakın. Üçüncü, beşinci, yedinci, yüzüncü, bininci kez yakın. Yakmaktan korkmayın diye heyecanla bitiriyordu sözlerini Luca McDonald. Kendinizle yanın. Ve diğerlerini de yakın. Ta ki etraf aydınlanana kadar. Hızlı başarıları beklemeyin. Anlayış ve destek yerine sizinle dalga geçecekler. Ün ve şöhret yerine nefret ve iftira olacak. Yardım yerine gizli entrikalar ve hatta aleni savaşlar olacak size karşı. Onlarca, yüzlerce, binlerce karanlık ışıklı işinizi söndürecekler. Siz de yanın. Yanın ve yakın. Bir köy doktoru anıları kitabından çok Luca MacDonald'ın kitabı hakkında konuşuldu ve yazıldı. MacDonald'ın kitabı toplumun hem aklını hem de vicdanını uyandırıyordu. Soru herkes için geçerliydi. Sizler kimsiniz? Ressamlar, yaşamın mimarları mı? Ya da aptal ve karnı tok çöplük solucanları ya da vahşi ve dağıtıcılar. Çoğu kızgındı. McDaniel'da veya kitabına kızıyorlardı. MacDonald'ın kitabında onları tasvir ettiğini sanıyorlardı. MacDonald'ın kitabı onları yakıyordu. Onlar için utanç tahtasıydı. Ve onlar da kitabı tükürmek istiyorlardı. Adice iftira atıyorlardı, yazıyorlardı. Şöyle diyorlardı. Bu bizim hak, halkımıza atılan bir iftiradır. McDonald hem İsveçlidir hem de aristokrat konttur. O bizlerden, Fin halkından nefret ediyor. Finlandiyalılar hakkında yazmaya hakkı yoktur. Bunlar karanlık güçlerin sesiydi. Siyasi spekülatörlerin, her türlü parazitlerin, kalpsiz okul yöneticilerinin, kilisenin konuşmaları ve makaleleriydi. İyi niyetli insanlar ise tam aksine kitab kitabın sıcaklığı ve ışığı hakkında yazıyorlar ve konuşuyorlardı. Luca McDonald Finli değil de İsveçlidir. Bizim Finlandiya onun da vatanı haline geldi ve o yeteneğini, emeğini ve kalbinin sıcaklığını bize adadı, Fin halkına. Manen uykuda olmamız ve bizim fin yazarlarından kimsenin bu konuya değinmemiş olması onun suçu değildir, diğerleri ekliyordu. Önceleri bizler İsveç'in yönetimi altındayken onların kasten bizleri manevi uykuda tuttuklarını söylüyorduk. Şimdi ise iyi niyetli İsveçliler, belki de eski dönemlerde olanlardan vicdan azabı duyarsak bize yüksek sesle bağırıyor, uyanın, aklınızın ve vicdanınızın ateşlerini yakın. Tin halkı henüz doğal kirinden arınmamış ve sanatkarlar tarafından şekil verilmemiş değerli bir elmastır. Karanlık güçler bu parlak, ışıklı din kitabının ateşini söndürmeye çalışıyorlar. Gençler, öğretmenler, köy rahipleri, okumuş köylüler ve işçiler, memurlar ve tüccarlar bu kitabı alıyor. Akşamları birkaç kişi toplanıp kitabı yüksek sesle okuyorlardı. Roman gibi aralıksız okumuyorlardı. Bölüm bölüm okuyorlar. Sonra ise okuduklarını uzun süre kendi aralarında tartışıyorlardı. Kitap Suomi'nin çeşitli yerlerindeki binlerce insanda güzel düşünceler uyandırıyordu. Kitap kendini yaşam mimarlığına adamış insanlarda vicdan duygusunu uyandırıyordu. Halkta binlerce güzel düşünce uyandırdı ve bu çabaları hayata geçirdi. Fin halkına yüzlerce yetenekli, enerjik, mantıklı yaşam mimarları verdi. Luca McDonald’ın memleketinde, Büyük dedelerinin arazilerinin sonunda kaya üzerinde denizden yüksekte kitabın yazarına heykel yapılmış. Kayanın en köşesinde mermerden yapılmış çok güzel bir kule uzanıyor. Hava kararınca kulenin en tepesinde parlak deniz feneri lambası yanıyor. Kulanın, kulenin adı McDonald's'ın deniz feneridir. Ama papaz, sinelman, tüccarlar Yarvinen, Thomas Gulbe ve Unkonen gibi yeni Finlandiya'yı yaratmakta çok etkili olmuştur. Nüfusu az fakat halkın kültürü sağlam ve güçlü olan Finlandiya. Halkı için anlamı olan herhangi büyük bir binanın inşaatından önce çizilen planda değişik stiller tartışılıyor. Rönesans stili, Yunan-Roma stili, Bizans, Gotik ve benzeri. Halkın ve devletin yaşamının oluşturulmasında da aynı şekilde birçok planda değişik stiller tartışılması gerek. Hepimiz elimizden geldiği kadarıyla Güçlü Slav aklımızın ve ruhumuzun gelişmesi için çaba gösterelim. Kendimizde ve halk kitlelerinde dayanıklılığı ve içteki iradedeki dayanıklılığı geliştirelim. Zayıf yanlarımızı ve bazen de insanlara, doğaya, dünyadaki güzel şeye olan sevgimizi geliştirelim. Eski Yunan, Ellada sadece mermer yataklarıyla zengin değildi. Ellada kocaman heykel tıraşlığı yarattı. Dahi heykel tıraşlar yetiştirdi. Bizleri, Slavları doğa büyük manevi güçlerle donatmış. Akılla, sanatsal yetenekle, büyük kalple, hassas vicdanla. O yüzden yaşam mimarları Slav kültürünün yaratıcıları olacağız ve olmak zorundayız.